gümün 500 Milyonu Seslendiren Salih Gececi Mr. Sharp'ın Girişi Şu İngiliz gazeteleri gerçekten iyi hazırlanmış, dedi doktor kendi kendine büyük deri koltuğunun içine gömülürken. Doktor Saras'ın bütün hayatını dalgın dalgın kendisiyle konuşarak geçirmişti. 50 yaşında ince hatları olan, çelik gözlüğünün arkasında gözleri parlayan, Hem ciddi hem sevimli görünen biriydi. İlk bakışta işte iyi bir insan dedirten adamlardandı. Sabahın bu saatinde kılık kıyafetini görecek kimse olmadığı halde çoktan tıraş olmuş ve beyaz kravatını takmıştı. Brickton'daki otelin otasında halının mobilyaların üzerine Times, Daily Telegraph, Daily News gazeteleri yayılmıştı. Saat henüz onu vuruyordu ve doktor şehri gezecek bir hastaneyi ziyaret edecek Oteline geri dönüp Londra'nın başlıca gazetelerinde iki gün önce uluslararası büyük hijyen kurultularına sunmuş olduğu kan yuvarlarının sayımı hakkındaki bir teblin raporunu harfiyen okuyacak zamanı bulmuştu. Doktorun önünde beyaz örtüyle kaplı bir tepsinin üzerinde iyi pişmiş bir pirzola, dumanı tüten bir fincan çay ve İngiliz aşçıların kendilerine özel küçük ekmekler sağlayan fırıncılar sayesinde hazırlayabildikleri Şu nefis, tereyağlı kızarmış ekmeklerden birkaç dilim vardı. Evet, diye tekrarladı. Birleşik Krallık'ın gazeteleri gerçekten çok iyi. Aksi söylenemez. Başkan yardımcısının konuşması, Napoli'li doktor Çikonya'nın verdiği cevaplar, tebliğimin açıklamaları her şeyden söz edilmiş, fotoğraf kullanılmış. Söz, şimdi dua eden doktor Sarasin'de. Sayın üye Fransızca konuşuyor. Sözlerime başlarken, Bu özgürlüğü kullanmamı dinleyicilerin bağışlayacaklardır. Hiç kuşku yok ki benim dilimi onların dilini konuşmamdan daha iyi anlarlar diyor. Küçük puntayla 5 tutun. Times ve Telegraf'ın haberlerinden hangisinin daha iyi olduğunu bilemiyorum. Ancak bir haber bundan daha açık ve kesin bir şekilde ifade edilemez. Teşrifatçı ki böyle baştan ayağı siyahlarla bürünmüş birisine bunun dışında bir ünvan yakıştırmaya cüret edilemez. Kapıyı vurup Mösyö'nün ziyareci kabul edecek durumda olup olmadığını sorduğunda Doktor Saresin işte bu düşünceler içindeydi. Mösyö, İngilizlerin ayrım gözetmeksizin her Fransız için kullanmaya kendilerini mecbur hissettikleri genel bir hitap şeklidir. Aynı şekilde bir kalyanı, signor, bir almanı her sıfatıyla tanımladıkları takdirde bütün medeni kurallara aykırı davranmış olacaklarını zannederler. Bu rutin alışkanlık, İtiraz kabul edilmez biçimde ilk ağızda insanların milliyetini belirtmeye yarar. Doktor Sarasin kendisine sunulan kartı aldı. Hiç kimseyi tanımadığı bir ülkede bir ziyaret talebi aldığı için oldukça şaşırmış olan Doktor Sarasin'in küçük kağıtın üzerindeki şu yazıları okuyunca şaşkınlığı bir kat daha arttı. Mr. Sharp Solicitor 93 Stampton Rowe London Solicitor'un dava vekilinin İngiltere'deki karşılığı Daha doğrusu noter, dava vekili ve avukat arasında aracılık eden bir tür yasa adamı olduğunu biliyordu. Bu Mr. Sharp'la benim ne işim olabilir diye sordu kendi kendine. Farkında olmadan kötü bir şey mi yaptım acaba? Bunun bana geldiğinden emin misiniz diye sordu. Oh evet Mesih'e, İyi, içeri alın. Teşrifatçı doktorun ilk görüşte büyük kuru kafaları ailesine dahil ettiği genç bir adamı içeri aldı. İnce, daha doğrusu kuru dudakları, uzun beyaz dişleri, parşömenleşmiş bir derinin altındaki neresi çıplak şakak çukurları, mumya rengi ve burgu gibi delici bakışlara sahip küçük gri gözleri bu nitelendirmenin itiraz kabul etmez delillerini veriyordu. İskeleti topuklarından başına kadar uzanan iri kareli bir paltonun altında kayboluyor, cilalı dereden bir yolculuk çantasının sapını tutuyordu. İçeri girerek hızla doktoru selamladı Çantasını ve şapkasını yere bıraktıktan sonra izin almadan oturdu ve şöyle dedi. William Henry Sharp Jr. Blows Green Sharp and Co. ticaret evi ortaklarından Doktor Sarasin'de mi müşerif oluyorum? Evet, Mösyö. Erenkoiz Sarasan? Evet, bu benim adım. Duy'den. Ikemakiem Duy'de. Babanızın adı Isadora Sarasan mı? Kesinlikle. O halde Isador Saracen olarak kaydedebiliriz. Kesinlikle. Mr. Sharp cebinden bir not defteri çıkartıp baktı ve devam etti. Isador Saracen 1857'de Paris'te 7. bölge Taren Sokağı numara 54'te şimdi yıkılmış olan Ecole binasında öldü. Gerçekten de dedi giderek daha da şaşıran doktor. Ama bana açıklar mısınız lütfen? Annesinin adı Julie Langevold'u. Diye devam etti Mr. Sharp sakince. Barladuk'un yerlisiydi. Benedict Langeville'un kızı olup adı geçen şehrin belediye kayıtlarının bildirdiği gibi L'Oreal çıkmazında otururken 1812'de öldü. Bu kayıtlar çok değerli bilgiler içeriyor Mösyö. Çok değerli. Hmm, ve, ve 36. birlikte Borazanbaşı olan Jean Jacques Langeville'un kız kardeşi. Soy hakkındaki bu derin bilgi karşısında büyülenmiş olan Dr. Sarasini şöyle dedi. Size itiraf ederim ki ailemle ilgili birçok şeyi benden daha iyi biliyorsunuz. Büyükannemin ailesinin Langevol adını taşıdığı doğru ama bu benim ona dair sahip olabildiğim tek bilgi. 1799'da evlendiği büyük babanız Jean Sarasin ile birlikte 1807'ye doğru Barladük şehrinden ayrıldı. İkisi birlikte Yerleşmek ve tenekecilik yapmak üzere Melun'a gittiler. Ve Sarasin'in karısı Julie Langeville'un öldüğü tarih olan 1811'e kadar orada kaldılar. Bu evlilikten geriye tek bir çocuk kaldı. Babanız Isador Sarasin. Bu tarihten sonra ip kopuyor. Ta ki bu kişinin Paris'te ölümüne kadar. Ben bu ipi yeniden bağlayabilirim dedi doktor. Verilen bilgilerin kesinliğiyle kendinden geçmiş bir halde. Büyük babam tıp mesleğine yönelen oğlunun eğitimi için Paris'e yerleşti. 1832'de Versailles yakınlarında babamın mesleğini icra etmekte olduğu ve 1822'de benim doğduğum Palezuda öldü. Aradığım adam sizsiniz dedim Mr. Sharp. Kardeşiniz yok mu? Hayır ben tek çocuktum ve annem benim doğumumdan iki yıl sonra öldü. Fakat Mösyö ne söylemeye çalışıyorsunuz? Mr. Sharp ayağa kalktı. Sir Bray Jovahir Motornut dedi. Bu isimleri telaffuz ederken bütün İngilizlerin asayet belirten ünvanlara karşı duydukları saygıyı gösteriyordu. Sizi bulmuş olmaktan ve size saygılarını sunan ilk kişi olmaktan dolayı mutluyum. Bu adam deli diye düşündü doktor. Bu kuru kafalarda sık rastlanan bir durumdu. Dava takipçisi bu teşhizi doktorun gözlerinden okudu. Hiç de deli değilim diye cevap verdi sakince. Siz şu anda Mengal Eyaleti Genel Valisi'nin takdimiyle imtiyaz sahibi olan 1819'da İngiliz vatandaşlığına geçen Begüm Gokol'un dul eşi ve malları üzerinde intifa hakkı sahibi olan geride zeka özürlü ve zürriyetsiz aciz ve vasiyetsiz olarak 1869'da ölen tek bir oğul bıraktıktan sonra 1841'de vefat eden Jean-Jacques Langeville'a verilen baron ünvanının bilinen tek varisisiniz. Miras 30 yılda yaklaşık 5 milyon sterline ulaştı. Jean-Jacques Lavelle'ın zeka özürlü oğlunun hayatı boyunca vasite kalan ve faizlerin neresi tümüyle ana paraya eklenen bu miras 1870'te 21 milyon sterlin gibi yuvarlak bir rakama ulaştı ki bu 525 milyon frank ediyordu. Agra Mahkemesi'nin Derhi Yüksek Mahkemesi'nce teyit edilen ve özel konsey tarafından onaylanan bir kararın icrasıyla gayrimenkul ve menkul mallar satıldı. Değerleri tahakkuk ettirildi ve İngiltere Bankası'na yatırıldı. Şu an itibariyle soykütüğünüzün kanıtlarını Adalet Bakanlığı Divanı'na verir vermez basit bir çekle elde edebileceğiniz 527 milyon frank var Ve ben de bugünden itibaren Mr. Trollf, and Co. bankerleri tarafından size istenen herhangi bir mevlağın avans olarak sunulabileceğini Doktor Sarasin Taş kesilmişti. Söyleyecek tek kelime bulamadan bir an öylece kala kaldı. Sonra bu bin gece rüyasının gerçek olabileceğini kabullenemeyerek eleştirel bir zihnin yarattığı vicdan azabıyla haykırdı. Ama anlattı. Sonuçta Mösyö bana bu hikaye hakkında nasıl bir kanıt göstereceksiniz ve beni nasıl buldunuz? Mr. Sharp, cilalı deriden çantanın üzerine vurarak cevap verdi. Kanıtlar burada. Sizi nasıl bulduğuma gelince tesadüfen olduğunu söyleyebilirim. 5 yıldır sizi arıyorum. Her yıl Britanya mülklerine kaydedilen çok sayıda varizsiz tereke için yakın akrabaları ya da bizim İngiliz hukukunda next of kind dediklerimizi bulmak şirketimizin bir özelliğidir. Begüm Gokol'un mirası bizi tam 5 yıldır uğraştırıyor. Araştırmalarımızı dört bir yanda sürdürdük. Yüzlerce Saras'ın ailesini taradık. Fakat İzador'un soyundan gelenleri bulamadık. Hatta artık Fransa'da başka bir Saras'ın kalmadığı kanaatine varmıştım. Daha ki dün sabah David Hijyen Kongresi'nin raporunu okurken bu isimde ve benim tanımadığım bir doktor görüp hayretler içinde kalana kadar hal notlarıma ve bu ile ilgili olarak topladığımız binlerce el yazması fişe koştum ve hayretle Duwe şehrinin dikkatimizden kaçmış olduğunu tespit ettim. Artık doğru iz üzerinde olduğundan neredeyse emin bir halde. Brinkton trenine atladım, kongre çıkışında sizi gördüm ve ikna oldum. Siz, büyük amcanız Langeville'un canlı portresizsiniz. Elimizde bulunan Hintli ressam Sarone'nin bir tablosundan çekilmiş fotoğrafta görüldüğü gibi. Mr. Sharp not defterinin arasından bir fotoğraf çıkarıp Doktor Saras'ını uzattı. Fotoğrafta uzun boyu, gösterişli sakalı, sorguçlu türbanı ve sırmalı yeşil ipekten elbisesiyle tarihi portralara özgü bir edayla izleyiciye dikkatle bakarak hücum emri veren bir kumandan vardı. Arka planda belli belirsiz bir muharebenin dumanı ve bir süvari hücumu seçiliyordu. Bunlar size benim söyleyeceğimden çok daha fazlasını söyleyecektir. Diye yeniden söze başladı Mr. Sharp'ın. Bunları size bırakacağım ve iki saat sonra eğer izin verirseniz emirlerinizi almak üzere geri döneceğim. Mr. Sharp bunları söylerken cilalı çantasının yanlarından bazıları matbaa bazıları el yazması 7-8 tane dosya çıkardı. Bunları masanın üstüne bırakıp geri geri dışarı çıkarken mırıldanıyordu. Sir Bray Cevair sizi selamlamaktan şeref duyuyorum Yara inanır, yarı kuşkulu durumdaki doktor dosyaları aldığı ve sayfaları çevirmeye başladı. Hızlı bir inceleme hikayenin tamamıyla gerçek olduğunu göstermeye ve bütün kuşkuları ortadan kaldırmaya yetti. Mesela şu başlık altındaki matbu bir belgenin doğruluğundan nasıl şüphe duyulabilirdi? Çok saygıdeğer Rain Özel Konseyi Lordlarına, Bengal eyaletinden Raginahralı Begüm Gokol'un Varissiz Terekesi hakkında 5 Ocak 1870 tarihli rapor Olayın özeti Rakki Nahralı Begüm Gokol'un terekesi olan bazı mehaller ve 43 bin bir geyil ekilebilir arazi çeşitli yapılar, saraylar, işletme binaları, köyler, menkul mallar, hazineler, silahlar vesairenin mülkiyet hakları dava konusudur. Agra Sulh Hukuk Mahkemesine ve Delhi Yüce Divanına arka arkaya yapılan başvurulardan Raca Luc Mısur'un dul eşi ve kayda değer miktardaki mallarının mirasçısı Begüm Gokol'un 1819'da Jean-Jacques Langeville adında Fransız kökenli bir yabancı ile evlendiği anlaşılmaktadır. Bu yabancı 1815 yılına kadar Fransız ordusunda assubay rütbesiyle Borazanbaşı 36. birlikte hizmet vermiş Loyer ordusundan ayrıldıktan sonra armatör vekili olarak Nans'tan bir ticaret gemisine binmiştir. Kalkuta'ya gelip karaya çıkmış ve kısa bir süre sonra Raja Lukmisur'un elinde tutmaya yetkili olduğu küçük yerli ordusunda eğitim yüzbaşısı görevini alınmıştır. Bu rütbeden komutan rütbesine yükselmesi uzun sürmemiş ve Raja'nın ölümünden kısa bir süre sonra onun dul eşiyle evlenmiştir. Britanya uyruğuna geçmiş olan Jean-Jacques Langeau'nun sömürge siyaseti konusundaki düşünceleri ve çok tehlikeli şartlarda Agra'daki Avrupalara verdiği önemli hizmetler Bengal eyaleti genel valisini Bögüm'ün kocası için Baron ünvanını talep etmeye yöneltmiş ve bu isteği kabul edilmiştir. Dolayısıyla Bray Jovair Motoranat'ın toprakları mülkiyetine verilmiştir. Bögüm, manlarının intifa hakkını Langeville'a bırakarak 1839'da vefat etmiş, Langeville'da iki yıl sonra onunla mezarda buluşmuştur. Evliliklerinden yalnızca küçük yaşlarından beri zeka özürlü olan ve derhal vesayet altına alınması gereken bir oğulları dünyaya gelmiştir. Bu çocuğun 1869'daki ölümüne kadar manları sadakatle idare edilmiştir. Bu muazzam terekenin bilinen hiçbir mirasçısı yoktur devlet adına hareket eden yerel idarenin talebi üzerine Agra Mahkemesi ve Delhi Divanı i̇zale Şuyu düzenlemiş olup özel konsey lordlarından bu hükümlere onaylamalarına saygılarımızla arz ederiz vesaire. Bunu imzalar takip ediyordu. Agra ve Delhi hükümlerinin tasdik edilmiş nüshaları, satış sözleşmeleri, ana paranın İngiltere Bankası'na yatırılması için verilen emirler, Langeville'un mirasçıların bulunması için Fransa'da yapılan araştırmanın açıklaması ve aynı türde bir hatırı sayılır belge yığını kısa süre sonra Dr. Sarasi'nin kafasında en ufak bir tereddütün bile kalmamasını sağladı. Kesinlikle ve usulü dairesinde Bögüm'ün yakın akrabası ve varisiydi. Bankanın mahzenlerinde saklanan 527 milyonla arasında yalnızca basit doğum ve vefat olaylarında usul gereğince verilen hükümlerin kalınlığı kadar bir mesafe vardı. Talihin böylesi bir cilvesi en sakin zihni bile karıştıracak nitelikteydi ve sevimli doktor böylesine beklenmedik bir kesinliğin sebep olduğu heyecanı engelleyemedi. Bununla birlikte odanın içindeki birkaç dakikalık yürüyüşle açığa vuran heyecanı kısa sürdü ve sonra kendine geldi. Bir zafiyet belirtisi olan bu geçici hummadan pişman oldu ve kendini koltuğuna atarak bir süre derin düşüncelere daldı. Sonra birdenbire yeniden bir aşağı bir yukarı yürümeye koyuldu. Fakat bu defa gözleri alev alev parlıyordu ve kafasında cömert ve asil bir düşüncenin geliştiği anlaşılıyordu. Bu düşünceyi buyur etti, onu okşadı, ona özen gösterdi ve nihayet onu benimsedi. Tam bu sırada kapı çalındı. Mr. Sharp geri dönmüştü. ''Kuşkularımdan dolayı sizden özür dilerim.'' dedi doktor içtenlikle. İkna oldum ve Çektiğiniz sıkıntılar için size binlerce kere minnettarım. Minnettar olacak bir şey yok. Basit bir mesele. Benim mesleğim bu. Diye cevap verdi Mr. Sharp. Sir Brian benim müşterim olmaya devam edeceklerini umabilir miyim? Bunun sözünü etmeye bile gerek yok. Bütün işi size bırakıyorum. Sizden yalnızca bana bu saçma ünvanı vermekten vazgeçmenizi rica edeceğim. Saçma mı? 21 milyon sterlin neden bir ünvan. Diyordu Mr. Sharp'ın yüz ifadesi. Ama buna karşı çıkamayacak kadar dal kovuktu. Nasıl isterseniz, patron sizsiniz diye cevap verdi. Londra trenine bineceğim ve emirlerinizi bekleyeceğim. Bu belgeler bende kalabilir mi diye sordu doktor. Kesinlikle bizde kopyaları var. Yalnız kalan doktor Saras'ın masasına oturduğu bir mektup kağıdı aldı ve şunları yazdı. Brickton 28 Ekim 1871 Sevgili çocuğum Devasa, muazzam, akıl almaz bir servete kavuştuk. Bir akıl hastalığına yakalandığımı sanma ve mektubuma eklediğim 2-3 matbu kağıdı oku. Orada açıkça göreceksin ki İngiliz, daha doğrusu Hintli bir baron unvanının ve şu anda İngiltere Bankası'nda bulunan yarım milyar frankın üzerinde bir paranın mirasçısı bulunuyorum. Bu haberin sende yaratacağı duygulardan hiç kuşkum yok Octavre. Sen de benim gibi böyle bir servetin bize yüklediği yeni görevleri ve zihin sağlığımız üzerinde yaratabileceği tehlikeleri anlayacaksın. Ben bu durumu öğrenili henüz bir saat oldu ve daha şimdiden böyle bir sorumluluğun kaygısı seni düşünürken edindiğim inancın verdiği neşeyi bastırmaya başlıyor. Bu değişiklik belki de kaderimizi belirleyecek. Biz bilimin mütevazi neferleri, kendi karanlığımızda mutluyduk. Bundan sonra da mutlu olacak mıyız? Hayır. Belki de en azından. Ama bu servet bizim ellerimizde yeni ve güçlü bir bilimsel makineye, medeniyetin harikulade bir aletine dönüşmedikçe sana zihninde donup kalmış bir fikirden söz etmeye cüret edemiyorum. Sonra bundan konuşuruz. Bana yaz. Bu büyük haberin sende nasıl bir etki yarattığını hemen bana bildir. Ve anneni bu durumdan haberdar et. Eminim ki anlayışlı bir kadın olarak Bu haberi sükunet ve soğukkanlıkla karşılayacaktır. Kız kardeşine gelince o henüz böyle bir haberin aklını başından alması için çok genç. Zaten onun küçük kafası daha şimdiden çok sağlam sana bildirdiğim haberin bütün muhtemel sonuçlarını anlayacaktır. Eminim ki başımıza gelen bu değişiklikten aramızda en az etkilenecek olan odur. Marcel'in hararetle ellerini sıkıyorum. Geleceğe dair projelerimde O da yarılacak. Seni seven baban F.R. Sarasin D.M.P. Bu mektubu en önemli evraklarla birlikte zarfa koyup üzerine M. Octave Sarasin Merkez Sanat ve İmarat Okulu öğrencisi Roydes Sicil Caddesi No. 32 Paris adresini yazdı. Doktor şapkasını aldı, barda süsünü giydi ve kongreye yollandı. Aradan 15 dakika geçtikten sonra Bu mükemmel adam artık milyonlarını düşünmüyordu bile. İki arkadaş Doktorun oğlu Oktav Sarasin tam olarak tembel denebilecek biri değildi. Ne aptaldı ne de üstün zekalı, ne yakışıklıydı ne çirkin, ne uzundu ne kısa, ne esmerdi ne de sarışın. Saçları kestane rengiydi ve doğuştan bir orta sınıf üyesiydi. Okulda genellikle ikinci derecede bir ödül almıştı. 2-3 kere de birinciliğe çok yakın bir derece aldığı olmuştu. Bitirme sınavında geçer derece almıştı. İlk seferinde merkez okulunun sınavından geri çevrilmiş ancak ikinci seferinde 127 puanla kabul edilmişti. Kararsız bir yapısı vardı. Şu yarım yamalak kanaatlerle yetinen her zaman aşağı yukarı yaşayan ve hayattan ay ışığı gibi geçip giden kişilerden biriydi. Bu tür insanlar kaderin elinde dalgaların tepesindeki bir mantar tıkaç gibidirler. Rüzgarın kuzeyden ya da güneyden esmesine göre ekvatora ya da kutuba doğru sürüklenirler. Onların hayatına tesadüfler verirler. Eğer Doktor Sarasin oğlunun kişiliği hakkında bazı yanılgılar içinde olmasaydı belki de ona okumuş olduğumuz mektubu yazmakta tereddüt edecekti. Ama babalığın verdiği bir parça körlük en büyük zekalarda bile görülür. Talih eğitiminin başlangıcında Oktav'ın biraz biraz baskı içerse de Olumlu etkisini onun üzerine şiddetle uygulayan güçlü bir karakterin nüfuzu altına girmesini istemişti. Babasının onu eğitimini tamamlamak üzere yolladığı Charlemagne Lisesi'nde arkadaşlarından birine bir asaslıya kendisinden bir yaş daha küçük ama onu kısa sürede maddi, zihinsel ve manevi gücüyle ezmiş olan Marcel Brugman'a sıkı bir dostlukla bağlanmıştı. Marcel Brugman 12 yaşında yetim kalmış okul parasını ödemeye ucu ucuna yeten küçük bir mirasa hak kazanmıştı. Tatillerde onu ailesinin evine götüren Oktav olmasaydı lise duvarlarının dışına adım atamayacaktı. Bunun sonucunda kısa bir süre sonra Doktor Sarasi'nin ailesi genç alsazlığının da ailesi oldu. Soğuk görünüşünün altındaki duyarlı doğasıyla Marcel bütün hayatının kendisi için anne baba yerini tutan bu iyi insanlara ait olması gerektiğini anladı kendisine yüreklerini açmış olan Dr. Sarasini, karısını ve şimdiden nazik ve ciddi bir genç bayan olan kızını tüm içtenliğiyle sevmeye başlamıştı. Fakat onlara duyduğu şükranı sözlerle değil, eylemle gösteriyordu. Gerçekten de öğrenmeye ilgi duyan Jen'in sağduyulu, sağlıklı ve mantıklı düşünebilen bir genç kızı olması için elinden geleni yaparken, oktavı da babasına layık bir oğul haline getirmek gibi hoş bir görevi üzerine almıştı. Şunu da söylemek gerekir ki, delikanlı bu görevi, yaşına göre şimdiden ağabeyinden üstün olan kız kardeşinden çok daha fazla zorlaştırıyordu. Fakat Marcel, her iki amacına ulaşmaya da kararlıydı. Marcel Burukman, Alsac'ın her yıl geleneksel olarak Büyük Paris güreş turnuvasına dövüşmeye yolladığı, yiğit ve işini bilir şampiyonlardan biriydi. Daha çocukken bile zekasının keskinliği kadar, Kaslarının sertliği ve esnekliğiyle ayırt ediliyordu. İş görünüşünde nasıl uzun boylu ve sert hatlıysa iş dünyasında da o derece iradeli ve cesare sahibiydi. Ortaokuldan beri her şeyde sırıkla atlamada ve futbolda, beden eğitiminde ve kimya laboratuvarında mükemmel olmak konusundaki bitmek bilmeyen bir ihtiyaç ona azap veriyordu. Yıllık programında bir ödülü kaçırdığı zaman bütün bir yılın kaybedilmiş olduğunu düşünüyordu. Bu, 20 yaşındaki hayat dolu ve faal, gürbüz ve iri beden, Asami gerilim ve verimle çalışan organik bir makineydi. Zeki beyni dikkatli zihinlerin bakışlarını üzerine çevirtecek cinstendi. Oktav ile aynı yıl ikincilikle girdiği merkez okulundan birincilikle çıkmaya kararlıydı. Zaten Oktav okula kabulünü onun ısrarlı ve iki kişiye bol bol yeten enerjisine borçluydu. Marcel onu bir yıl boyunca başarı için gerekli olan büyük mücadeleyi hazırlamış, adeta onu iteklemişti. Bu zayıf ve kararsız kişiliğe karşı bir aslanın bir köpeğe duyabileceği türden dostça bir merhamet duygusu içindeydi. Bu cansız bitkiye kendi öz suyunun fazlasıyla kuvvet kazandırmaktan ve onu verimli kılmaktan hoşlanıyordu. 1870 savaşı iki arkadaşı sınav zamanında yakaladı. Sınavlar biter bitmez Strasbourg ve Alsac'ın tehdit altında olduğunu fark eden Marcel'in kaygıları artmış ve yurtseverlik duyguları içinde 31. avcı taburuna gönüllü olarak yazılmıştı. Oktav da onun ardından gitmekte tereddüt etmemişti. Kuşatma boyunca Bares'in ileri karakollarında sır sırta çarpışmışlardı. Marcel şampini de sağ koluna bir kurşun yemiş, Buzemval de sol koluna bir apalet takmıştı. Oktav ne yaralanmış ne de sırmalar kazanmıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu onun hatası değildi. Çünkü ateş altında hep arkadaşını izlemişti. Onun ancak 6 metre gerisindeydi ama bu 6 metre her şeydi. Barışın sağlanıp olağan işlere dönülmesinden sonra iki öğrenci okulun yanındaki mütevazi bir otelde bitişik odalarda birlikte yaşamaya başladılar. Fransa'nın Keteri, Alsaz ve Lorraine'in ayrılması, Marcel'in kişiliğine erkekçe bir olgunluğun damgasına vurmuştu. Babalarının hatalarını düzeltmek Fransız gençliğine düşer diyordu. Ve bu ancak çalışarak başarılabilir. Saat 5’te ayağa kalkıp Octave'ı da kendisi gibi hareket etmeye zorluyordu. Onu derslere hazırlıyor, okul çıkışında bir adım bile yanından ayrılmıyordu. Sonra arada bir pipo ya da bir fincan kahveyle böldükleri çalışmalarına kendilerini vermek üzere geri dönüyorlardı. Saat 10'da memnun değilse bile tatmin olmuş bir yürekle ve dolu bir kafayla yatıyorlardı. Bazen bir bilardo partisi, iyi seçilmiş bir gösteri, arada bir konser, veriyer korusuna kadar bir at yarışı, ormanda bir gezinti, haftada iki kere bir boks ya da ekskrim karşılaşması. İşte dinlenme yolları bunlardı. Oktav bir an zayıf bir isyan belirtisi gösteriyor ve daha popüler eğlencelere gıpta dolu bir bakış atıyordu. Semmişer birhanesinde hukuk eğitimi gören Aristide Larox'u görmeye gideceğinden söz ediyordu. Ama Marcel bunlarla da öyle acımasızca dalga geçiyordu ki çoğunlukla bu hayaller bozuluyordu. 29 Ekim 1871 günüs akşam saat 7'ye doğru iki arkadaş, adetleri olduğu üzere ortak bir lambanın abajuru altında aynı masada yan yana oturuyorlardı. Marcel büyük bir ilgiyle taş kesitlerine uygulanan bir geometri problemini Ruhu ve bedeniyle odaklanmıştı. Oktav ise dinsel bir özenle maalesef kendisi için daha önemli olan 1 litre kahvenin imalatıyla uğraşıyordu. Mükemmel hale getirmek için üzerinde uğraştığı nadir konulardan biriydi bu. Kim bilir, belki de bu sayede Marcelin biraz suistimal ediyormuş gibi göründüğü şu korkunç denklemler kurma gerekliliğinden her gün birkaç dakikalığına olsun kaçma fırsatı bulabiliyordu. Kaynar suyunu damla damla toz halindeki kalın bir moka tabakasından geçiriyordu ve bu huzur dolu mutlulukla yetinmesi gerekecekti. Ancak Marcel'in inatçı çalışması üzerine bir vicdan azabı gibi çöküyor ve gevezelik ederek onu oyalamak için karşı konulmaz bir ihtiyaç duyuyordu. Bir kahve makinesi alsak iyi olur, verdi birdenbire. Bu merasimli antika alet uygar dünyamıza hiç yakışmıyor. Al bir kahve makinesi, her akşam mutfakta bir saat kaybetmeni engeller belki diye cevap verdi Marcel. Ve problemine geri döndü. Üç aksı birbirine eşit olmayan elips tonozlu bir kubbe vardır. A, B, D, E elipsinin en büyük aksı Oa A eşit A ve orta aksı OB B eşit B iken en küçük aksı O virgül, O üstü, C üssü C üssüye dik ve eşittir ki bu kubbeyi basık hale getirmektedir. Tam bu sırada kapı çalındı. Müsü Oktav Sarasin için bir mektup var dedi otelin garsonu. Böyle bir bölünmenin genç öğrenci tarafından gayet hoş karşılandığı düşünülebilir. Babamdan gelmiş dedi Oktav. Yazısından tanıdım. Acele posta denenlerden diye ekledi yavaş yavaş açtığı zarfın ağırlığını yoklarken. Onun gibi Marcel de doktorun İngiltere'de olduğunu biliyordu. 8 gün önce Paris'e gelişi, iki arkadaşa vaktiyle meşhur, bugünse demedi ama Doktor Sarısı'nın Paris zarafetinin son noktası olarak görmeyi sürdürdüğü, Palais Royal'in bir restoranda verilen sardanapal tarzı bir akşam yemeğiyle bildirilmişti. Baban hijyen kongresinden söz ediyorsa bana da oku dedi Marcel. Oraya gitmesi iyi bir fikirdi. Fransız bilim adamları kendilerini soyutlamaya çok eğilimliler ve Marcel problemine geri döndü. Dış yüzey, merkezi dikey O üzerinde O'nun altında bulunan birincisinin benzeri bir elipsen oluşmaktadır. 3 ana elipsin F1, F2, F3 odaklarını işaretledikten sonra aksarı ortak olan yardımcı elips ve hiperbolü çiziyoruz. Oktav'ın çığlığıyla kafasını yeniden kaldırdı. Arkadaşını sapsarı görünce biraz endişeyle sordu. Ne var? Oku dedi diğeri. Aldığı haberle sersemlemişti. Marcel mektubu aldı, sonuna kadar okudu. İkinci bir defa daha okudu. İlişikteki matbu belgelere bir göz attı ve şöyle dedi. İlginç Sonra piposunu doldurdu ve usulüne uygun olarak yaktı. Oktav onun ağzının içine bakıyordu. Bunun gerçek olduğuna inanıyor musun? diye bağırdı boğuk bir sesle. Gerçek mi? Elbette. Baban şaşkınlıkla böyle bir kanaatte kapılmak için fazlasıyla aklı selime ve bilimsel zekaya sahip. Zaten kanıtlar da burada ve aslında durum çok basit. Piposu iyice ve gereği gibi yanmış olan Marcel yeniden çalışmaya koyuldu. Kollarını sallayarak gidip gelen oktav kahvesini tamamlamaktan her şeyden önce de iki mantıklı düşünceyi bir araya geçirmekten acizdi. Bununla birlikte rüya görmediğinden emin olmak için konuşmak ihtiyacındaydı. Ama eğer gerçekse Bu her şeyi alt edebilecek bir rakam. Yarım milyarın ne demek olduğunu biliyor musun? Bu muazzam bir servet. Marcel kafasını kaldırıp onayladı. Muazzam doğru kelime. Belki de Fransa'da, İngiltere'de en fazla 5-6, dünyada da toplam 15-20 kişi vardır böyle bir servete sahip olan. Ve üstüne üstlük bir de ünvan diye yeniden söze girdi Oktav. Bir baron unvanı. Böyle bir ünvana sahip olmak gibi bir hırsım yok ama ancak madem ki verildi bu kısaca sarasın diye adlandırılmaktan daha zarif. Marcel duman üfledi ve tek kelime etmedi. Bu üflenen duman açıkça ''Beh'' diyordu. ''Kesinlikle'' diye devam etti Oktav. Adlarının önüne küçük ekler yapıştıran ya da sahte bir markelik uyduran bir sürü insanın yaptığını yapmayı asla istemem. Ama Büyük Britanya ve İrlanda bireyicinin kayıtlı, hakiki ve belgeli bir ünvana sahip olmak hiç şüphe yok ki çoğu zaman olduğu gibi herhangi bir karışıklığa imkan bırakmayacak şekilde Bipo'nun peh devam ediyordu. Sevgili dostum, boşuna uğraşıyorsun diye devam etti Oktav, inançla. İngilizlerin dediği gibi kan önemli bir şeydir. Kısa bir süre Marcel'in alaycı bakışları karşısında durakladı ve yeniden milyonlar konusuna geri döndü. Hatırlıyor musun? diye devam etti. Matematik hocamız Binom her yıl ilk sayı dersinde yarım milyarın bir grafik sunum kaynağı olmaksızın insan zekasının gücünün hakkında doğru bir fikir edinebilmesi için fazlasıyla yüksek bir rakam olduğunu tekrarlardı. Düşünebiliyor musun? Birisi dakikada bir frank ödese bile bu tutarı ödeyebilmesi için bin yıldan fazla bir zaman gerekecek. Bu gerçekten... İnsanın yarım milyar frankın mirasçısı olduğunu bilmesi tuhaf. ''Yarım milyar frank'' diye bağırdı olayın kendisinden çok sözcüyle tahrik olan Marcel. ''Bunu kullanmanın en iyi yolu ne olurdu biliyor musun? Fidyesini ödemesi için Fransa'ya vermek. Bunun yalnızca 10 katı daha gerekiyor. Öyle bir fikri babama önermeyi aklına bile getirme'' diye bağırdı oktav dehşet içinde. ''Bunu kabul edebilir.'' Zaten daha şimdiden kendi tarzında bazı projeler düşündüğü anlaşılıyor. Devlete yatırım neyse ama en azından geliri kendimize saklayalım. Hadi haydi buraya kadar kendine hiç kuşku duymadan kapitalist olmuştum bile. İçimden bir ses diyor ki benim zavallı oktavcığım sağlam ve sağduyulu bir kişi olan baban için değilse bile senin açından bu dev mirasın daha mütevazi oranlara inmiş olması daha iyi olacaktı. Bu altın dağındansa küçük kız kardeşinle paylaşacağın 25 bin liralık bir gelire sahip olduğunu görmeyi tercih ederdim. Ve yeniden çalışmaya koyuldu. Oktav'a gelince herhangi bir şey yapmasına imkan yoktu ve odanın içinde öyle çok hareket ediyordu ki sabrı tükenmeye başlayan arkadaşı sonunda ona şöyle dedi. Gidip biraz hava alsan daha iyi edersin. Bu akşam hiçbir şey yapamayacağına aşikar. Haklısın diye cevap verdi Oktav. Kendisini çalışmaktan kurtaran bu yarı izni sevinçle kabul ederek. Hemen şapkasını kapıp Merdivenlerden yuvarlanarak indi ve kendini sokağa attı. Henüz 10 adım yürümemişti ki babasının mektubunu yeniden okumak için bir gaz lambasının altında durdu. Bir kere daha gerçekten uyanık olup olmadan emin olmak ihtiyacındaydı. Yarım milyar, yarım milyar diye tekrarladı. Bu paranın yıllık faizi bile en az 25 milyon frank eder. Babam bana harçlık olarak bunun 1 milyonunu ya da onun yarısını verse Ya da çeyreğini verse yine de çok mutlu olurum. Parayla çok şey yapılabilir. Eminim bu parayı iyi kullanacağım. Aptalın teki değilim herhalde öyle değil mi? Merkaz okuluna kabul edildim ve üstelik bir ünvanım var. Bu ünvanın hakkını vereceğim. Geçerken mağazaların camlarında kendine bakıyordu. Bir malikanem, atlarım olacak. Martel için de bir tane olacak. Ben zengin olduktan sonra elbette o da bu zenginlikten payını alacak. Nasıl da tam zamanında oldu bu yarım milyar, baron. Garip. Şimdi bütün bunlar olduktan sonra sanki bunu bekliyordum gibi geliyor. İçimden bir ses bana ömrümü kitaplarım ve resimli levhaların başına tüketmeyeceğimi söylüyordu. Yine de bunu düşleyebilmek bile harika. Oktav zihni bu düşüncelerle meşgul Rivoli Sokağı'nı izliyordu. Şanzelize'ye geldi. Royal Sokağı'nın köşesini döndü, bulvara çıktı. Eskiden mağazalarda sergilenen gösterişçi eşyalara kayıtsızlıkla, gereksiz ve hayatına yeri olmayan şeylermiş gibi bakardı. Şimdi ise duruyor ve içten gelen sevinç kıpırtılarıyla bu hazinelerin istediği zaman kendisine ait olacağını düşünüyordu. Hollanda'nın iplikçileri iyilerini benim için çeviriyor. Elbau fabrikaları en yumuşak kumaşlarını benim için dokuyor. Saatçiler kronometrelerini benim için yapıyor. o para görkemli ışık şelallerini benim için akıtıyor. Kemânlar benim için gıcır diyor, şarkıcılar benim için bağırıyor. Benim için talim meydanlarında safkanlara yetiliyor ve kafa angle benim için parlıyor. Paris benim, her şey benim. Seyahat etmeyecek miyim? Hindistan'daki baronluğa gitmeyecek miyim? İçinde budist rahipler ve fil dişinden tanrılarla çarşı üzerindeki bir pakodayı rahatlıkla birkaç günlüğüne kiralayabilirim. Pilllerim olacak. Kaplan avına gideceğim ve güzel silahlar ve güzel bir sandal. Sandal mı? Hayır hayır değil. Ama beni keyfime göre istediğim yere götürecek, bekleyecek, sonra geri getirecek güzel ve iyi bir buharlı gemi. Bu arada anneme haber vermek için Doğu'ya gitmeliyim. Okul var. of okul. Okul asılabilir ama Marcel ona haber vermek lazım. Bir telgraf yollarım. Böyle bir durumda annemle kardeşimi görmeyeceğini atmamı anlayacaktır diyordu kendi kendine. Oktav bir telgrafhaneye girdi, arkadaşına gideceğini ve iki gün sonra geri döneceğini haber verdi. Bir arabaya seslendi ve kuzeygarına gitti. Vagona biner binmez kurduğu hayali genişletmeye devam etti. Oktav gecenin ikisinde anne baba evinin kapısını gece zirini gürültüyle çaldı ve sakin Ubbets mahallesini telaşa verdi. Kim bu hasta diye birbirlerine soruyordu Cadaloz kadınlar bir camdan diğerine koşarken. Yaşlı hizmetçi kadın en üst katın çatıkıp penceresinden bağırdı. Doktor şehirde değil. Benim Oktav. inip bana kapıyı açın Françin. 10 dakikalık orasyonda eve girmeyi başardı. Annesi ve kız kardeşi Jeanne üzerlerinde sabahlıklarıyla hızla aşağı indiler ve bu ziyaretin açıklanmasını beklediler. Doktorun yüksek sesle okunan mektubu biraz sonra bu esranın anahtarını ortaya koydu. Madame Sarasen'in bir an gözleri kamaştı. Sevinçten ağlayarak oğlunu ve kızını kucakladı. O anda öyle geliyordu ki kainat artık onlara ait olacaktı ve talihsizlik asla birkaç yüz milyona sahip genç insanlara saldırmaya cüret edemeyecekti. Bununla birlikte kadınlar kaderin böylesi büyük darbelerine alışmakta erkeklerden daha hazırdırlar. Madame Sarasin kocasının mektubunu tekrar okudu. Kendisinin ve çocuklarının kaderi hakkındaki kararın sonuçta ona ait olduğunu düşündü. Ve kalbi yeniden huzur buldu. Jeanne'a gelince annesinin ve kardeşinin sevinciyle mutlu olmuştu. Ama 13 yaşının hayal gücü, hayatının öğretmenlerinin dersleri ve anne babasının okşayışları arasında usulca akıp gittiği bu küçük mütevazi evdekinden daha büyük bir mutluluk düşleyemiyordu. Birkaç banknot tomarının varlığında büyük bir değişiklik yaratacağını düşünmüyordu. Ve bu olay kafasını bir an bile karıştırmamıştı. Bilgin ırkının sessiz meşkelerine tamamıyla gömülmüş bir adamla çok genç yaşta evlenmiş olan Madame Sarasin, pek anlamasa bile şefkatle sevdiği kocasının tutkusuna saygı gösteriyordu. Çalışmanın Doktor Sarasin'e verdiği mutluluğu paylaşamadığı için zaman zaman bu azılı çalışkanın yanında kendini yalnız hissetmiş ve daha sonra bütün umutlarını iki çocuğu üzerinde yoğunlaştırmıştı. Daha mutlu olacaklarını hayal ederek onlar için hep parlak bir gelecek düşlemişti. Oktav'ı yüce bir talihin beklediğinden kuşku duymuyordu. Oğlu merkez okulunun sıralarında yerini aldığından beri hiç mühendisler yetiştiren bu mütevazi ve faydalı akademi onun gözünde bir meşhur adam fidanlığına dönüşmüştü. Tek endişesi servetlerinin ağzının bir engel oluşturabilecek, en azından oğlunun şanlı kariyerine bir zorluk çıkarabilecek ve daha sonra kızının izdivacına zarar verebilecek olmasıydı. Şimdi artık kocasının mektubundan anladığı kadarıyla Bu kaygıları için sebep kalmamıştı. Tam bir memnuniyet içindeydi. Anne ile oğul gecenin büyük bir bölümünü konuşarak planlar yaparak geçirdiler. Oysa ki bugününden gayet memnun olan ve hiçbir gelecek kaygısı taşımayan Jeanne koltukta uyuyakalmıştı. Artık biraz dinlenmek için odalara çekilmenin zamanı geldiği sırada Madame Saras'in oğluna şöyle dedi. ''Bana Marsa'dan söz etmedin. ona babanın mektubunu bildirmedin mi? Ne dedi?'' Ah diye cevap verdi Oktav. Marcel'i bilirsin. O bilgeden de öte. Adeta bir stoacıdır. Sanıyorum mirasın büyüklüğünden dolayı bizim için kaygılandı. Bizim için diyorum çünkü söylediğine göre bilimsel düşünebilme yeteneğine ve sağduyuya sahip olan babam için endişe duymuyor. Ama garip senin anne ve Jen'in özellikle de benim hakkımda yıllık 25 bin franklık bir gelirin bizim için daha hayırlı olacağını söylüyor. Marcel belki de haksız değildi diye cevap verdim Adam Saras'ın oğluna bakarak. Böyle ani gelen bir servet bazı kişilikler için büyük bir tehlikeye dönüşebilir. Jean yeni uyanmış ve annesinin son sözlerini duymuştu. Biliyorsun anne dedi gözlerini ovuşturup küçük odasına doğru giderken. Biliyorsun bir gün bana Marcel'in her zaman haklı olduğunu söylemiştin. Ben arkadaşımız Marcel'in söylediği her şeye inanıyorum. Jeanne annesini öktükten sonra çekildi. Bir haber Doktor Sarasin, hijyen kongresinin dördüncü oturumuna gelirken, bütün meslektaşlarının kendisine olağanüstü bir saygı işaretiyle karşıladıklarını gördü. O ana kadar toplantı başkanı olan dizbağı şövalyesi pek asil Lord Glandovar, bir Fransız hekiminin varlığının farkına varmaya zar zor tenezzül etmişti. Bu Lord, görevi oturumun açılışı ya da kapanışını bildirmek, ve önüne koydukları listede kayıtlı konuşmacılara mekanik bir şekilde söz vermekte sınırlı olan haşmetli bir kişiydi. Adeti olduğu üzere sağ elini düğmeli redingolunun açıklığında tutuyordu. Bunu attan düşmüş olduğu için değil, yalnızca bu rahatsız duruş, İngiliz heykel tıraşları tarafından birçok devlet adamının bronz heykelinde kullanıldığı için yapıyordu. Lord'un soluk ve sakalsız kırmızı lekelerle kaplı suratı, büyük anlının üzerine iddialı bir perçeme dökülen ayrık otuna benzer peruğu, gülünç bir ağırbaşlılık taslayan, görülebilecek en sert yüz ifadesini tamamlıyordu. Lord Glandover sanki tahtadan ya da karton hamurundanmış gibi tek parça halinde hareket ediyordu. Gözleri dahi aynen oyuncak bebeklerin ya da mankenlerin gözlerinde olduğu gibi, göz çukurlarının altında yalnızca aralıklı sarsıntılarla dönüyor gibiydi. İlk sunumlar esnasında hijjan Kongresi'nin başkanı Doktor Sarasin'e şu şekilde tercüme edilebilecek nezaket gereği bir selam bahsetmişti Merhaba Mösyö küçük adam. Küçük hayatını kazanmak için küçük işler üzerinde küçük çalışmalar yapan siz misiniz? Varlıklar sınıflamasında benden böylesine uzak olan bir yaratığı fark etmek için gerçekten keskin gözlere sahip olmalıyım. Derebeyliğimin gölgesine yerleşin size izin veriyorum. Bu kez Lord Glendower onu tebessümlerinin en zarifiyle karşıladı ve nezaketini ona sağ tarafında boş bir koltuk göstermeye kadar vardırdı. Diğer yandan kongre üyelerinin hepsi ayağa kalkmışlardı. Böylesine az rastlanır türden dal kovukça bir dikkat karşısında epeyce şaşırmış olan Dr. Saracin kendi kendine kan yuvarları sayımını meslektaşlarına bir süre düşündükten sonra hiç kışkı yok ki ilk bakışta olduğundan daha önemli bir buluş gibi gelmiş olacağını söyleyerek gösterilen yere oturdu. Ama Lord Glandover, şiddetli bir boyun tutulmasına sebebiyet verebilecek türden bir boyun omurları vurulmasıyla kulağına eğildiğinde bütün bu mucit kuruntuları uçup gitti. Hatırı sayılır bir mülkün sahibi olduğunuzu öğrendim. Bana söylendiğine göre 21 milyon sterlin değerindesiniz. Lord Glandover, Böylesine yüksek bir paraya eşdeğer birini hafife almış olmaktan dolayı üzgün görünüyordu. Bütün hali tavrı şunu söylüyordu. Neden bize haber vermediniz? Doğrusu bu iyi bir şey değil. İnsanları böyle yanılgılara maruz bırakmak. Kendisinin iştenlikle daha önceki oturumlara göre bir kuruş daha fazla etmediğine inanan Dr. Sarasin, sağ yönde oturan Berlinli Dr. Ovidius ona sahte ve kaba bir gülümseyişle şunları söylediği sırada haberin nasıl bu kadar çabuk yayılabildiğini soruyordu kendine. İşte şimdi Rothschild kadar güçlüsünüz. Değil de telegraf yazdı. Tebrikler. Ve Ovidius gazetesinin o günkü sayısını uzattı. Gazetede yazılı şeklinde yazarını fazlasıyla ele veren şu haber okunuyordu. Dev miras Begim Gokol'un meşhur sahipsiz mirası Londra, Sam Thampton 93'teki dava takipçileri Blows, Green, Ve Sharp'ın ustalıklı ve özenli çalışmalarıyla sonunda yasal mirasçısını buldu. Şu anda İngiltere Bankası'nda bulunan 21 milyon sterlinin mutlu sahibi, 3 gün önce Brinkton Kongresi'nde değerli bildirisini inceleme fırsatını bulduğumuz bir Fransız hekimi, Doktor Saracin. Mr. Sharp, başlı başına gerçek bir roman oluşturabilecek zahmetler ve maceraların ardından, Dr. Saracin'in, Begüm Gokol'un, İkinci kocası Jean-Jacques Langeville'ın soyundan yaşayan tek kişi olduğunu hiçbir itiraza yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmayı başardı. Örenildiğine göre bu varlıklı asker küçük Fransız kenti Berloduk'un yerlisiydi. Yetki kararının tamamlanabilmesi için yalnızca basit formaliteler kalmıştı. Dilekçe zaten daha önce kançılarıyla divana verilmişti. Tuhaf bir olaylar zinciri Hint racaları silsilesinin uzun sürede biriktirdiği hazineleri bir Britanya ile birlikte Fransız bir bilim adamının üzerine toplamıştı. Bu servet daha olumsuz bir yere gidebilirdi. Böylesine önemli bir servet onu iyi kullanmayı bilecek ellere düştüğü için kendilerini tebrik etmek gerek. Oldukça tuhaf bir duyguya kapılan Dr. Saras’in haberin yayınlanmasına çok sıkıldı. Bu sıkıntı Yalnızca insanlara dair tecrübeyle daha şimdiden öngörebildiği rahatsızlıklardan değil, bu olaya büyük bir önem atveriliyor olmasının verdiği utançtan da kaynaklanıyordu. Kişiliği adeta serveti olan muazzam rakamın altında eziliyordu. Çalışmaları, kendi kişisel değeri, meslektaşlarının gözünde bile çoktan bu altın ve gümüş okyanusunda boğulmuştu. Artık ona baktıklarında yorulmaz bir araştırmacı, üstün ve ince bir zeka, maharetli bir muciti değil, Yarım milyarı görüyorlardı. Hep <gülüyor> kuatırlarından biri, aptal bir hotanto, insanlığın en üstün temsilcilerinden biri olmak yerine, en aşağı numaralarından biri olmuş olsaydı, ancak böyle bir etki yaratabilirdi. Lord Glandover, onun bundan böyle 21 milyon sterlin ettiğini söylemişti. Ne eksik, ne fazla. Bu fikir midesini bulandırdı. Ve bir yarım milyarderin nasıl bir şey olduğuna, tamamen bilimsel bir merakla bakan kongre, biraz şaşkınlıkla söz konusu kişinin yüzünü bir tür kederin kapladığını gördü. Bununla birlikte bu yalnızca geçici bir zayıflıktı. Birdenbire Dr. Sarasi'nin aklına bir umurmayan serveti sarf etmeye karar verdiği amacın büyüklüğü geldi ve onu yeniden huzura kavuşturdu. Glasgow'dan Dr. Stevenson'un zeka özürlü gençlerin eğitimi hakkındaki bildirisinin bitmesini bekledi ve fikir bildirmek için söz istedi. Lord Glandover ona anında ve Doktor Ovidius karşısında öncelik tanıyarak söz verdi. Bütün kongre karşı çıksa, Avrupa'nın bütün bilim adamları hep birlikte bu önceliğe itiraz etse, yine de ona söz verirdi. Başkanın sesinin çok özel vurguları, belaketle işte bunları söylüyordu. Beyler, dedi Doktor Sarasin, bana miras kalan olağanüstü servet, Ve bu tesadüfün bilim adına doğurabileceği mutlu sonuçlardan sizi haberdar etmeden önce birkaç gün daha beklemek niyetindeydim. Ama artık durum ortaya çıkmış olduğuna göre yeri gelmişken hemen bundan söz etmemek yapmacık bir tavır olacak. Evet beyler, şu anda İngiltere Bankası'nda bulunan büyük bir meblağ, yüzlerce milyonluk bir meblağ yasal olarak bana intikal etmiş bulunuyor. Bu şartlar altında Kendimi yalnızca bilimin şartlı vasiye sahibi olarak gördüğümü size söylememe bilmem gerek var mı? Derin bir hayret. Bu servet bana ait değil. İnsanlığa ait, ilerlemeye ait. Çeşitli tepkiler, hayret sesleri, hep birlikte alkışlar. Bu açıklamayla taşınan kongrenin tamamı ayağa kalkar. Beni alkışlamayın beyler. Bu güzel sıfatı gerçekten hak eden tek bir bilim adamı tanımıyorum ki... Benim yerimde olsa yapmak istediğimi yapmasın. Bazılarının birçok insan davranışında olduğu gibi bunda da fedakarlıktan çok onur duygusunun olduğunu düşünmeyeceklerini kim bilebilir? Hayır, hayır. Zaten bunun pek önemi yok. Yalnızca sonuçlara bakalım. Şunu kesinlikle ve kayıtsız şartsız ilan ediyorum ki tesadüfün benim ellerime bıraktığı yarım milyar bana ait değildir, bilime aittir. Bu bütçeyi bölüştürecek, Parlamento olmak ister misiniz? Kendi bilgime bunu tek başıma hazırlamaya iddia edecek kadar güvenim yok. Sizi yargıç tayin ediyorum ve siz bu hazinenin en iyi şekilde nasıl kullanacağına karar vereceksiniz. Tezoharatlar, derin galeyan, genel Hezean Kongre ayaktaydı. Bazı üyeler heyecan içinde masaların üzerine çıkmışlardı. Glasgow'tan Profesör Turnbull felç geçirecekmiş gibi görünüyordu. Napoli'den Dr. Chikonya'nın nefesi tıkandı. Yalnızca Lord Glandover kendi sınıfına uygun düşen vakur ve huzurlu sükunetini koruyordu. Zaten Dr. Sarasi'nin hoş bir şaka yaptığını ve böylesine delice bir planı gerçekleştirmeye hiç de niyeti olmadığına tamamıyla inanmıştı. Bununla birlikte eğer izin verilirse diyerek yeniden söze başladı konuşmacı. Biraz olsun sessizlik sağlandığında eğer geliştirmenin ve mükemmel hale getirmenin kolay olacağı bir plan sunmama izin verilirse... Şunu önereceğim. Bu noktada kongre yeniden soğukkanlığına kavuştu ve ruhani bir dikkatle dinlemeye başladı. Neler? Etrafımızı kuşatan hastalık, sefalet ve ölüm sebepleri arasında. Bir tanesine büyük bir önem atfetmenin akılcı olacağına inanıyorum. Bu insanların çoğunun içinde bulunduğu acınacak durumdaki hijyen koşullarıdır. İnsanlar şehirlere çoğunlukla hava ve ışıktan, Hayatın bu iki zaruri unsurundan yoksun meskenlere yığılıyorlar. Bu yerleşim birimleri zaman zaman gerçek enfeksiyon odakları haline dönüşüyor. İnsanlar buralarda ölmeseler de ciddi sağlık sorunları yaşıyorlar. Üretim güçleri azalıyor ve böylece toplum çok değerli alanlarda kullanılabilecek büyük miktarlarda iş gücünü kaybediyor. Neden beyler neden ikna yöntemlerinin en güçlüsünü denemeyelim örnek mi? Neden tamamıyla bilimsel veriler üzerinden bir örnek kent planı çizmek için hayal dünyalarımızın bütün güçlerini birleştirmeyelim? Evet, evet doğru. Bunun ardından da elimizdeki parayı neden bu kenti inşa etmeye ve uygulamalı bir eğitim olarak dünyaya sunmaya adamayalım? Evet, evet, alkış tufanı. Bulaşıcı bir çılgınlığa kapılan kongre üyeleri karşılıklı olarak birbirlerinin ellerini sıkıyorlar, doktor Sarasi'nin üzerine atlayıp onu kaldırıyorlar, Salonun etrafında ona zafer turu attırıyorlardı. Beyler diye yeniden söze başladı doktor. Tekrar yerine ulaşmayı başardığında daha şimdiden hayal gücümüzün gözleriyle görebildiğimiz belki de birkaç ay sonra gerçek olabilecek bu kente bu sağlık ve refah kentine gelip ziyaret etmeleri için bütün halkları davet edeceğiz. Kentin planını ve tasvirini bütün dillerde dağıtacağız. Gelişmemiş ülkelerde fakirlikten ve işsizlikten muzdarip namuslu aileleri oraya çağıracağız. Ve aynı zamanda, bunu hayal ettiğim için şaşırmayın, bir yabancı işgalin acımasızca sürgün mecburiyeti içinde bıraktığı insanlar da bizde işlerine devam etme, zihinsel güçlerini uygulamaya koyma imkanı bulacaklar ve bize altın ve elmas madenlerinden bin kere daha değerli olan manevi zenginliklerini getirecekler. Orada gençliğin us ilkeleri doğrultusunda, Bütün manevi, maddi ve zihinsel yetilerini geliştirmek ve dengelemek üzere yetiştirileceği bize gelecek için güçlü nesiller hazırlayacak büyük okullarımız olacak. Bu açıklamayı izleyen heyecanlı kargaşayı tasvir etmekten vazgeçmek gerek. Alkışlar, tezi aratlar, ey yo sesleri 15 dakikadan uzun bir süre boyunca birbirini istedi. Doktor Saran henüz yerine oturabilmişti ki Lord Glanndower yeniden ona doğru eğilip göz kırparak Kulağına şunları mırıldandı. Güzel spekülasyon. Bu hayırlı işin getirisine güveniyorsunuz ha? İyi sunulduğu ve seçilmiş isimlerle kurunduğu takdirde kesin iş. Bütün nekaat ödenemindekiler ve hastalıklılar orada oturmak isteyecekler. Umarım bana iyi bir toprak hissesi ayırırsınız. Öyle değil mi? İnsanlı projesine mühteris bir anlam vermekteki ısrardan kalbi kırılmış olan zavallı doktor, Senyör hazretlerine tam cevap verecekti ki, Başkan yardımcısının toplantıya sunulmuş olan insan sefer teklifinin sahibi için bir teşekkür alkışı talep ettiğini duydu. Böylesine yüce bir fikrin burada doğmuş olması Brinkton kongresi için ebedi bir onur olacaktır diyordu. En yüce zekanın en büyük yürekle ve işitilmemiş bir cömertlikle birleştiğini anlamak için fazlasına gerek yok. Bununla birlikte bu önerinin sunulmasıyla Daha önce bunun nasıl uygulamaya konmamış olduğuna neredeyse şaşıyoruz. Böyle bir deneme ayrılabilecek kim bilir kaç milyar çılgın savaşlara harcandı, kim bilir ne servetler gülünç spekülasyonlarla israf edildi. Atip konuşmasını bitirirken kurucusuna bir saygı ifadesi olarak yeni kente Sarasina adının verilmesini istedi. Bu önerge Dr. Sarasina'nın kendi talebini oylamak gerektiği sırada çoktan alkışlanmıştı bile. Hayır dedi doktor. Benim adımın burada hiçbir işi yok. Aynı şekilde müstakbel kentimizi Yunanca ya da Latinceden devşirmek bahanesiyle nesnelere ya da canlılara ukalay bir hava veren adlandırmalarla gülünç hale getirmekten de sakınalım. Bu refah kenti olacak ama onun vatanımın adını taşınması için Franceville olarak adlandırılmasını istiyorum. Ona borçlu oldukları bu mutluluğu doktor Sarasin'den esirgeyemezlerdi. Bundan böyle Fransville lafta kurulmuştu. oturma kapatması gereken tutanak sayesinde kağıt üzerine de var olacaktı. Derhal projenin genel madderinin tartışılmasına geçildi. Ancak şimdi diğer toplantılardan daha farklı bir özenle çalışan kongreyi bu görüşmelerde baş başa bırakarak Daily Telegraph'ın yayınladığı haberin sayısız güzergahlarından birini adım adım izlemek daha yerinde olacak. 29 Ekim akşamından itibaren İngiliz gazeteleri tarafından metne uygun olarak çoğaltılan bu haber, Birleşik Krallık'ın bütün kantonlarına yayılmaya başladı. Özellikle gazetede Hall'da kendini gösteren haber, üç direkli kömürlü yelkenli Merrick Queen'in 1 Kasım'da Rotterdam'a ulaştırdığı bu mütevazi gazetenin ikinci sayfasının başında yer aldı. Eka Nörlandi'nin yazı işleri müdürü ve yegane sekreterinin hızlı makaslarıyla derhal kesilen ve Kayb ve Peter'ın dillerine çevrilen haber 2 Kasım günü buhardan kanatların üzerinde Memorial de Bremen'e ulaştı. Burada beden değiştirmeksizin yeni bir kıyafet giyindi ve Almanca basılmakta da gecikmedi. Burada Toton gazetecinin çevirinin başına Jün Übergros Erbshaft yazdıktan sonra neden parantez içinde Brinkley muhaberimizden özel haber ifadesini ekleyerek adi bir hileye başvurmak ve okuyucuların saflığını istismar etmekten çekinmediğini sormak gerek. Her ne olursa olsun ekleme hakkıyla almanlaşan olay, çok saygın gazete Dönü yazı işlerine ulaştı ve böylesine önemli biri için fazla şarlatanca olan başlığın kaldırılması ile yetinilerek habere 3. sayfanın 2. sütununda yer verildi. Bütün bu serüvenleri başarıyla atlattıktan sonra haber nihayet 3 Kasım akşamı Yena Üniversitesi'nden Profesör Möse Schulz'un salon Salomay'ın odasında şişman bir sakson uşağının kalın elleri arasına düştü. Canlılar sınıflandırmasında ne kadar yüksekte olursa olsun bu şahsiyetin ilk bakışta olağanüstü hiçbir tarafı yoktu. 45-46 yaşlarında oldukça uzun boylu bir adamdı. Kare şeklindeki omuzları sağlam bir yapısı olduğunu gösteriyordu. Anlı tazlattı. Başının arka tarafı ve şakaklarındaki birazcık saç, Açık sarıya çalıyordu. Gözleri maviydi. Hani ne düşürüldüğünü asla belli etmeyen belirsiz maviden. En zayıf ışık bile bu gözlerden kaçmazdı. Ve bu gözlerin bakışları kendisine döndüğü anda insan rahatsız olurdu. Profesör Schulz'un avını asla kaçırmayan müthiş iki sıra dişle donanmış olan ağzı kocamandı. Ama en önemli işi oradan çıkabilecek sözleri saymak gibi görünen ince dudaklarla korunuyordu Bütün bunlar profesörün gözle görülür biçimde kendi adına memnun olduğu, başkaları içinse kaygı verici ve can sıkıcı olan bir bütünlük oluşturuyordu. Uşağının gürültüsü üzerine profesör bakışlarını şeminin üzerine doğru kaldırdı. Garip bir biçimde etrafını çevirilen kaba mobilyaların ortasında başka bir dünyadan gelmiş gibi duran güzel duvar saatine baktı ve sertlik sınırlarını aşan katılıkla bir sesle şöyle dedi. 6.55 Postam en geç 6.30'da gelir. Bunu 25 dakika geç getirdiniz. Tostamın 6.30'da masamın üzerinde olmadığı ilk seferde işten çıkarılacaksınız. Mükse akşam yemeğini şimdi isterler mi? diye sordu uşak çekilmeden önce. Saat 6.55 ve ben akşam yemeğini saat 7'de yerim. Evimde bulunduğunuz 3 haftadan beri bunu biliyorsunuz. Şunu iyi bilin ki ben bir saati asla değiştirmem ve bir talimatı asla tekrarlamam. Profesör gazetesini masanın kenarına bıraktı ve yeniden iki gün sonra Hanlon Furr fizyolojide yayınlanacak olan makaleyi yazmaya koyuldu. Bu makalenin başlığını söylemek hiç de boş bazlık olmayacaktır. Neden bütün Fransızlar hırsı yazlaşmanın farklı seviyelerindedirler? Profesör işine devam ederken dev bir bira bardağının yanındaki büyük bir tabak lahanalı sosüsten oluşan akşam yemeği ateşin köşesindeki masanın üzerine gizlice bırakılmıştı. Profesör yemeğini almak üzere tüy kalemini bıraktı ve böylesine ciddi bir adamdan beklenmeyecek bir memnuniyetle yemeğin tadını çıkardı. Sonra kahvesinin getirilmesi için zili çaldı. Kocaman bir porselen pipo yaktı ve yeniden işe koyuldu. Profesör son sayfayı imzalayıp hemen ardından iyice dinlenmek üzere yatak odasına geçtiğinde saat gece yarısına yaklaşıyordu. Ancak yatağına uzandığında gazetesinin bağını açtı Ve uyumadan önce okumaya başladı. Uykusunun gelir gibi olduğu sırada dev mirasla ilgili haberde yer alan yabancı bir isim Joel ismi profesörün dikkatini çekti. Hangi hatıranın kendisine bu ismi hatırlattığını bulmak için uğraştı? Başaramadı. Birkaç dakikasını bu beykudi arayışla geçirdikten sonra gazeteyi bir kenara attı, mumunu üfledi ve biraz sonra gürültülü horlamasıyla etrafı inletmeye başladı. Bununla birlikte kendisinin bizzat incelediği ve büyük gelişmelerle açıkladığı fizyolojik bir olgunun etkisiyle Burlain Jewel adı Profesör Schulz'u rüyalarında bile takip etti. Öyle ki ertesi sabah uyandığında bu ismi tekrarladığını görerek şaşırdı. Tam saatin kaç olduğuna bakmaya giderken birdenbire zihninde bir ışık yandı. Yatağının ayak ucunda duran gazeteye atıldı, sanki düşüncelerini, Önceki gün farkında olmadan geçtiği boşlukta yoğunlaştırmak ister gibi elini anlının üzerinden geçirerek gazeteyi okudu. Sonra ardı ardına birçok kez okudu. Kafasında bir ışık parlamıştı elbette. Zira ağaç dalı desenli Rob de sırtına geçirmeyi fırsat bile bulamadan şömineye koştu, camın yanına asılmış olan küçük bir minyotür portre yerinden indirdi, arkasını çevirdi, elbisesinin kolunu arka yüzü kaplayan tozlu karton üzerinden geçirdi. Profesör yanılmamıştı. Portrenin arka taralında yarım asrın neredeyse sildiği, sarımsı bir mürekkeple yazılmış şu isim okunuyordu. Therese Schultz Engiborne Langeville Langeville olarak dünyaya gelmiş Therese Schultz. Profesör aynı gece Londra trenine bindi. İki kişilik bay. 6 Kasım sabahı saat 7'de Herr Schultz Schering Cross karına ulaştı. Öğlen saat 12'de Southampton blokları numara 93'te avukat katiplerinin tarafı ve ziyaretçilerin tarafı olmak üzere ikiye ayrılmış ve içinde altı sandalye, siyah bir masa, sayısız yeşil karton ve bir adres defteri bulunan büyük salonda boy gösterdi. Masanın önünde oturan iki genç, bütün ülkelerdeki hukuk adamlarının geleneksel öğle yemeğini oluşturan peynir ekmeklerini huzur içinde yemekteydiler. Blows, Green... Ve Sharp dedi profesör. Aynen akşam yemeğini istediği sıradaki ses tonuyla. Mr. Sharp odasında. Hangi isim? Hangi dava? Jena'dan Profesör Schultz. Langeville davası. Genç katip bu bilgileri akustik bir borunun ucuna mırıldandı ve dışarıya duyurulmayan konuşmanın cevabını yine aynı borunun ucunu kendi kulağında yerle kaldı. Konuşma şu şekilde tercüme edilebilir. Canı cehenneme Langeville davasının. Ünvanları olduğunu zanneden delinin biri daha. Genç katipin cevabı, bu saygın görünüşlü bir adam. Hoş bir havası yok ama önceki gelenler gibi değil. Yeniden esrarengiz bir soru, Almanya'dan mı geliyor? En azından öyle söylüyor. Borunun içinden bir iç çekiş geçti, yukarıya gönderin. İki kat çıkın karşınızdaki kapı, dedi katipi yüksek sesle. İçerideki bir geçidi göstererek, Profesör hızla geçide doğru ilerledi, iki katı çıktı ve kendini üzerinde bakır zemin üzerine siyah harflerle Mr. Sharp'ın adının yazılı olduğu bir kapının önünde buldu. Bu kişi keçe halısı, deri koltuk ve geniş açık bir dosya dolu bile döşenmiş sıradan bir odada maun ağacından büyük bir masanın pavında oturmaktaydı. Koltuğundan yarım yamalak ayağa kalktı ve bürolarda çalışanların son derece nazik alışkanlıklarına uygun olarak çok meşgulmuş gibi görünmek için 5 dakika boyunca dosyaları karıştırdı. Nihayet karşısında bekleyen Prof. Schulz'a döndü ve şöyle dedi. ''Mösyö, sizi buraya getirenin ne olduğunu hızlıca anlatın. Vaktim olağanüstü sınırlı ve size yalnızca birkaç dakika ayırabilirim.'' Profesör bu karşılama şeklinden pek az endişe duyduğunu belirtecek şekilde gülümser gibi yaptı. ''Beni buraya getirenin ne olduğunu öğrendiğinizde'' Belki de bana fazladan birkaç dakika ayırmanın iyi olacağını düşünürsünüz. Anlatın öyleyse Müsjü. Konu, Barladuk'tan Jean Jacques Langeville'un soyuyla ilgili. Ben onun en büyük kız kardeşinin Brunswick ordusunda cerrah olan ve 1814'te ölen büyük babam Martin Schultz ile 1792'de evlenen Therese Langeville'un torunuyum. Elimde büyük dayımın kız kardeşine yazmış olduğu 3 mektup, Ve IANA muharebesinden sonra eve geçişiyle ilgili sayısız belge var. Onunla ilgimi resmen onaylayan belgeleri saymıyorum bile. Profesör Schulz'un Mr. Sharpe'a yaptığı açıklamaları tekrarlamak gereksiz olacaktır. Bu açıklama profesörün alışkanlıklarının aksine çok uzun sürdü. Üzerinde sonu gelmez şekilde konuşabildiği tek nokta buydu. Onun için asıl mesele İngiliz Mr. Sharpe'a cehennem ırkının bütün diğer ırklar karşısında üstün olması gerekliliğini ispatlamaktı. Bu mirası talep etme konusunda ısrarlı davranıyorsa, bunun nedeni özellikle onu ancak bu dolaca değerlendirebilecek olan Fransızların elinden söküp almaktı. Rakibinde en çok nefret ettiği şey onun milliyetiydi. Bir Alman'ın karşısında elbette ısrar etmeyecekti vesaire. Ama bir sözde bilim adamının, bir Fransızın, bir muazzam serveti Fransız fikirlerinin hizmetinde kullanabileceği fikri onun kendini kaybetmesine sebep oluyor ve haklarını sonuna kadar talep etmeyi bir görev haline getiriyordu. İlk bakışta konuyla ilgisi olmayan bu siyasi değerlendirmeyle göz kamaştırıcı miras arasında bir bağlantı kurulamayabilirdi. Ama Mr. Sharp genel olarak Cermen ırkının milli emelleriyle Schulz'un Begüm'ün mirasına karşı duyduğu özel ve kişisel emeller arasındaki yüksek ilişkinin farkına varabilmeye yetecek kadar donanımlıydı. Bu ikisi Temelde aynı sınıftandılar. Zaten herhangi bir kuşkuya yer yoktu. Jena Üniversitesi'nden bir profesör için aşağı ırktan insanlarla akrabalık ilişkisine sahip olmak ne kadar utanç verici olursa olsun, bu eşi benzeri olmayan insan ürününün imalatında Fransız bir ninenin sorumluluk payı olduğu açıktı. Yalnızca Dr. Sarasi'ninkine oranla ikinci derecede olan bu akrabalık onun için söz konusu mirasta, ikinci dereceden haklar yaratacaktı. Bununla birlikte dava vekili bazı yasal ihtimallerle bunu savunmanın mümkün olduğunu gördü ve bu imkan dahilinde tamamıyla Blows, Green ve Sharp'ın yararına olacak bir başka imkansızdı. Zaten güzel olan Langeville davasını muhteşem bir davaya Dickinson, John Days, John Derse karşısının yeni bir temsiline dönüştürmek. Bul yapıştırılmış kağıtlardan, duruşmalardan ve her cinsten belgelerine oluşan bir ufuk kanun adamının gözlerinin de uzandı. Ya da daha iyisi onun tarafından sağlanacak bir uzlaşmayla Sharp kendisine kazanç kadar şeref de getirecek şekilde her iki müşterisinin de çıkarını savunmayı hayal etti. Bununla birlikte Mr. Sharp, Hershul'sa Dr. Sarasi'nin ünvanlarını bildirdi. Dayanaklarıyla birlikte kanıtları verdi ve Billows, Green ve Sharpe'ın profesörün doktorla akrabalığından kaynaklanan hak ihtimallerinden dolayı yalnızca ihtimaller sayın Mösyö ve korkarım ki iyi bir davaya dayanak olamayacak ihtimaller. Profesör için iyi bir pay koparma işini üzerlerine almaları halinde bütün Almanların sahip olduğu güçlü adalet duygusuyla dava sırasında Billows, Green ve Sharpe'ın daha farklı ama çok daha ciddi haklar kazanacaklarını Herschel's'ın da kabul edeceğini hatırlattı. Profesör, dava adamlarının akıl yürütme mantığını anlamamak için özel bir yeteneğe sahipti. Bu noktada hiçbir şeyi belirlemeden zihnini dinlenmeye aldı. Mr. Sharp, nazikçe boşta olan davasını incelemek için izin istedi ve onu saygıyla uğurladı. Artık, öylesine cimri davrandığı şu çok kısıtlı dakikaların önemi yoktu. Herschel's, Begüm'ün mirası üzerinde hak iddia etmesine yetecek hiçbir ünvanı olmadığına ikna olmuş olsa da, Sakson ırkıyla Latin ırkı arasındaki bir mücadelenin her zaman takdire layık olması bir yana eğer ne yapılması gerektiği biliniyorsa ancak birinci ırkın lehine dönebileceğine inanmış olarak dışarı çıktı. Önemli olan Dr. Sarasi'nin bu konuyla ilgili ne düşündüğünü anlamaktı. Derhal Brington'a çekilen bir telgraf Fransız bilim adamını Saat 5'e doğru dava takipçisinin odasına getirdi. Doktor Saracin Mr. Sharp'ı şaşırtan bir sükuniyetle olayı öğrendi. Daha Mr. Sharp'ın ilk sözcüklerinde ona bütün içtenliğiyle aile içinde birçok kez zengin ve soylu bir kadın tarafından yetiştirilmiş, onunla birlikte göç etmiş olan ve Almanya'da evlenmiş olması gereken bir büyük haladan söz edildiğini hatırladığını bildirdi. Zaten bu büyük halanın ne adını ne de tam olarak akrabalık derecesini biliyordu. Mr. Sharp kartonların içinde özenle taslif ettiği fişlerine koşmuştu bile. Bunları memnuniyetle doktora gösterdi. Burada Mr. Sharp bunu gizlemiyordu. Bir davaya malzeme oluşturabilecek şeyler vardı ve bu türden davalar kolaylıkla uzayabilirdi. Aslına bakılırsa Dr. Sarasi'nin dava terapçisine iştenlikle anlattıklarını rakip tarafa itiraf etmek zorunda değillerdi. Ama Herschel's'ın söz ettiği, Jean- Jacques Langeville'ın kız kardeşine yazmış olduğu şu mektuplar vardı ki Bunlar onun lehine bir delil teşkil edebilirdi. Aslında bütün yasal unsurlardan mahrum zayıf bir delildi bu ama sonuçta delildi. Hiç kuşku yok ki diğer deliller belediye arşivlerinde gömüldükleri tozdan çıkarılacaklardı. Hatta belki de rakip taraf orijinal belgelerin bulunmaması halinde hayali belgeleri uydurmaktan çekinmeyecekti. Her şeyi öngörmek gerekiyordu. Hatta yeni araştırmaların şu birdenbire toprağın altından çıkıveren Teresilen Javel ve bugünkü temsilcilerine Dr. Sarasinkilerinden daha fazla hak getirmeyeceğini kim bilebilirdi? Her halükarda uzun, hileli davalar, uzun soruşturmalar uzak bir sonuç. Her iki tarafın katılımıyla kazanma ihtimali yüksek olduğundan mahkeme masraflarını karşılamak ve bütün hukuki yolu tüketmek için her iki taraftan kolaylıkla bir komandist şirket kurulabilirdi. Aynı türden Meşhur bir dava kançılarla divanında tam 83 yıl sürmüş ve fonlar bittiği için sona ermişti. Faizler ve anapara hepsi bu davada uçup gitmişti. Tahkikatlar, komisyonlar, nakiller, muameleler sonsuz bir zaman alacaktı. 10 yıl sonra sorun hala karara bağlanmamış ve yarım milyar hala bankada yatıyor olabilirdi. Doktor Sarasin bu geveziliği dinliyor Ve adamın ne zaman susacağını soruyordu kendine. Duyduklarının hiçbirini tanrı kelamı kabul etmese bile bir türlü cesaret kırıklığı ruhuna süzüldü. Tıpkı bir geminin burnundan eğilen bir yolcunun yanaşacaklarını sandığı limanın uzaklaştığını, sonra belirsizleştiğini ve nihayet gözden kaybolduğunu görmesi gibi. Az önce bunca yakında olan ve hangi amaçla kullanılacağı bile planlanmış bu servetin, Gaz haline geçip ortadan yok olmasının imkansız olmadığını söylüyordu kendi kendine. Sonuç olarak ne yapmak lazım diye sordu dava takipçisine. Ne yapmalı? Hmm, i̇şte buna karar vermek zordu. Hatta bu meseleyi çözümleyebilmek daha da zordu. Ama sonuçta hala her şey halledilebilirdi. O, şarp bundan emindi. İngiliz adayeti mükemmel bir sisteme sahipti. Biraz yavaş belki. Bunu kabul ediyordu. Evet. Kesinlikle biraz yavaş. Ne de Klaado. <gülüyor> ama özellikle güvenilir. Doktor Sarasin birkaç yıl içinde kesinlikle bu mirası elde edecektir. Ama bununla birlikte... Hmm, ünvanları yeterliyse tabii. Doktor Southampton'daki odadan güveni ciddi şekilde sarsılmış ve bir dizi sonu gelmez davaya başlamak ya da hayallerinden vazgeçmek gerektiğine inanmış olarak çıktı. Sonra güzel, insani projesini düşündü, biraz üzüntü duymaktan kendini alamadı. Bu sırada Mr. Sharp, kendisine adresini bırakmış olan Prof. Schultz'u çağırdı. Ona Dr. Sarasi'nin Teres Lencevul diye birinden söz edildiğini hiç duymadığını, ailenin bir Alman kolunun varlığını kati sürette reddettiğini ve hiçbir uzlaşmaya razı olmadığını bildirdi. Dolayısıyla Profesör'e eğer sahip olduğu haklardan eminse, Onu dava etmekten başka yapacak bir şey kalmıyordu. Bu meseleye mutlak bir ilgisizlikle, gerçek bir amatör merakıyla yaklaşan Mr. Sharp elbette ki onu bundan caydırmak niyetinde değildi. Bir dava vekili, bir dava, on dava, onları da yanında sürükleyecek gibi görünen 30 yıllık bir dava istemezse ne isterdi? Sharp kişisel olarak buna hayran kalmıştı. Eğer Profesör Shils'in kuşkuyla karşılayacağından kaygı duymasaydı ilgisizliğini onun çıkarlarıyla uğraşmayı üstlenebilecek bir meslektaşını tavsiye etmeye kadar vardıracaktı. Ve elbette yapılacak tercih büyük önem taşıyordu. Hukuk mesleği büyük bir yarış alanı haline gelmişti. Maceracılar ve haydutlar ortada cirit atıyorlardı. Bunu yüzük kızararak istiyordu Eğer Fransız doktor uzlaşmaya yanaşırsa bu bana ne kadara mal olacak diye sordu profesör. Bu akıllı adamı gevezeliklerle şaşırtmak imkansızdı. Bu pratik adam ara sokaklara zaman kaybetmeden doğrudan hedefine yürüyordu. Mr. Sharp bu doğrudan teklif karşısında biraz şaşırmıştı. Herschel ise işlerin bu kadar hızlı yürüyemeyeceğini, henüz işin başındayken sonunu öngöremeyeceklerini, Mösyö Sarasini yola getirmek için işleri bir süre sürüncemede bırakarak uzlaşmaya dünden razı olduğunu belli etmemesi gerektiğini anlattı. Sizden rica ediyorum Mösyö diye bitirdi sözlerini. Bu işi bana bırakın. Benim ellerime teslim edin. Ben her şeye çözüm bulacağım. Pekala diye cevap verdi Shoals. Ama ne ile karşılaşacağımı bilmek isterim. Bununla birlikte bu sefer Mr. Sharp'ın ağzından Sakso'nun tahkikatı için dava vekilinin takdir ettiği rakımı alamadı ve ona beyaz bir kart bırakmak zorunda kaldı. Hemen ertesi gün Mr. Sharp tarafından çağrılan Dr. Sarasin Ona sakince kendisine verecek ciddi bir haberi olup olmadığını sordu. Bu sükunetten biraz endişelenen dava vekili ciddi bir araştırmanın kendisinde meseleyi kökünden çözmenin ve bu yeni talibe bir uzlaşma teklif etmenin belki de daha iyi olacağı kanaatini uyandırdığı konusunda onu bilgilendirdi. Doktor Sarasin takdir ederdi ki bu esasen onun çıkarını ilgilendirmeyen ve Mr. Sharp'ın yerinde olan pek az dava vekilinin vereceği bir tavsiyeydi. Ama neredeyse evladı gibi gördüğü bu davayı bir an önce halletmeye onur meselesi yapmıştı. Doktor Sarasin bu tavsiyeleri dinliyor ve nispeten akıllıca buluyordu. Birkaç gündür bilimsel rüyasını derhal gerçekleştirmek fikrine öylesine alışmıştı ki her şeyi bu projeye bağlıyordu. Bunu gerçekleştirebilmek için 10 yıl ya da yalnızca 1 yıl bekleyecek olmak şu anda onun için zalim bir hayal kırıklığıydı. Hukuki ve mali konuların zaten pek anlamayan doktor, Sharp Usta'nın güzel sözlerine aldanmamış olsa da, kendisine teoriden pratiğe geçme imkanı sağlayacağını düşünerek, iyi bir meblağ ödemek için haklarından biraz feraket edecekti. Dolayısıyla o da aynı şekilde Mr. Sharp'a beyaz bir kart verip gitti. Dava vekili istediğini elde etmişti. Aslına bakılırsa, onun yanında bir başkası olsa, Kendi incelemesi durumunda bir ömür boyu gelire dönüşeceği kesin olan işlemleri başlatmak ve uzatmak eğilimine belki de dayanamayabilirdi. Ama Mr. Sharp uzun vadeli hesapların adamı değildi. O tek seferde yüklü bir hasat kaldırmanın kolay yolunu kendi yetenekleri dahilinde görüyordu ve bunu elde etmişti de. Ertesi gün doktora, Hershels'un bütün uzlaşma fikirlerine belki de tamamıyla karşı çıkmayabileceğim sezdiren bir mektup yazdı. Gerek Doktor Sarasin, gerek Herschel'sa yaptığı yeni ziyaretlerde her ikisine de sırayla karşı tarafın anlaşmaya yanaşmak istemediğini, üstelik paranın kokusunun cazibesine kapılan üçüncü bir adayın daha söz konusu olduğunu söylüyordu. Bu oyun 8 gün boyunca sürdü. Sabahları her şey yolunda gidiyor, akşamları ansızın herkesi rahatsız eden umulmadık bir itiraz yükseliyordu. Artık bunlar İyi kalpli doktor Sarasin için tuzaklardan, tereddütlerden, çalkalanmalardan başka bir şey değildi. Son anda balığın ipi koparacağından kaygı duymasa, Mr. Sharp'ın oltayı çekmeye karar vereceği yoktu. Ama bu durumda bu kadar tedbir fazlaydı. Daha önce de söylediği gibi, her şeyden önce bir davanın sıkıntılarını yaşamak istemeyen Doktor Sarasin, uzlaşmaya daha ilk günden hazırdı. Mr. Sharp meşhur deyime uygun olarak psikolojik anın geldiğini ya da onun pek de nazik olmayan söyleyişiyle müşterisinin oltaya geldiğine nihayet inandığında birdenbire gerçek niyetini açığa vurdu ve derhal bir uzlaşma teklif etti. İyiliksever bir adam, bankacı Stilpink ortaya çıktı ve anlaşmazlık konusu tutarın taraflar arasında paylaşılmasını, her iki tarafın da 250'şer milyon almasını, komisyon olarak da yarım milyarın bakiyesi olan 27 milyonun alınmasını teklif etti. Doktor Saracin kendisine hala müthiş görünen bu meblağı ona sunmaya geldiğinde Mr. Sharp'ı neredeyse kucaklayacaktı. İmzalamaya hazırdı. İstediği tek şey imzalamaktı. Elinden gelse Birleşik Krallık'ın bütün yüksek bankalarına ve bütün dalaverelerine bankacı Stilbink'in ve dava vekili Sharp'ın altın heykellerini dikerdi. Maddeler yazılmış, şahitler toplanmıştı. Samarset House'un damga makineleri işlemeye hazırdı. Herr Schultz gelmişti. Fikir değiştirmemesi için Sharp'ın bir kenara çektiği Schultz titreyerek Doktor Sarasin kadar iyi niyetli olmayan bir rakibin kesinlikle kendisine çok daha fazla masraf çıkaracağından emin oldu. Kısa bir süre sonra mesele sonuçlandı. Resmi vekaletnameleri ve eşit bir bölüşümü kabullenmeleri karşılığında her iki mirasçı ödenebilir gibi gözüken 100.000 bin sterlinlik birer Çek ve yasal formalitelerle biter bitmez kesin düzenlemelerin yapılacağına dair söz aldılar. Bu hayret verici dava işte böylece Anglo-Saksan üstünlüğünün şanını yüceltecek şekilde sonuçlandı. Aynı akşam arkadaşı Stil Wing Club'da yemek yiyen Mr. Sharp önce Dr. Sarasi'nin ardından Profesör Schulz'un sağlığına içti ve şişeyi bitirirken kendini iyice salarak boş bazlıkla şunları söyledi. Hurra! Yaşa Britanya! Hala yalnızca biz varız. Aslına bakılırsa bankacı Stilbing konuğunu 27 milyon için 50 milyonluk davaya bırakmış bir zavallı olarak görüyordu. Ve Profesör Schulz da herhangi bir düzenlemeyi kabul etmeye zorlandığını hissettiği andan beri aynı şekilde düşünüyordu. Doktor Sarasin gibi bir adamla ne yapılabilirdi? Profesör rakibinin ırkın bütün özelliklerini geliştirmek ve güçlü ve yiğit genç kuşaklığa yetiştirmek üzere ahlaki ve fiziksel açıdan hijyen şartlarına uygun bir Fransız şehri kurma projesinin olduğunu duymuştu. Bu girişim ona saçma geliyordu ve onun fikrine göre başarısız olmaya mahkumdu. Çünkü Latin ırkının çöküşünü, Sakson ırkına tabiiyetini ve ardından da yeryüzünden toptan silinmesini öngören ilerleme yasasına haykırıydı. Bununla birlikte, Eğer doktor programını gerçekleştirmeye başlarsa, özellikle de başarabileceğine inanılırsa bu kurallar kösteklenmiş olabilirdi. Dolayısıyla genel düzenin çıkarları için ve kaçınılmaz bir yasaya uymak üzere böylesine çılgınca bir girişimi eğer yapabilirse ortadan kaldırmak bütün Saksonların göreviydi. Ve bu şartlar altında gayet açıktı ki değişik insan ırkları üzerine sayısız karşılaştırmalı çalışmasıyla Cermen ırkının bütün diğerlerini yutması gerektiğini ispatlayan çalışmalar, tanınan Iyana Üniversitesi Kimya Privat Doçenti Schulz, M.D. gayet açıktı ki doğanın yaratıcı ve yıkıcı büyük güç tarafından kendisine karşı ayaklanan şu yok etmek için özellikle seçilmişti. Therese Langeville'ın Martin Schulz ile evleneceğini ve bir gün iki milliyetin Fransız doktorun ve Alman profesörün şahıslarında karşı karşıya gelip ikincisinin birincisini ezeceğine ezelde karar verilmişti. Daha şimdiden doktorun servetinin yarısını elde etmişti bile. Ona gerekli olan araç da buydu. Zaten bu proje Herr Schultz için ancak ikinci bir önem taşıyordu. Yapacağı tek şey Cermen ile bütünleşmeyi ve Waterland ile birleşmeyi reddedecek bütün halkları yok etmek için oluşturduğu çok daha geniş projelere bunu da eklemekti. Bununla birlikte daha şimdiden amansız düşmanı kabul ettiği Doktor Sarasin'in planlarını derinlemesine öğrenmek istediğinden eğer bir derinliği varsa tabi kendini uluslararası hijyen kongresine kabul ettirdi ve sık sık kongreye devam ederek oturumları takip etti. İşte bu toplantının çıkışında bizzat Doktor Sarasin'in de aralarında bulunduğu bazı üyeler onu bir gün şu açıklamayı yaparken duydular. Franceville ile aynı zamanda bu saçma ve anormal karınca yuvasının ayakta kalmasına izin vermeyecek güçlü bir kent yükselecekti. Umuyorum ki, diye ekledi, bu kentten edineceğimiz tecrübeye, dünyaya örnek olur. İyi kalpli Doktor Sarasin ne kadar insanlık sevgisiyle dolu olursa olsun, bütün benzerlerinin insansever sıfatını taşımaya layık olmadığını öğrenmeye ihtiyacı yoktu. Sağduyu sahibi bir adam olarak, hiçbir tehditin hafife alınmaması gerektiği düşüncesiyle rakibinin sözlerini özenle kaydetti. Bir süre sonra girişimde kendisine yardım etmek üzere Marsele davet mektubu yazdığında bu olayı anlattı ve ona Herschel's'ın potresini öyle ayrıntılı bir şekilde çizdi ki genç alsazlı profesörün iyi kalpli doktorun sert bir hasmı olacağını düşündü. Doktor şunları da ekliyordu. Güçlü ve enerjik adamlara faal bilginlere ihtiyacımız olacak. Yalnızca Kentin inşası için değil, kendimizi savunmak için de. Marcel ona şöyle cevap verdi. Kentinizin kuruluşu için size derhal yardımımı sunamıyorsam, yine de bilin ki gereken zamanda ve beni yanınızda bulacaksınız. Gözüm sürekli olarak bana bu kadar iyi tarif ettiğiniz Herschel's'ın üzerinde olacak. Alsazlı olma özelliğim bana onunla uğraşma hakkı veriyor. Yanınızda ya da uzağınızda, tamamıyla size bağlıyım. Ola ki, Birkaç ay hatta birkaç yıl benden haber alamazsanız merak etmeyin. Yakındayken olduğu gibi uzaktayken de tek bir düşüncem olacak. Sizin için çalışmak ve dolayısıyla Fransa'ya hizmet etmek. Çelikkent. Mekanlar ve zaman değişmiştir. Begüm'ün mirasının iki mirasçının ellerine geçmesinden üzerinden 5 yıl geçmiştir. Ve şimdi sahne ABD, Oregon'un güneyine. Pasifik kıyılarının 10 fersah ötesine taşınmıştır. Burada iki sınırdaş gücün arasında sınırları pek de belli olmayan, Amerika'nın İsviçresi gibi görünen bir kent uzanır. Eğer yalnızca yüzey şekillerine, gökyüzüne doğru uzanan dağ zirvelerine, uzun dağ sıralarını birbirinden ayıran derin vadilere, kuş uçuşu geçilen manzaranın muazzam ve vahşi görünüşüne bakılırsa, gerçekten de İsviçre'de burası. Ama bu sahte İsviçre, Avrupa İsviçresi gibi çobanların, rehberlerin, otelcilerin geçim zemini olmaktan uzaktı. Bu, bir demir ve maden kömürü kütlesinin üzerine yerleştirilmiş, kayalardan, topraktan ve asırlık çam ağaçlarına oluşan bir kabuk, bir alp dekoru düzenlızca. Bir turist, bu sessizliğin ortasına durup doğanın seslerine kulak verecek olsa, Oberland patikalarındaki gibi hayatın, Dağların engin sessizliğine karışan ahenkli mırıltısını duyamayacaktı. Ama uzaktan Şahmerda'nın boğuk darbelerini ve ayaklarının altında derinlerden gelen barut patlamasını hissedecekti. Sanki toprak tiyatrolarda olduğu gibi dekorlarla döşenmişti. Bu devasa kayalıklar gibi ses veriyorlardı ve her an esrarengiz derinliklere gömülebilirlerdi. Kül ve kok kümrüne oluşmuş yollar, Dağların yamaçlarına uzanıyordu. Sarımsı ot yığınlarının altında prizmanın bütün renkleriyle alacalı küçük cüruf yığınları ejder gözleri gibi parlıyordu. Orada burada yağmurlarla delik dişik olmuş dikenli tellerle onuru kırılmış eski maden kuyuları aynen sönmüş bir yanardağ krateri gibi dipsiz bir uçuruma benzeyen ağızlarını açmışlardı. Hava dumanla yüklüydü ve koyu bir manto gibi yeryüzünün üzerine çökmüştü. Tek bir kuş bile geçmiyordu. Böcekler dahi buradan kaçmaya çalışıyor gibiydiler. Ve uzun zamandan beri burada kelebek görülmemişti. Sahte iz Kuzey sınırında sıra dağların ovaya karıştığı noktada iki zayıf dağ sırası arasında 1871'e kadar yoğun demir oksit topraklarından dolayı Kızıl Çöl olarak anılan, şimdi ise Stalfield, çelik tarlası denen alan uzanır. Kumlu topraklı, üzeri çakıllarla kaplı, çorak ve eski bir iç denizin yatağı gibi hüzünlü, 5-6 fersah karelik bir ova düşünün. Doğa, bu toprağı canlandırmak, ona hayat ve hareket vermek için hiçbir şey yapmamıştı. Ama insanoğlu, oraya birdenbire eşsiz bir güç ve şiddet yaymıştı. Çıplak ve kayalık düzün üzerine 5 yılda Tamamı Chicago’da yapılıp getirilmiş birbirinin aynı gri ve küçük ahşap evlerden oluşan, zor koşullarda çalışmaya alışık işçiler barındıran 18 işçi köyü kurulmuştu. İşte bu köylerin ortasında bitmez tükenmez taş gömürü dağları olan kuz cool bahtsların eteklerinde karanlık, devasa tuhaf bir kütle. Simetrik pencereli, kırmızı çatılı, düzenli binaları üzerindeki binlerce ağızdan Aralıksız, isli duman selleri kusan, silindir şeklinde bir baca ormanının çıktığı bir yığın yükseliyordu. Gökyüzü arada bir üzerinden hızlı kızıl parıntıların geçtiği kara bir perdeyle örtülüydü. Rüzgar uzaklardan, gök gürültüsünün ya da büyük bir dalganın sesine benzer ama daha düzenli ve daha vahim bir gürleme getiriyordu. Bu kütle Stahlstadt idi. Begüm'ün milyonlarıyla En büyük demir işleyicisi ve özellikle de iki dünyanın en büyük top üreticisi haline gelmiş olan Iyana Üniversitesi eski kimya profesörlerinden Herschels'un özel mülkiyeti Alman şehri Çelik Kent'ti. Aslında burada Rusya ve Türkiye için, Romanya ve Japonya için, İtalya ve Çin için ama hepsinden çok Almanya için her çap ve şekilde cilalı ya da çizgili, hareketli ya da sabit kuyruklu top yapılıyordu. Muazzam bir servetin gücü sayesinde canavar bir kuruluş, aynı zamanda örnek bir fabrika olan gerçek bir şehir, sihirli değnek dokundurulmuşçasına yerden vermişti. Çoğu Alman kökenli 30 çalışan, kentin çıralında toplanmış ve kenar mahalleleri oluşturmuşlardı. Birkaç ay içinde ürünleri, onların ezici üstünlüğüne borçlu oldukları uluslararası bir şöhret kazandı. Demir filizini ve taş kömürünü kendi özel yataklarından çıkartan Profesör Schulz onları hemen erimiş çeliğe dönüştürüyor ve yine orada bu çelikten toplar üretiyordu. Profesör hiçbir rakibinin yapamayacağı şeyleri gerçekleştiriyordu. Fransa'da 40 bin kilogramlık çelik gülçeler elde ediliyordu. İngiltere'de işlenmiş demirden 100 tonluk bir top yapılmıştı. Esen'de Mösyö kurup 500 bin kilogramlık çelik bloklar dökmeyi başarmıştı. Herr Schultz sınır tanımıyordu. Ondan herhangi bir kiloda ve herhangi güçte bir top isteğin bu topu size belirlenen süre içinde yeni bir metal para gibi pırıl pırıl teslim ederdi. Ne var ki bunun bedelini de ödetecekti. Görünen o ki 1871'in 250 milyonu yalnızca onun iştahını açmıştı. Her şeyde olduğu gibi top sanayinde de başkalarının yapamadığını yapan kişi büyük güç kazanır. Her şulsun toplarının emsalsiz boyutlara ulaştığını söylemeye gerek yok. Ama kullanımla birlikte bozulmaya elverişte olsalar da hiç patlamamışlardı. Stahlstadt çeliğinin özel bazı nitelikleri var gibi görünüyordu. Bu konu hakkında esrarengiz alaşımlar, kimyasal sırlarla ilgili efsaneler dolaşıyordu. Kesin olan bir şey varsa o da hiç kimsenin işin sonunun nereye varacağını bilmediğiydi. Kesin olan bir değer şey de bu sırrın Stahlstadt'da kıskanç bir itinayla saklanıyor olduğuydu. Kuzey Amerika'nın çöllerle kuşatılmış, dağlardan oluşan bir duvarla dünyadan yalıtılmış en yakın insan yerleşimine 500 bin uzaklıktaki bu unutulmuş köşesinde Birleşik Devletler iktidarının sağladığı özgürlüğün en ufak bir izini aramak boşunaydı. Stahlstadt duvarlarının önüne geldiğinizde hendeklerden ve surlardan oluşan hattı belirli aralıklarla kesen yekpare kapılardan birini aşmayı sakın denemeyin. En acımasız emir sizi geri püskürtecektir. Dış mahallelerden birine inmek gereklidir. Çelik kentte ancak sihirli formülü, parolayı biliyorsanız ya da en azından fullu, imzalı, paraflı bir izne sahipseniz girebilirsiniz. 1 Kasım sabahı Stahlstadt'a gelen genç işçi Kuşku yok ki böyle bir izne sahipti. Zira misafirhaneye yıpranmış bir deri variz bıraktıktan sonra köye en yakın kapıya doğru yürüdü. Bu güçlü kuvvetli sağlam yapılı bir adamdı. Amerikan istikam erlerinin tarzında bol bir gömlek, yakasız yün bir süveter, uzun botların içine soktuğu kadife bir pantolonla oluşan basit bir kıyafet giymişti. Üzerini kaplamış olan kömür tozundan korunmak ister gibi geniş fötür şapkasını yüzüne indirmişti kahverengi sakalların arasından hafifçe ıslık çalarak geniş adımlarla yürüyordu. Delikanlı gişeye gelince karakol reisine matbu bir kağıt gösterdi ve hemen içeri alındı. Talimatnameniz üstabaşı Seligman'ın adresini taşıyor. K bölümü 9 sokak 743. atölye dedi assubay. K sınırına kadar sağınızdaki yuvarlak yolu takip edip kapıcıya kendinizi tanıtmanız yeterli. Nezannameyi biliyor musunuz? Eğer kendi bölümünüzden başka bir bölüme girerseniz sınır dışı edilirsiniz diye de ekledi yeni gelen kişi uzaklaşırken. Genç işçi kendisine gösterilen yana doğru ilerledi ve yuvarlak yola girdi. Sağ tarafında tepesinde nöbetçilerin dolaştığı bir hendek kazılıyordu. Sol tarafında geniş dairesel yolla bina yığını arasında önce çifte demir yolu attı sonra da dış duvarların aynısı olan ikinci bir duvar uzanıyordu ki Bu çelik kentin dış hattını oluşturuyordu. Burası ortak bir duvar ve hendeğin içine alınmış müstahkem bir hatta ayrılmış sınırlı daire dilimleri birbirinden tamamıyla bağımsız bir daire çevresiydi. Genç işçi biraz sonra K sınırına geldi. Yolun kenarında aynı harfin taş üzerine kazılı olduğu anısal kapının önünde durdu ve kapıcıya kendini tanıttı. Bu kez karşısında bir asker yerine tahta bacaklı ve göğsü madalyalı bir sakat buldu. Sakat adam kağıdı inceledi, üzerine yeni bir pul yapıştırıp şöyle dedi. Dümdüz gidin, soldan dokuzuncu sokak. Delikanlı bu ikinci istikam hattında geçti ve sonunda kendini K bölümünde buldu. Kapıdan başlayan yol buranın eksenini oluşturuyordu. Her taraftan birbirlerini dik açıyla kesen tek tip yapılar uzanıyordu. Makinelerin gürültüsü kulakları sağır etmeye başlamıştı. Binlerce pencereyle gün ışını açılan bu gri binalar, Cansız nesnelerden çok yaşayan canavarlara benziyorlardı. Fakat yeni gelen kişi bu gösteriden bezmiş olmalıydı kuşkusuz. Çünkü buna en ufak bir dikkat bile göstermiyordu. 5 dakika içinde 9. sokağı ve 743. atölyeyi buldu. Kayıt kağıtlarıyla dolu bir yazıhaneye ustabaşı Selikman’ın karşısına geldi. Seligman vizelerle donanmış kağıdı aldı, inceledi ve Gözlerini genç işçiye dişe vererek şöyle dedi. Demir dökümcüsü olarak mı işe alındınız? Oldukça genç görünüyorsunuz. Yaşın bir önemi yok diye cevap verdi diğeri. Yakında 26 olacağım ve daha önce 7 ay boyunca demir döktüm. Eğer isterseniz New York'ta çalıştığım yerin personel müdürü tarafından hazırlanmış sertifikaları gösterebilirim. İlk biraz zorlanarak da olsa Almanca konuşuyordu ama Hafif aksanı usta başında kuşku uyandırmış gibi görünüyordu. "Alsa azlı mısınız?" diye sordu adam. "Hayır, İsviçreliyim. Şafazilo. Buyurun, işte bütün evraklarım burada." Deri bir cüzdandan bir pasaport, bir nüfus kağıdı ve sertifikalar çıkarıp usta başına gösterdi. Resmi belgelerin önüne serilmesiyle kuşkuları dağılan Selikman söze devam etti. "Güzel. Zaten işe alınmışsınız. Benim yapabileceğim tek şey size yerinizi göstermek. Bir sicilin üzerine Johan Schwartz adını yazdı. Bunu görevlendirme kağıdının üzerine kopyaladı ve kendi adını taşıyan 57938 numaralı mavi kağıdı delikanlıya verirken şunları ekledi. Her sabah saat 7'de K kapısında olmanız gerekiyor. Bu kart sizin dış surlardan geçmenizi kulübeden sicil numaranızda bir jeton almanızı sağlayacak ve gelirken onu bana göstereceksiniz. Akşam saat 7'de dışarı çıkarken Atölyenin kapısına yerleştirilmiş ve yalnızca o an için açık olan kutuyu atacaksınız. Usulü biliyorum. Surların içinde kalınabilir mi? diye sorduşu Vars. Hayır. Dışarıda kalacak bir yer bulmanız gerekiyor. Ama yemeklerinizi çok düşük bir ücret karşılığında atölyenin kantininde yiyebilirsiniz. Ücretiniz başlangıç için günde 1 dolar. Her 3 ayda bir %5 artacak. Irk ceza sınır dışı. Nizanameye aykırı her durumda bu ceza önce tarafından, gereğinde de mühendis tarafından verilir. Bugün başlıyor musunuz? Neden olmasın? Yalnızca yarım gün dedi ustabaşı Schwarz'sı iç galeriye doğru götürürken. İkisi birlikte geniş bir koridora izlediler. Avluyu geçtiler ve boyutları da olduğu kadar hafif çatısının konumuyla da birinci sınıf bir garın girişini andıran geniş bir salona girdiler. Mekanı bir göz atarak ölçen Schwarz's, mesleki bir hayranlık duymaktan kendini alamadı. Bu uzun salonun her tarafında hem çap hem de yükseklik olarak Roma Saint Pierre kilisesindekiler kadar büyük olan iki sıra halindeki devasa silindir sütunlar yerden yer yer delip geçtikleri cam kuppaya kadar uzanıyorlardı. Bunlar döküm fırınlarıyla aynı sayıdaki kaideleri fırınların duvarlarına yapışık bacalardı. Her sıra üzerinde 50 baca vardı. Uç taraflardan birinde Lokomotifler fırını beslemek üzere her saniye maden külçelere yüklü vagonlar taşıyorlardı. Diğer uçta boş vagonlar çeliğe dönüştürülmüş bu külçeleri alıp götürüyorlardı. Döküm işleminin amacı bu dönüşümü gerçekleştirmekti. Ellerinde uzun, demir kancıları olan yarı çıplak dev adamlarına oluşan bir ekip burada faaliyet içindeydi. Maden curufu ile kaplı bir fırına atılan külçeler öncelikle burada yüksek ısıda bekletiliyorlardı koyulaşır koyulaşmaz karıştırılmaya başlanan bu eriyikten demir elde ediliyordu. Çelik elde ederken ise türleşine çok benzese de özellikleri itibariyle ondan oldukça farklı olan bu demir karbonunun maden akışkan hale gelene kadar bekletilip daha yüksek ısılı fırınlarda tutulmasına özen gösterilirdi. Bunun ardından dökümcü kancasının ucuyla metal kütleyi tam anlamıyla yoğurur ve büker, alevin ortasında çevirir, tekrar çevirir sonra belirli bir anda maden köpüğüyle karışmasıyla doğan belirli bir mukavemet derecesinde onu 4 süngürümse topa ayırarak birer birer yardımcı demircilere verirdi. İşlem salonunun aynı ekseni üzerine devam ediyordu. Her fırının karşısında aynı bacanın içine yerleştirilmiş dikey birer kazanın dumanı ile harekete geçirilen bir şahmardan ve bunların her birinin başında da bir dövücü işçi bulunuyordu. Ayaklarında botlar, kollarında saç şeritlerle donanmış, kaim, deri bir önlükle korunan, yüzü metal bir örtüyle maskeli olan bu sanayi askeri, akor halindeki topları uzun kancanın ucundan tutarak alıyor ve onu tokmağın altına koyuyordu. Bu muazzam kütlenin ağırlığı altında dövülen, tekrar tekrar dövülen maden, tıpkı bir sünger gibi içindeki saf olmayan maddeleri bir kıvılcım, Ve zifos yağmuru ortasına dışarı veriyordu. Zırhlı asker madeni yeniden fırına koymaları için yardımcılarına veriyor ve ısınan maden yeniden dövülüyordu. Bir canavarı andıran bu demirci ocağının genişliği içinde sonu gelmez kayış çağlayanlarının sürekli bir uğuldama eşliğinde yükselen boğuk darbelerin, kızıl zerreciklerin yarattığı havai fişeklerin, beyazlaşıncaya kadar ısınmış fırınların göz kamaştırıcı pırıltılarının aralıksız hareketi vardı. Esaret altına alınmış madenin bu gürüldüğü işleri ve bu kuduz öfkesi ortasında insan adeta bir çocuk gibi kalıyordu. Buna rağmen bu dökümcüler sert çocuklardı. 200 kiloluk metal bir hamuru, dayanılmaz bir ısıda kolların ucunda yoğurmak, saatlerce akkor halindeki kör edici demire gözlerini dikmek bu korkunç ve insanı 10 yılda tüketen bir düzendi. Schwarz, usta başına buna dayanabileceğini göstermek ister gibi, süveterini, yün gömleğini çıkardı ve bütün kas çizgilerinin belirgin olduğu atletik gövdesini sergileyerek dökümçülerin kullandığı kanca ile çalışmaya başladı. Yeni işçinin görevini gayet iyi yerine getirdiğini gören ustabaşı yazıhanesine geri dönmek üzere onu yalnız bırakmakta gecikmedi. Genç işçi akşam emeği saatine kadar maden kütlelerini dökmeye devam etti. Ama gerek işine büyük bir gayret sarf ettiğinden gerek o sabah Böylesi bir fiziksel güç harcamasının gerektirdiği, besleyici yemeği yemeği ihmal ettiğinden biraz sonra yorgun ve zayıf düştü. Hem de ekip başının fark edeceği kadar zayıf. Döküm için yeterince deneyimli değilsiniz oğlum dedi adam. Hemen bir bölüm değişikliği talep etseniz iyi edersiniz. Daha sonra sizi başka bölüme vermezler. Schwartz karşı çıktı. Bu yalnızca geçici bir yorgunluktu. Aynen diğerleri gibi döküm yapabilirdi. Ekip başı konuyu bildirmekten geri durmadı ve delikanlı derhal baş mühendis tarafından çağrıldı. Bu kişi onun kağıtlarını inceledi, kafasını salladı ve sorgulayıcı bir tavırla şu soruyu sordu. ''Bu rükkinde dökümcü müydünüz?'' Şuars mahşup bir şekilde bakışlarını yere çevirdi. ''Görüyorum ki itiraf etmek gerekiyor.'' dedi. ''Eritme işinde kullanılıyordum. Aylığımı arttırmak ümidine döküm işini denemek istedim.'' ''Siz hepiniz aynısınız.'' diye cevap verdi mühendis omuzlarını silkerek. 25 yaşındayken 35 yaşındaki birinin ancak istisnai olarak yaptığını yapmak istersiniz. En azından iyi bir eritmeci misiniz? İki aydır birinci kademedeydim. Bu durumda orada kalsanız daha iyi ederdiniz. Burada üçüncü kademeden başlayacaksınız. Bölüm değiştirmenizi kolaylaştırdığım için kendinizi şanslı sayılabilirsiniz. Mühendis geçiş izninin üzerine birkaç kelime yazdı. Bir telgraf yolladı ve şöyle dedi. Jetonunuzu iade edin, bölümden çıkın ve doğruca O kısmına, baş mühendisinin yazıhanesine gidin. Durumdan haberi var. O bölümünden şıvarsı onu K kapısında durduran formalitlerin aynısı karşıladı. Orada da aynen sabahki gibi sorguya çekildi, kabul edildi. Onu bir eritme salonuna götüren atölye şefine gönderildi. Ama burada iş daha sessiz ve daha düzenliydi. Burası yalnızca 42'nin parçalarını eritmek için kullanan küçük bir galeri dedi ustabaşı. Büyük topların döküldüğü salona yalnızca birinci sınıf işçiler girebilir. Küçük galerinin uzunluğu 150, genişliği 65 metreden daha az değildi. Schwartz'ın tahminine göre yan fırınlar boyutlarına bağlı olarak 4'er, 8'er ya da 12'şerli gruplar haline yerleştirilmiş en az 600 potayı istiyordu. Erimiş halindeki çeliği alacak olan kalıplar bedelinin ekseni boyunca ortadaki bir hendeğin dibinde uzanıyordu. Hendeğin her iki tarafında da bu muazzam ağırlıkların yer değiştirmesi gerektiğinde bu işlemi yapan, isteğe göre ilerleyen hareketli vinçlere yol alan birer ray hattı vardı. Döküm salonlarında olduğu gibi bir uçta erimiş çelik kütlelerini getiren diğer uçta kalıptan çıkan topları götüren demir yolu vardı. Her kalıbın başında Elinde demir sopa bulunan bir adam potaların içinde gerçekleşen ergimenin ısısını kontrol ediyordu. Schuvers'ın başka yerde uygulamasını gördüğü işlemler burada benzersiz bir mükemmelliyet derecesine ulaşıyordu. Bir eritme işlemine başlama anı geldiğinde uyarıcı bir zil sesi bütün eritme görevlilerine işaret veriyordu. Hemen ardından omuzlarının üzerinde yatay bir çubuk taşıyan aynı boydaki işçiler her fırının önüne ikişer ikişer gelip yerleşiyorlardı. Düdük taşıyan bir görevli elinde saniyeleri gösteren bir kronometre ile faaliyet halindeki bütün fırınlara yakın olacak şekilde yerleştirilmiş kalıbın başına gitti. Her taraftan saçla kaplı erimez topraktan aklar hafif meyillerden inerek kalıbın tam üzerine yerleştirilmiş huni şeklinde bir küvete ulaşıyorlardı. Komutan bir kez düdük çalarak işaret veriyordu. Aynı anda bir maşa yardımıyla ateşten alınan putalardan biri ilk fırının önünde duran iki işçinin demir çubuklarına asılıyordu. Bu sırada düdük değişik perderden bir dizi ses vermeye başlıyor ve iki adam potalarının içindeki önlerindeki arka boşaldırıyorlardı. Daha sonra yanmakta olan boş kabı büyük bir fıçının içine atıyorlardı. Dökümün tamamıyla düzenli ve daimi olması amacıyla diğer fırınların ekipleri birbiri ardına hiç kesintisiz ve tamamıyla hesaplı aralıklarla harekete geçiyorlardı. Hareketlerin kesinliği öylesine olağanüstüydü ki Son hareketin ardından gelen saniyenin onda birinde son pota poşalmış ve fıçığa atılmış oluyordu. Bu mükemmel işlem yüz insanın iradesini yarattığı işbirliğinden çok kör bir mekanizmanın sonucuydu. Bunlarla birlikte katı bir disiplin, alışkanlığın gücü ve müzikal bir ölçünün kudreti bu mucizeyi mümkün kılıyordu. Schwarz böyle bir gösteriye alışık görünüyordu. Biraz sonra fazla önemli olmayan bir dökümün başında mükemmel bir uygulayıcı olarak bilinen kendi boyunda bir işçiyle eşleşti. Günün sonunda ekip başı ona hızlı bir ilerleme sözü bile verdi. Şıvart saat 7'de O bölümünden ve dış turlardan çıkar çıkmaz Hana valizini almaya gitti. Sonra dış yollardan birini takip etti ve sabah görmüş olduğu evlere ulaştı. Burada kolayca pansiyonel kabul eden iyi kalpli bir kadının yanında bir erkek misafirhanesi buldu. Ama bu genç işçi yemeğin yedikten sonra bir birane aramaya gitmedi. Odasına kapandı. Cebinden hiç kuşku yok ki döküm salondan toplanmış bir parça çelik ve o bölümünden alınmış bir parça pota toprağı çıkardı. Sonra dumanlı bir lambanın ışığında büyük bir özenle bunları inceledi. Sonra valizinden karton kapaklı büyük bir defter çıkardı. Notlarla, formüllerle Hesaplarla dolu sayfaları karıştırdı ve aslında Fransızca olan ama tedbiren şifresini yalnızca kendisinin bildiği şifreli bir dilde şunları yazdı. 10 Kasım Stahlstadt Döküm usulünde özel olan hiçbir şey yok. Şernov tarafından belirlenen kurallara uygun olarak birbirinden farklı ve ilk ısıtma ve yeniden ısıtma için nispeten düşük iki ısı seçimi. Eritmeye gelince kurup yöntemi izlenerek uygulanıyor. Ama hareketlerde gerçekten hayranlık uyandıracak bir eş zamanlılıkla. İşlemlerdeki bu kesinlik büyük Alman gücüdür. İşlemler, Cermen ırkının doğuştan sahip olduğu müzikal bir duyguyla yürütülüyor. İngilizler asla bu mükemmelliyeti yakalayamazlar. Onlar da kulak eksik, eğer o değilse disiplin. Fransızlar dünyanın bir numaralı dansçıları. Buna kolaylıkla ulaşabilirler. Yani... Buraya kadar bu üretimin böylesine dikkate değer başarısında Esra esrarengiz hiçbir şey yok. Dağlardan topladığım maden cevheri numuneleri bizim kaliteli demirlerimize hissedilir derecede benziyor. Taş kömürü numuneleri kesinlikle çok güzel ve gayet yüksek meteorolojik kalitede ama bunda anormal hiçbir şey yok. Schultz üretiminin bu ilk maddeleri bütün yabancı karışımlardan arındırmaya, mükemmel bir saflık derecesinde kullanmaya büyük özen gösterdiğine kuşku yok. Ama bu bile elde edilmesi kolay bir sonuç. Dolayısıyla meselenin bütün öğelerini elde edebilmek için geriye bir tek potaların ve eriyik maden oluklarının yapılmış olduğu şu güç ergiyen topran bileşimini belirlemek kalıyor. Elde edilen bu madde ve uygun disipline sahip dökümcü ekiplerimizle burada yapılanı yapmamamız için bir sebep göremiyorum. Ama bu bilgilere ulaşmış olmama rağmen henüz yalnızca iki bölümü gördüm ve merkez teşkilatı, plan ve model bölümleri gizli büro hariç en az 24 bölüm daha var. Bu maharada ne tür bir fesat tezyahlıyor olabilirler. Dostlarımız mirasa ortak olan Herschel's'ın tehditlerinden kaygı duymakta haksız sayılmazlar gibi görünüyor. Gün boyunca yeterince yorulmuş olan Schwarz bu soru işaretlerinin ardından soyundu. Bir Almanya' yatağa ne kadar rahatsız olabilirse o kadar rahatsız olan ki bu çok anlamına geliyor. Küçük bir yatağın içine süzüldü. Bir pipo yaktı ve bir yandan eski bir kitabı okuyarak piposunu tüttürmeye koyuldu. Ama aklı başka yerde gibiydi. Dudaklarının üzerinde küçük kokulu duman kümeleri eşliğinde birbirini izliyordu. Sonunda kitabı bir kenara bıraktı ve sanki zor bir meselenin çözümüne kendini kaptırmış gibi uzun süre düşüncelere daldı. Ah diye bağırdı sonunda kendi kendine. Ne zaman ki o şeytan. Kendisi bizzat işe karışır işte o zaman Herschel's'un sırrını ve özellikle de Fransville'e karşını neler tasarlıyor olabileceğini keşfederim. Jouart's Doktor Sarasi'nin ismini mırıldanarak uykuya daldı. Ama uykusunda dudaklarından dökülen küçük Jane'in ismi oldu. Ayrıldığından beri her ne kadar Jean genç bir hanımefendiye dönüşmüş olsa da o küçük kızın hatırasını tamamıyla korumuştu. Bu durum Kişilerin birbirlerini çağrıştırmasının olağan kanunlarıyla kolayca açıklanabilir. Doktorun düşüncesi yakınların bir araya gelmesi yoluyla kızının düşüncesinde içinde barındırıyordu. Aynı şekilde Schwarz ya da daha doğrusu Marcel Bruchman kafasında hala Jean'in adıyla uyandığında buna hiç şaşırmadı ve bu olayla Stuart Mill'in psikolojik ilkelerinin mükemmelliyetinin yeni bir kanıtını yaşamış oldu. Albrecht Kuyusu Marcel Burukman'ı evinde ağırlayan iyi yürekli kadın Bayan Bauer İsviçre doğumluydu. Kömür ocağı işçisinin hayatının her anını bir felaket beklentisine dönüştüren şu kazalardan birinde 4 yıl önce ölen bir madencinin dul eşiydi. Fabrika ona yılda 30 dolarlık küçük bir maaş bağlamıştı. O da buna mobilyalı bir odanın küçük getirisini ve küçük oğlu Carl'ın her pazar kendisine getirdiği haftalığı ekliyordu. Daha ancak 13 yaşında olmasına rağmen Karl kömür ocaklarından birinde kömür vagonları geçerken hava akımını birerli bir doğrultuyu izlemeye iten dolayısıyla galerilerin havalandırılması için vazgeçilmez olan hava kapaklarından birini açıp kapamakla görevliydi. Annesinin kiralamış olduğu ve Albrecht kuyusuna her akşam geri dönebilmesi için fazla uzak olduğundan ona madenin dibinde fazladan küçük bir gece işi de vermişlerdi. Seyis yukarıya çıktığında yeraltı ahırında bulunan altı ata bakmak ve onları tımar etmekle görevliydi. Yani Karl'ın hayatı neredeyse tamamen yeryüzünün 500 metre altında geçiyordu. Gündüzleri havalandırma kapısının yanında nöbet tutuyor, geceleri atlarının yanında. Samanların üzerinde uyuyordu. Yalnızca pazar sabahları gün yüzüne çıkıyor ve insanlığın bu ortak mirasından, güneşten, mavi gökyüzünden ve anne tebessümünden birkaç saatliğine yararlanabiliyordu. Kolayca tahmin edilebileceği gibi böyle bir haftanın ardından kuyudan çıktığında görünüşü hiç de züppe bir delikanlıya benzemiyordu. Bu haliyle daha çok peri masallarındaki bir gnoma, bir baca temizleyicisine ya da popoğalı bir zenciğe benziyordu. İşte bu yüzden Bayan Bauer genellikle bolca sıcak su ve sabun takviyesiyle onun yüzünü yıkamak için koca bir saat ayırıyordu. Sonra ona büyük çam dolabının derinliklerinden çıkardığı babasından kalma yeşil yünlü kumaştan güzel bir elbise giydiriyor ve o andan itibaren akşama kadar dünyanın en yakışıklısı olarak gördüğü oğlunu hayranlıkla izlemekten kendini alamıyordu. Gerçekten de kömür tortularından arınan Karl hiç de çirkin sayılmazdı. Sarı ipeksi saçları, mavi ve tatlı gözleri Olağanüstü beyazlıktaki tenine çok yakışıyordu. Ama boyu yaşına göre çok kısaydı. Bu güneşsiz hayat onu bir marul kadar solgun hale getirmişti ve öyle görünüyordu ki Doktor Sarasi'nin yuvar sayımı küçük madencinin kanına uygulansa tamamıyla yetersiz bir al yuvar sayısı bulunacaktı. Karl mizaç itibariyle sessiz, soğukkanlı, sakin bir çocuktu. Bunun yanı sıra Sürekli ölüm duygusunun, düzenli çalışma alışkanlığının, güçlükleri yenmenin yarattığı tatminin istihstansız bütün madencilere verdiği gurur duygusunda taşıyordu. En büyük mutluluğu alçak salonun ortasındaki kare masaya, annesinin yanına oturmak ve bir karton üzerine toplanan derinliklerinden getirdiği birçok korkunç böceği yapıştırmaktı. Madenlerin ılık ve değişmeyen atmosferi nasıl doğa bilimciler tarafından pek az bilinen Kendi florasına sahipse maden kömürünün nemli çeperlerinin de yeşilimsi yosunlar, tanımlanmamış mantarlar ve şekilsiz yumaklardan oluşan kendi garip florası vardı. İşte böcek bilime tutkun mühendis Mahalas Mülhe bunu fark etmiş ve getireceği her yeni cins böcek numunesi için Karla biraz para vermeye söz vermişti. Önceleri bu parlak sebep küçük oğlanı maden ocağının bütün gizli köşelerini özenle araştırmaya yetmiş Sonra da onu yavaş yavaş bir koleksiyoncuya dönüştürmüştü. Şimdi artık böcekleri kendisi için araştırıyordu. Üstelik bu tutkusunu örümcekler ve tesvih böcekleriyle sınırlandırmıyordu. Kendi sessizliği içinde iki yarasa ve kocaman bir kır faresiyle tamamı ilişkiler sürdürüyordu. Hatta ona kalırsa bu üç hayvan dünyanın en akıllı ve en sevimli hayvanlarıydılar. Carl'ın hayranlıkla söz ettiği uzun ipeksi tüylü, parlak sarılı atlarından bile daha zariftiler. Özellikle ahırın en eskisi olan yaşlı filozof Blair Atoll vardı ki 6 yıl önce deniz seviyesinin 500 metre altına inmiş ve bir daha da gün ışığını görmemişti. Şu anda neredeyse kördü ama yer yeraltı labirentini nasıl da iyi tanıyordu. Vagonunu götürürken asla bir adım bile yanılmadan sağa ya da sola dönmeyi nasıl da iyi biliyordu. Açılabilmeleri için gerekli boşluğu bırakacak şekilde nasıl da havalandırma kapılarının tam önünde duruyordu. Sabah ve akşam yeminin verildiği dakikada nasıl da dost çekişiyordu. Ve öyle iyi, öyle tatlı, öyle yumuşaktı ki. Sizi temin ederim anne diyordu Carl. Kafamı ona doğru uzattığım zaman yanağını yanağıma sürerek bana gerçekten öpücük veriyor ve çok uysal, üstelik Biller Atol'un kafasının içinde bir saat var. O olmasaydı bütün hafta boyunca gece mi gündüz mü, akşam mı sabah mı bilemezdik. Çocuk bu şekilde gevezelik ediyor. Bayan Bauer onu hayranlıkla dinliyordu. O da Biller Atol'u oğlunun ona karşı duyduğu bütün tutkuyla seviyor ve fırsat olduğunda ona bir parça şeker göndermeyi ihmal etmiyordu. Kocasında tanımış olduğu bu yaşlı hizmetkarı görmeye gitmek aynı zamanda patlamadan sonra zavallı boğurun görüzi ateşiyle kömüre dönmüş, mürekkep gibi simsiyah cesedinin bulunduğu uğursuz yeri ziyaret etmek için neler vermezdi. Ama kadınlar madene alınmıyorlardı ve oğlunun ardı arkası gelmez tarifleriyle yetinmek gerekiyordu. Ah! O bu maden ocağını, kocasının geri dönmediği bu kara deliği iyi tanıyordu. Kaç kere, 18 ayak çapındaki bu açılmış ağzın başında beklemiş, yontma taştan yapılmış duvarlarını, halatların ucunda çelik makarları asılmış küfellerin kaydığı meşe ağacından çifte kafesleri gözleriyle izlemiş, yüksek dış çatıyı, buhar makinesi binasını, işaretçi odasını ziyaret etmişti. Madencilerin çıkarken elbiselerini kuruttukları, sabırsız ticakilerin pipalarını yaktıkları bu muazzam demir sütün çınaklığının harlı ateşinde kaç kere ısıtmıştı. Bu cehennemi kapının gürültüsüne ve hareketliliğine ne kadar da alışıktı. Maden kömürüyle dolu vagonlara ayıran toplayıcıları, çekicileri, yıkamacıları, makinistleri, ısıtmacıları hepsini çok kereler iş başında görmüştü. Göremediği ama yine de gönül gözüyle bildiyse aralarında vaktiyle kocasının, şimdi ise biricik evladının bulunduğu işçilerden oluşan bir insan salkımını taşıyan asansör, Kuyuya daldığında neler olup bittiydi. Onların derinliğin içinde uzaklaşan, zayıflayan, sonra kesilen seslerini ve gülüşmelerini duyardı. Dar ve dikey burunun içinde 5-600 metreye, büyük bremedin yüksekliğinin 4 katı inen bu kafesi düşüncelerle izliyordu. Onun nihayet yolunun sonuna geldiğini ve adamların ayaklarını yere basmak için acele ettiklerini görüyordu. İşte... Yer şehrinde kimi sağa kimi sola dağılıyor. Sürücüler vagonların başına gidiyor. Kazıcılar ellerinde onlara adını veren demir kazmalarıyla parçalanması gereken maden kümürü kütlesine doğru ilerliyor. Dolumcular çıkarılan kümürünün yerini sert malzemelerle doldurmakla uğraşıyor. Doğramacılar duvar çekilmemiş kaderlere doğramaları yerleştiriyor. Yol bakım işçileri rayları yerleştirerek yolları onarıyor. Duvarcılar kemerleri birleştiriyorlardı. Kuyudan başlayan merkezi bir galeri geniş bir bulvar şeklinde uzanıyor ve 3-4 kilometre uzaklıktaki bir başka kuyuda son buluyordu. Buradan dik açıyla ikinci galeriler ve paralel hatlar üzerinde de 3. derece galeriler yayılıyordu. Bu yollar arasında duvarlar yine maden kömüründen ya da kayadan yapılmış destekler uzanıyordu. Bütün bunlar düzgün, dört köşe sağlam ve siyahtı. Ve uzunlukları da genişlikleri de Birbirlerine eşit olan bu yol karmaşası içinde bir yarı çıplak madenci ordusu güvenlik lambalarının soluk ışığında kıpırdanıyor, sohbet ediyor, çalışıyordu. İşte Bayan Bauer ateşinin köşesinde tek başına düşüncelere daldığı zamanlar çoğunlukla zihninde bunları canlandırıyordu. Galerilerin kesişme noktasında diğerlerinden çok daha iyi tanıdığı birisi özellikle gözlerinin önüne geliyordu. Kapıyı açıp kapatan küçük Karl. Akşam olduğunda gündüz ekibi yerine gece ekibine bırakmak üzere yukarı çıkıyordu. Ama onun oğlu asansörde yer almıyor, ahıra gidip sevgili Blair Atolü'nü buluyor, ona yulaf ve arpıdan oluşan yemeğini veriyor, ardından ona yukarıdan getirdikleri soğuk akşam yemeğini yiyor, ayakların üzerinde hareketsiz duran koca faresiyle ve etrafında ağır ağır kanat çırpan iki yarasasıyla bir süre oynadıktan sonra Samantan yatağının üzerinde uykuya dalıyordu. Bayan Baur bütün bunları nasıl da iyi biliyor ve Carl'ın kendisine anlattığı ayrıntıları nasıl da daha lafın yarısındayken anlayıveriyordu. Anne biliyor musunuz Menis Marlos Mülhe dün bana ne dedi? Eğer bugünlerde bana soracağı aritmetik soruna doğru cevaplar verirsem madende pusulasıyla plan çıkartırken arazi ölçüm zincirini tutmak için beni alacakmış öyle dedi. Weber kuyusuyla birleşecek yeni bir galeri açacaklar anlaşılan ve bunu doğru noktaya denk getirmek zor olacak. Gerçekten mi dedi bayan Bohr memnuniyetle? Mühendis malosmuyla böyle mi dedi? Ve daha şimdiden elinde not defteriyle rakamları çıkaran ve gözünü pusulaya dikip geçidin doğrultusunu belirlemeye çalışan mühendisin yanında oğlunu galeriler boyunca zinciri tutarken görür gibi oldu. Ne yazık ki diye devam etti karl. Aritmetikte anlamadıklarım bana açıklayabilecek hiç kimsem yok ve yanlış cevap vermekten gerçekten korkuyorum. Bu noktada evin pansiyoneri olmanın kendisine verdiği hakla ateşin başında oturmuş, sessizce piposunu tüttürmekte olan Marcel söze karıştı ve çocuğa şöyle dedi. Sana zor gelen şeyi bana söylersen belki de sana açıklayabilirim. Siz mi? dedi bayan Boğur pek de inanılmaz bir havayla. Elbette diye cevap verdi Marcel. Yemekten sonra düzenli olarak gittiğim akşam derslerinden hiçbir şey öğrenmediğimi sanıyorsunuz? Öğretmen benden çok memnun ve eğitmen olarak hizmet verebileceğimi söylüyor. Marcel bunları söyledikten sonra odasına gidip beyaz yapraklı bir defter getirdi. Küçük oğlanın yanına oturdu. Ona problemde zorlandığı şeyi sordu. Ve bunu öylesine net bir şekilde açıkladı ki büyülenmiş olan Karl problemde artık en ufak bir zorluk görmüyordu. O günden itibaren Bayan Bauer pansiyonlarına daha büyük bir saygı duymaya başladı. Marcel de küçük arkadaşına sevgiyle bağlandı. Bunun dışında Marcel örnek bir işçi gibi davranıyordu ve önce ikinci sonra da birinci sınıfa tarifi etmekte gecikmedi. Her akşam yemekten sonra mühendis Tropner'ın verdiği derslere gidiyordu. Geometri, cebir, şekil ve makine çizimleri. Hepsiyle aynı ilgiyle uğraşıyordu ve öylesine hızlı ilerledi ki öğretmene bu durum karşısında derinden etkilendi. Henç işçi, Schultz fabrikasına girişinden iki ay sonra yalnızca o bölümünün değil, bütün çelik kentin en parlak zekalarından biri olarak tanınmıştı. 3 aylık bir dönemin sonunda şefi tarafından verilen rapor şu kesin ifadeyi taşıyordu. Schwarz, Johan, 26 yaşında, birinci sınıf döküm işçisi. Teorik bilgisi, uygulamadaki yeteneği ve son derece nitelikli icat zekası bakımından tamamıyla Sıra dışı olduğu konusunu merkezi yönetime bildirmek zorundayım. Yine de şefrenin dikkatini tamamen Marcel'in üzerine çevirmeleri için olağanüstü bir durum gerekmişti. Bu durumda er ya da geç her zaman olduğu gibi meydana gelmekte gecikmemişti. Hem de ne yazık ki en trajik koşullar altında. Bir pazar sabahı Marcel saat 10'u vurduğu halde küçük arkadaşı Carl'ın ortakta görünmemesine şaşırarak Bayan Bauer'a bu gecikmenin sebebini bilip bilmediğini sormak üzere aşağı indi. Ve onu gayet endişeli buldu. Karl en az iki saat önce evde olmalıydı. Madame Bauer'un ne kadar kaygılı olduğunu gören Marcel bir haber almak üzere çıkmayı teklif etti ve Albrecht kuyusuna doğru uzaklaştı. Yolda birçok madenci ile karşılaştı ve onlara küçük olanı görüp görmediklerini sormayı ihmal etmedi. Olumsuz cevaplar alıp Alman madencilerinin selamı olan Gluck Graf iyi çıkışlar sözlerini dinledikten sonra yürümeye devam etti. Marcel saat 11'e doğru Albert kuyusuna ulaştı. Kuyunun görünüşü hafta içinde olduğu gibi gürültülü ve hareketli değildi. Madencilerin muzipçe ve zıt anlamlı olarak kömür ayıranlara verdikleri atla genç bir şapkaçı bu tatil gününde bile kuyu başındaki görevi devam eden işaretçiyle gevezelik ediyordu. "41902 numaralı küçük Karl Bauer'ın çıktığını gördünüz mü?" diye sordu Marcel memura. Adam Listesine baktı ve başını salladı. Madenin başka bir çıkışı var mı? Hayır tek çıkış bu diye cevapladı işaretçi. Kuzeye çıkacak olan yarık henüz tamamlanmadı. O halde oğlan aşağıda mı? Öyle olmalı ama bu hiç de alışılmış değil. Bugün pazar olduğuna göre aşağıda yalnızca beş bekçi kalmış olmalı. Bilgi almak için inebilir miyim? İzinsiz olmaz. Bir kaza olmuş olabilir anlasana. Pazar günü kaza olması imkansız. Ama bu çocuğa ne olduğunu öğrenmem lazım dedi Marcel. Şu odada makinemi ustabaşısına başvurun. Eğer oradaysa tabii. Teneke kadar sert yakalı gömleyle pazar kıyafeti içindeki ustabaşı neyse ki hesaplarını yetiştirememişti. Aklı başında ve iyi yürekli bir adam olduğu için hemen Marcel'in kaygısını paylaştı. Ne olduğuna bir bakalım dedi. Ve servis makinesine halata indirmeye hazır olması emrini verdikten sonra çişçi ile birlikte madene inmeye hazırlandı. Galip aletleriniz yok mu? Diye sordu Marcel. Gerekli olabilir. Haklısınız. Deliğin dibinde neler olup bittiği bilinmez. Ustabaşı bir dolabın içinden aynen Paris'teki Hindistan cevizi satıcılarının sırtlarında taşıdıkları testilere benzeyen iki çinko hazne çıkardı. Bunlar ucu dişlerin arasına yerleştirilen kaoçık bir boru aracılığıyla dudakla bağlantısı sağlanan basınçlı hava kutularıydı. Bunlar tamamıyla boşalabilecek şekilde yapılmış özel körükler yardımıyla doldurulmuştu. Burunların da tahta bir mandala tıkladıktan sonra taze havayla donanmış olarak soluk almanın imkansız olduğu yerlere bile korkusuzca girebilirlerdi. Hazırlıklar bittikten sonra Ustabaşı ve Marcel küfeye tutuldular, halat makarların üzerinde döndü ve iniş başladı. İki küçük elektrik lambasının ışığında toprağın derinliklerine dalarken sohbet ediyorlardı. Bu meslekten olmayan birisi için Oldukça korkusuz görünüyorsunuz dedi ustabaşı. Aşağı inmekle tavşanlar gibi çömelip küfenin içinde kalmak arasında karar veremeyen çok insan gördüm. Gerçekten mi diye cevap verdi Marcel. Bu beni hiç etkilemez. Daha önce iki 3 kere maden ocağına indim. Biraz sonra kuyunun dibine inmişlerdi. Varış noktasındaki bekçi küçük karlı hiç görmemişti. Ahıra doğru yöneldiler. Atlar yalnızlılar ve çok canları sıkılmış gibi görünüyorlardı. En azından Blair Atoll'un bu üç insanı selamladığı hoş geldin kişi böyle bir sonuç çıkarılabilirdi. Karl'ın bez çantası bir çiviye asılıydı. Bir köşede kaşağının yanında aritmetik kitabı duruyordu. Marcel Karl'ın fenerinin orada olmadığını hemen fark etti. Çocuğun madende olduğunun yeni bir kanıtıydı bu. Bir çöküntünün altında kalmış olabilir dedi ustabaşı. Ama bu küçük bir ihtimal. Pazar günü işletme galerlerinde ne iş olacaktı? Ah, belki de çıkmadan önce böcek aramaya gitmiştir diye cevap verdi bekçi. Onun için gerçek bir tutku bu. Seyis yardımcısı da bu tahmini doğruladı. Saat 7'den önce Karlı Fener ile birlikte giderken görmüştü. Dolayısıyla düzenli bir arama çalışmasına başlamaktan başka yapacak bir şey kalmıyordu. Düdük sesiyle diğer bekçiler de çağrıldı. Büyük bir maden ocağı planı üzerinde iş paylaşıldı ve herkes elinde lambasıyla ikinci ve üçüncü derece kaderlerin kendisine düşen kısmını aramaya başladı. 2 saat içinde madenin bütün bölümleri gözden geçirilmiş ve 7 kişi kavşak noktasında yeniden buluşmuştu. Hiçbir yerde en ufak bir çöküntü izi yoktu ama hiçbir yerde karlı ait en ufak bir iz de yoktu. Ustabaşı belki de giderek artan açlığının etkisiyle çocuğun fark edilmeden çıkmış ve eve gitmiş olabileceği fikrini benimsemek eğilimindeydi ama bunun aksine inanan Marcel yeni araştırmalar yapılması için ısrar etti. Marcel plan üzerinde yakınındaki ayrıntıların belirlenmişliği ortasında coğrafyacıların Aktik kıtaların sınırına koydukları şu Tero-Ignote'lere benzeyen noktalı bir bölgeyi göstererek sordu. Bu nedir? Bu işletme tabakasının zayıflığından dolayı geçici olarak terk edilmiş bölge diye cevap verdi Ustabaş. Terk edilmiş bir bölge mi var? O halde orayı aramak gerek dedi Marcel. Diğer adamların boyun eğdikleri otoriter bir tavırla. Yapışkan ve küflü görüntüsüyle gerçekten de yıllardır terk edilmiş iznimi veren galerinin ağzına ulaşmakta gecikmediler. Bir süre şüpheli hiçbir şey bulamadan galerileri izlediler. Sonra Marcel onları durdurdu ve şöyle dedi. Başınızda bir ağırlık ve baş dönmesi hissetmiyor musunuz? Doğru. Gerçekten de diye cevap verdi arkadaşları. Ben bir an kendimi yarı yarıya sersemlemiş hissettim diye devam etti Marcel. Burada Kesinlikle karbon asidi var. Bir kibrit yakmama izin verir misiniz? diye sordu usta başına. Yakın oğlum rahat olun. Marcel cebinden küçük bir paket çıkardı ve bir kibrit çaktı. Ve eğilerek küçük alevi yere yaklaştırdı. Alev hemen söndü. Bundan emindim. dedi. Havadan daha ağır olan gaz yer seviyesinde kalıyor. Burada durmak doğru değil. Galibert aleti olmayanlardan söz ediyorum. İsterseniz usta Aramaya yalnız devam edelim. Bunun daha uygun olduğuna karar verince Marcel ve Ustabaşı hava kutularının ucunu dişlerinin arasına aldılar, mandalları burunlarına yerleştirdiler ve eski galerinin devamına doğru ilerlediler. 15 dakika sonra hazinlerindeki hava yenilemek için dışarı çıktılar. Bu işlem tamamlandıktan sonra yeniden yola koyuldular. Üçüncü seferde nihayet çabaları başarıyla taçlandı. Uzakta karanlığın içinde bir elektrik lambasının Mavimsi hafif ışığı göze çarpıyordu. Oraya doğru koştular. Nemli duvarın dibinde hareketsiz ve çoktan soğumuş olan zavallı küçük Karl uzanıyordu. Mavi dudakları, kan toplanmış yüzü, sessiz nabzı, duruşu, olan bitenleri anlatıyordu. Yerden bir şey toplamak istemişti. Eğilmiş ve boğulmuştu. Onu yeniden hayata döndürmek için girişilen bütün çabalar faydasız oldu. Ölümünün üzerinden 4-5 saat geçmişti. Ertesi akşam Ştal stadının yeni mezarlığına küçük bir mezar daha eklenmiş ve Bayan Bauer, zavallı kadın, tıpkı kocası gibi çocuğunu da bu madende kaybetmişti. Merkez Blok Albert kuyusu bölümünün başhekimi Doktor Eternak, açık bir raporla 228. galeride kapıcı olan 13 yaşındaki 41902 numaralı Karl Bauer'ın ölüm sebebinin solunum organları tarafından yüksek oranda karbon asidi alınmasına bağlı boğulma olduğunu tespit etmişti. En az bunun kadar açık olan mühendis Mal ait başka bir raporda galerileri bir tür damıtma yoluyla yavaş yavaş ve fark edilemeyen bir zehirli gaz yayan 14. planın B bölgesini bir havalandırma sistemi içine almanın gerekliliğini ortaya koyuyordu. Aynı görevlinin bir notu ilgili kişiye, ustabaşı Rayer ve 1. sınıf dökümcü Johan Schwartz'ın fedakarlıklarını bildiriyordu. 8-10 gün sonra genç işçi giriş retorunu almak üzere kapıcının kulübesine girdiğinde çivi de kendi adına matbu bir talimat tane buldu. Schwartz isimli kişi bugün saat 10'da genel müdürün yazıhanesinde hazır bulunacaktır. Merkez blok, a yolu ve kapısı. Dışarı kıyafeti giyilecektir. Sonunda diye düşündü Marcel. Çok zaman aldı ama sonunda oldu işte. Marcel, arkadaşlarıyla sohbetlerinden ve Stahlstadt etrafındaki pazar gezmelerinden artık kentin genel düzene hakkında merkez bloğa giriş izninin kolay elde edilemediğini anlamaya yetecek kadar bilgi edinmişti. Etrafta bu konuda gerçek efsaneler dolaşıyordu. Bu korunaklı surları gizlice geçmek isteyen kendini bilmezlerin bir daha ortalıkta görülmedikleri, orada çalışan işçi ve memurların oraya kabul edilmeden önce mason tarzı bir dizi törenden geçirilip İçeride neler olup bittiğini asla ifşa etmeyeceklerine dair en tumturaklı yeminlere etmeye zorlandıkları ve yemininden dönenlerin gizli bir mahkeme tarafından acımasızca ölümle cezalandırıldığı söyleniyordu. Bir yeraltı demir yolu bu kutsal mabedi dış hatta bağlıyordu. Gece trenleri oraya meçhuz ziyaretçiler taşıyordu. Bazen esrarengiz kişilerin gelip görüşmene katıldığı yüce meclisler toplanıyordu. Bütün bu anlatılanlara gerektiğinden daha fazla inanmayan Marcel biliyordu ki bunlar sonuçta tamamıyla gerçek bir olgunun, merkezi bölüme olağanüstü zorluğunun halk arasındaki ifadesiydi. Marcel'in demir madencileri ve kömürcüler, tasfiyeciler ve yüksek fırın görevlileri, işçiler, marangozlar ve demirciler arasında arkadaşları vardı. Ve tanıdığı işçilerden tek bir tanesi bile A kapısından geçmiş değildi. Dolayısıyla Marcel, benim bir merak ve içten içe bir zevk duygusuyla söylenen saatte kapının önünde hazırdı. Kısa süre sonra alınan önlemlerin son derece sıkı olduğunu anladı. Marcel her şeyden önce beklenen biriydi. Kapıcı kulübesinde gri üniforma giymiş, yanlarında kılıç ve kemerlerine tabanca bulunan iki adam vardı. Bu kulübenin aynen kapalı bir manastırın kapıcı rahibet odasındaki gibi biri içeriye, biri dışarıya mahsus ve asla ikisi aynı anda açılamayan iki kapısı bulunuyordu. İzin kağıdı incelendi ve işaretlendi. Marcel, iki üniformalı memur beyaz bir mendille gözlerini sıkıca bağlarken hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermedi. Sonra kollarına giren görevliler ona tek bir kelime söylemeden yürümeye koyuldular. 2 üç bin adımın sonunda bir merdivenden çıktılar, bir kapı açıldı kapandığı ve Marcel'in gözlerindeki bandı çıkarmasına izin verildi. İçinde birkaç sandalye, bir kara tahta ve üzerinde çizim için gerekli bütün malzemelerin bulunduğu bir çizim masası bulunan gayet basit bir salondaydı Marcel. Yüksek, donuk camlı pencerelerden gün ışığı sızıyordu. Hemen hemen aynı anda üniversite profesörü kılıklı iki kişi salona girdi. ''Yetenekli olduğunuz haber verildi.'' dedi bunlardan biri. ''Sizi model bölümüne kabul etmenin uygun olup olmadığını inceleyeceğiz. Sorularımızı cevaplamaya hazır mısınız? Marcel basitçe sınava hazır olduğunu belirtti. Sınav yapan iki adam ona ardı ardına kimya, geometri ve cebir soruları sordular. Genç işçi cevaplarının açıklığı ve kesinliğiyle onları her konuda tatmin etti. Tepeşirle tahtaya çizdiği şekiller net, ancak güzeldi. Küçük ve sıkı yazdığı denklemler seçkin bir alayın sıraları gibi eşit diziler halinde sıralanıyordu. Hatta bir problemi ispatı öylesine dikkate değer ve sınav yapanlar için öylesine yeniydi ki ona şaşkınlıklarını ifade ettiler ve bunu nerede öğrenmiş olduğunu sordular. Ben Gülkem'de, Şafoz'da, bir ilkokulda. İyi bir çizimciye benziyorsunuz. En iyi yaptığım şey buydu. İsviçre'de verilen eğitim kesinlikle kayda değer dedi sınav yapanlardan biri diğerine. Sonra adayın önüne oldukça karmaşık bir buhar makinesi kesiti koyarak devam etti. ''Bunu yapmanız için size iki saat vereceğiz. Eğer başarırsanız tamamıyla tatminkar ve üstün tekli olarak kabul edileceksiniz.'' Yalnız kalan Marcel büyük bir çabayla işe koyuldu. Hakemler verilen sürenin sonunda içeri girdiklerinde onun yaptığı kesitten öylesine büyülenmişlerdi ki şunu söylemeden edemediler. ''Bu kadar yetenekli bir başka çizimcimiz yok.'' Bunun üzerine ırık kıyafetli görevlilerce yeniden kollarına girilen genç işçi yine aynı törenle yani gözleri bağlı olarak genel müdürün yazıhanesine götürüldü. Model bölümündeki bir çizim atölyesi için önerildiniz dedi ona bu kişi. Yönetmelik şartlarına uymaya hazır mısınız? Bu şartları bilmiyorum dedi Marcel ama kabul edilebilir olduklarını tahmin ediyorum. Kurallar şöyle. 1- Hizmet süreniz boyunca aynı bölümde ikamete mecbursunuz. Ancak özel izinle ve tamamıyla istisnai durumlarda dışarı çıkabilirsiniz. 2. Askeri rejime tabi olacaksınız. Askeri koşullar altında üstlerinize mutlak surette itaat edeceksiniz. Buna karşılık faal bir ordunun az subayları arasına alınacak ve düzenli bir ilerleme ile en yüksek rütbelere kadar yükselebileceksiniz. 3. Girdiğiniz bölümde Gördüklerinizi asla hiç kimseye söylemeyeceğinize yemin ederek göreve alınacaksınız. 4. Gelen ve giden bütün mektuplarınız üstleriniz tarafından açılacak ve haberleşmeniz yalnızca ailenizle sınırlı olacak. Sözün kısası, hapse gireceğim diye düşündü Marcel. Sonra basit bir cevap verdi. Bu şartlar bana doğru görünüyor, kabule hazırım. Güzel, elinizi kaldırın, yemin edin. Dördüncü atölyeye çizimci olarak atandınız. Size bir lojman verilecek, yemeğe gelince ''Burada birinci sınıf bir kantininiz var. Eşyalarınız yanınızda değil mi?'' ''Hayır. Benden ne istendiğini bilmediğim için eşyalarımı ev sahibimde bıraktım. Alıp size getirirler. Sizin artık bölümden çıkmamanız gerekiyor.'' Notlarımı şifreli yazmakla iyi etmişim diye düşündü Marcel. Onları bulmaları işimin bitmesine yeterdi. Marcel Gün batmadan önce geniş bir avlaya açılan bir binanın dördüncü katında küçük, güzel bir odaya yerleştirildi ve yeni hayatı hakkında ilk fikirleri edinmeye başladı. Bu hayat önceleri zannettiği kadar hüzünlü görünmüyordu. Lokantada tanıştığı arkadaşları bütün diğer çalışan insanlar gibi genellikle sakin ve naziktiler. Neşenin eksik olduğu bu otomatik hayatı biraz şenlendirmek için aralarından birçoğu bir orkestra oluşturmuştu ve her gece Oldukça iyi müzik çalıyorlardı. Bir kütüphane ve okuma salonu nadir izin saatlerinde zihinlere bilimsel açıdan değerli kaynaklar sunuyordu. En değerli profesörler tarafından verilen özel dersler sık sık sınavlara ve yarışmalara tabi tutulan bütün görevler için zorunluydu. Ama bu dar ortamda özgürlük eksikti. Burası son derece sert, üstelik yetişkinlere yönelik bir okul gibiydi. Etrafı kaplayan atmosfer Ne kadar süslenmiş olursa olsun, zihinlere demirden bir disiplinle hükmediyordu. Kış, Marcel'in ruhen ve bedenen bütün varlığıyla kendini verdiği bu çalışmalarla geçti. Çalışmalara gösterdiği özen, çizimlerinin mükemmelliği ve eğitimdeki olağanüstü ilerleyişinin istisnasız bütün hocalar ve sınav görevlileri tarafından takdir edilmesi, Marcel'e kısa zamanda bu çalışkan insanlar arasında görevli bir şöhret kazandırdı. Genel kabule göre o en yetenekli, en becerikli ve kaynakları açısından en verimli çizimciydi. Bir güçlükle mi karşılaşılmıştı hemen ona koşulurdu. Şefleri bile yeteneğin en şiddetli kıskançlıktan dahi koparmayı bildiği saygıyla onun tecrübesine başvuruyorlardı. Ama eğer genç adam model bölümün içine sızarak bazı sırlara erişebileceğini hesapladıysa henüz bu hedefinden çok uzaktı. Marseille'nin hayatı bağlı bulunduğu merkez blon etrafının çevrilerine 300 metre çapındaki demir bir kafes içerisinde geçiyordu. Entelektüel olarak faaliyeti meteoroloji sanayinin en uzak dallarına kadar uzanabilirdi ve uzanmalıydı da. Ama uygulamada buhar makinesi çizimleriyle sınırlıydı. Her boyut ve her kuvvette her kullanım türü için savaş gemileri ve baskı makineleri için buhar makinesi çiziyor ama bu uzmanlık alanından çıkmıyordu. Üç noktaya dayanmış olan İş bölümü onun mengenesinde sıkıyordu. A bölümünde 4 ay geçirdikten sonra Marcel, Çelik Kent'in işleyiş bütünü hakkında oraya girmeden önce bildiğinden daha fazla bir şey bilmiyordu. Olsa olsa bütün başarılarına rağmen ancak en küçük bir dişçisi olduğu kurum hakkında birkaç genel bilgi toplayabilmişti. Stalstad denen örümcek ağının merkezinde bütün diğer binalara hakim bir tür anıtsal yapı olan Boğa Kulesi'nin bulunduğunu biliyordu. Yine kantindeki efsanevi hikayelerden Herschel's'un kişisel ikametgahının bu klinin alt katında olduğunu ve meşhur gizli çalışma odasının da buranın merkezinde bulunduğunu öğrenmişti. Bu kubbeli odanın bütün yangın tehlikelerine karşı korunduğu ve aynen bir savaş gemisinin dışı gibi içeriden zırhlı olup en büyük bankalara yakışır bir otomatik kilitli çelik kapı sistemiyle kapandığı da bu bilgilere ekleniyordu. Genel görüş Hershultz'un eşi benzeri görülmemiş, korkunç bir savaş makinesini tamamlamak için çalışmakta olduğu yolundaydı. Marcel, bu sırra ulaşmak için boş yere, en cüretkar duvar tırmanma ve kılık değiştirme planlarını kafasında çevirip durdu. Sonunda yapılabilecek hiçbir şey olmadığını kendine itiraf etmek zorunda kaldı. Geceleri ışık dalgalarıyla aydınlatılan, tecrübeli nöbetçilere beklenen bu karanlık ve yekpare surlar, çabalarının karşısında hep aşılmaz bir engel olarak dikilecekti. Soruları bir noktada geçmeyi başarsa bile ne görecekti? Ayrıntılar hep ayrıntılar. Bir bütün ise asla. Ama ne önemi vardı? Vazgeçmemeye yemin etmişti. Vazgeçmeyecekti. 10 yıllık bir hazırlık dönemi gerekirse 10 yıl bekleyecekti. Ama bu sırrı öğrenme zamanı gelecekti. Bunun böyle olması gerekiyordu. Ümitsizliğe düşmüş halklara yeni bir ufuk göstererek herkesi hayır kumrularından yararlandıran mutlu kent Fransville gelişiyordu. Marcel, Latin ırkının böylesi bir başarısı karşısında Schultz'un tehditlerini gerçekleştirmeye hiçbir zaman olmadığı kadar kararlı olduğundan kuşku duymuyordu. Çelik Kent'in kendisi ve amaçladığı çalışmalar bunun kanıtıydı. Böylece aradan aylar geçti. Mart ayında bir gün bu Anibal yeminini Marcel belki de birinci defa tekrarlamıştı ki Griegler'lerinden biri Genel müdürün onunla konuşmak istediğini haber verdi. Kendisine en iyi çizimcimizi yollamak için her şustan emir aldım dedi bu yüksek görevli. Bu kişi sizsiniz. İç daireye götürmek üzere eşyalarınızı hazırlayın. Teğmen rütbesine terfi ettiniz. Başarıdan neredeyse ümidini kestiği anda kahramanca bir çalışmanın mantıklı ve doğal sonucu onun bunca arzu ettiği iç bölgeye kabul edilmesini sağlamıştı. Marse'nin içi öyle bir sevinçle doldu ki Bu duygunun yüz ifadesine yansımasına engel olamadı. Size böyle güzel bir haber vermiş olmaktan dolayı mutluyum diye devam etti midir ve ancak böylesine cesurca izlediğiniz yolu devam etmenizi temenni edebilirim. Size parlak bir gelecek son oldu. Yolunuz açık olsun. Marcel bunca uzun bir sınavdan sonra nihayet ulaşmaya yemin ettiği amacına yaklaştığını seziyordu. Bütün giyeceklerini valizine doldurmak, gri adamların peşinden gitmek, Tek girişi ağ yoluna açılan bu son duvardan geçmek bütün bunlar Marcel için birkaç dakikalık bir iş olmuştu ki bu kapıdan bir daha geçmesine uzun süre izin verilmeyebilirdi. Marcel şimdiye kadar yalnızca bulutların arasında kaybolan çatık kaşlı başını görebildiği şu erişilmez boğa kulesinin dibindeydi. Karşısına çıkan manzara kesinlikle hiç beklenmeyen bir görüntüydü. Birisinin gürültülü ve sıradan bir Avrupa atölyesinin göbeğinden Ansızın sıcak bölgelerin balta girmemiş ormanlara getirildiğini düşünün. Stahlstadt'ın merkezinde Marseille'yi bekleyen sürpriz işte böyle bir şeydi. Üstelik bakir bir orman büyük yazarların tasvirleri ardından görülmekte çok şey kazanır. Oysa ki Hershuls'un parkı süs bahçelerinin en iyi düzenlenmişiydi. En uzun palmiyeler, en gör muz ağaçları, en şişman kaktüsler bahçenin gövdesini oluşturuyordu. İnce uzun okalip püslere zarafetle sarılan sarmaşıklar yeşil fistolar halinde kıvrılıyor ya da gür saçlar gibi aşağı dökülüyorlardı. En semiz ve en inanılmaz bitkiler yerden fışkırıyordu. Ananaslar ve Hint armutları portakalların yanında olgunlaşıyordu. Sinek kuşları ve cennet kuşları bütün gökyüzüne tüylerinin zenginliğini yayıyorlardı. Ve nihayet ısı da bitki örtüsü kadar tropikaldi. Ersel gözleriyle Bu mucizeyi yaratanca mekanları ve kaderiferleri arıyor, mavi gökyüzünden başka bir şey göremeyince şaşırıyordu. Bir an hayret içinde kaldı. Sonra buraya pek de uzak olmayan bir mesafede fırınları sürekli olarak yanan bir maden ocağı bulunduğunu hatırladı ve Herşult'sun bir sıcak seranın sabit ısısını elde etmek için metal borular aracılığıyla bu yer altı ısı kaynaklarını maharetle kullandığını anladı. Ama bu bulduğu akılcı açıklama genç al sazlının gözlerinin çimenlerin yeşiliyle kamaşmak ve büyülenmekten ve burnunu havayı dolduran kokuları hayranlıkla içine çekmekten alıkoyamadı. Tek bir ot bile görmeden geçen 6 ayın intikamını alıyordu. Kumlu bir yol onu belli belirsiz bir inişle muhteşem bir sütun sırasının altındaki güzel mermer merdivenin ucuna çıkardı. Arka tarafta Boğa Kulesi'nin kaidesi gibi görünen büyük, kare bir binanın Muazzam kütlesi yükseliyordu. Marcel cephe sütunlarının altında kırmızıra bürünmüş 7-8 uşak, üç kaşeli şapka giymiş mızraklı bir kapıcı fark etti. Kütunların arasında gösterişli bronz şamdanlar gözüne çarptı. Basamakları çıkarken hissettiği hafif bir uğultu ona yeraltı demiryolunun ayaklarının altından geçtiğini haber veriyordu. Marcel adını söyler söylemez gerçek bir heykel müzesini andıran bir avluya alındı. Orada duracak zamanı bulamadan kırmızı ve altın yaldızlı bir salona geçti. Sonra siyah ve altın yaldızlı bir salona girdi ve uşağın kendisini 5 dakikalığına yalnız bıraktığı sarı ve altın yaldızlı salona geldi. Ve nihayet yeşil ve altın yaldızlı gösterişli bir çalışma odasına girdi. Bira bardağının yanında uzun bir pipo tüttürmekte olan Hersholtz oradaydı. Ve bu lüksün ortasında cilalı bir botun üzerindeki bir çamur lekesini andırıyordu. Çelik kralı ayağa kalkmaksızın başını bile çevirmeden soğuk ve sade bir ifadeyle şöyle dedi. Çizimci siz misiniz? Evet efendim. Çizimlerinizi gördüm. Çok iyiler. Ama tek bildiğiniz buhar makinesi yapmak mı? Bugüne dek benden başka bir şey istemediler. İşin balistik kısmını biraz bilir misiniz? Boş zamanlarımla zevk için uğraştım. Bu cevap Herschels'ı heyecanlandırdı ve bunun üzerine memurunun yüzüne bakmaya tenezzül etti. Öyleyse benimle birlikte bir top çizmeyi kabul ediyor musunuz? İşin altından nasıl kalkacağınızı bir görelim. Bu sabah dinamitle oynarken ölen şu son salağının yerini doldurmanız zor olacak. Hayvan herif hepimizi havaya uçurabilirdi. Şunu itiraf etmek gerekir ki bu saygısızlık Herschels'ın ağzında çok da isyan ettirici bir hal almıyordu. Ejderha'nın ininde. Genç Alsazlı'nın talinin ilerleşini izleyen okuyucu, birkaç haftanın sonunda onu her şolsun güvenin tamamıyla kazanmış olarak bulduğunda muhtemelen şaşırmayacaktır. Bu ikisi birbirlerinden ayrılmaz olmuşlardı. Çalışmalar, yemekler, parkta yürüyüşler, birkaç litre biranın üstüne uzun pipaları tüttürmeler. Bunların hepsini birlikte yapıyorlardı. Iyana Üniversitesi'nin sabık profesörü daha önce hiç bu kadar gönlüne göre lep demeden, leblebi'yi anlayan, teorik verilerini hızla uygulamaya koymayı bilen bir çalışma arkadaşına rastlamamıştı. Marcel, yalnızca mesleğinin bütün dallarında üstün teklere sahip bir yetenek değil, aynı zamanda son derece sevimli bir arkadaş, görevine fazlasıyla bağlı bir çalışan, en mütevazi deyişle verimli bir mucitti. Herr Schultz ona hayrandı. Günde 10 kere in petto şunları söylüyordu. Ne büyük bir buluş. Bu olan gerçek birinci. İşin gerçeği Marcel korkunç patronunun kişiliğini ilk bakışta anlamıştı. Onun hakim özelliğinin yırtıcı bir kibirle dışa vurulan her şeyi yutan devasa bir bencillik olduğunu görmüş her anını ve bütün davranışlarını bunun üzerinden düzenlemeye büyük bir özen göstermişti. Genç Alsaslı kısa bir süre içinde bu klavye üzerinde parmak gezdirme tarzını öyle bir iyi öğrenmişti ki Schulz'ı piyano çalar gibi çalmaya başlamıştı. Taktiği mümkün olduğu kadar kendi yeteneklerini ortaya koymak ama her zaman kendisi üzerinde üstünlük sağlayacak bir fırsat bırakmaktan ibaretti. Mesela bir çizimi mi bitirdi? Her şeyi mükemmel yapıyordu. Görülmesi ve düzeltilmesi kolay bir hata hariç. Ve eski profesör bunu derhal Büyük bir heyecanla gösteriyordu. Teorik bir fikri mi var? Konuşmayı öyle yönlendiriyordu ki Herr Schultz bunu kendisinin bulduğunu zannediyor. Hatta bazı kereler daha da ileri giderek mesela şöyle bir şey söylüyordu. Benden istediğiniz şu ayrılabilir mahmuzlu gemi planını çizdim. Ben mi istemiştim diye cevap veriyordu daha önce hiç böyle bir şey düşünmemiş olan Herr Schultz. Elbette. Unuttunuz mu yoksa düşman gemisinin yan tarafını 3 dakikalık bir aradan sonra patlamak üzere dilimli bir torpil bırakan ayrılabilir bir mahmus. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kafamda öyle çok fikir var ki. Ve Herschelz bu yeni icadın fikir babalığını özenle cebe indiriyordu. Her şeyin ötesinde belki de bu manevralara yalnızca yarı yarıya aldanıyor, muhtemelen içten içe Marcel'in kendisinden daha güçlü olduğunu seziyordu. Fakat insan beyninde gerçekleşen esrarengiz işleyişlerinden birinin etkisiyle Kolayca üstün gibi görünmek ve özellikle memuruna kendisini farklı göstermekle yetinmek noktasına geliyordu. Bazen sessiz bir gülüşle çenesinin 32 domina taşını göstererek bu sabah bütünüyle aptal diyordu kendi kendine. Zaten sahip olduğu kibir kısa süre içinde bir telafi yöntemi bulmuştu. Dünya üzerinde yalnızca o bu türden sanayi rüyalarını gerçekleştirebilirdi. Bu yalnızca onun sayesinde ve onun için değer kazanmıştı. Marcel nihayetinde onun, Schultz'un yarattığı organizmanın dişlilerinden biriydi. Sadece. Bütün bunlarla birlikte Herr Schultz, aklından geçenleri söylemiyordu. Boğa Kulesi'nde geçirdiği 5 ayın ardından Marcel, Merkez Biloğun esrarı hakkında hala fazla bir şey bilmiyordu. Aslında kuşkuları neredeyse kesinlik kazanmıştı. Stahlstadt'ın bir sırrı sakladığını ve Hershuls'un kazanç sağlamaktan öte bir amacı olduğunu gitgide daha fazla inanmıştı. Uğraştığı işlerin hatta kurduğu sanayinin doğası onun yeni bir savaş makinesi icat ettiği yolundaki varsayımı fazlasıyla muhtemel kılıyordu. Ama muamma daima karanlıktaydı. Marcel bir süre sonra herhangi bir karışıklık olmadan hiçbir şey elde edemeyeceği kanısına vardı. Ve ufukta böyle bir durum görünmediği için de bir karışıklığa sebebiyet vermeye karar verdi. Beş Eylül günü akşam yemeği sonrasıydı. Marcel'in Albrecht kuyusunda küçük dostu Carl'ın cesetini bulmasının üzerinden tamı tamına bir yıl geçmişti. Uzaklarda bu Amerikan Esviçresinin uzun ve sert kışı bütün araziyi beyaz mantosuyla örtmüştü bile. Ama Stahlstadt'ın parkında hava Haziran'daki kadar ve toprağa değmeden eriyen kar Lapa lapa düşeceğine çiğ tanelerine dönüşüyordu. ''Şu lahana turşulu sosisler nefisti değil mi?'' dedi Herschelz. Begüm'ün milyonları onu en sevdiği yemekten bıktırmamıştı. ''Nefisti'' diye cevap verdi Marcel. Her ne kadar sonunda bu yemeği lanet etse de her akşam kahramanca yiyordu. Midesinin bütün isyanları bu acı tecrübeyi yeniden başlamakta son buluyordu. Hatta zaman zaman kendime soruyorum diye ekledi Herschelz bir iç çekişle. Sosis, lahana turşusu ve birası olmayan halklar bu hayatta nasıl katlanabilirler? Hayat onlar için uzun süre bir işkence olmalı diye cevapladı Marcel. İnsanlığı yeniden Waterland'da toplamak gerçekten de onlara karşı en büyük güç gösterisi olacak. Eh o da olacak, olacak dedi Celik Kralı yüksek sesle. Daha şimdiden Amerika'nın kaybına yerleştik bile. Japonya yakınlarında da bir iki adı alalım O zaman gör dünyanın etrafını nasıl arşınlayacağız. Uşak küpoları getirmişti. Hershuls kendisinin günü doldurdu ve yaktı. Marcel kasıtlı olarak günün bu en mutlu zamanını seçmişti. Şunu söylemem gerekir ki dedi bir an sessiz kaldıktan sonra ben bu fethi pek inanmıyorum. Hangi feti? diye sorduğu konuşmanın konusunu çoktan unutmuş olan Hershuls. Dünyanın Almanlar tarafından fethi. Eski profesör yanlış anladığını sandı. Dünyanın Almanlar tarafından fethine inanmıyor musunuz? Hayır. Ah işte bu kadarı fazla. Bu kuşkunun sebeplerini merak ediyorum doğrusu. Çok basit. Çünkü Fransız topçuları daha iyisini yapıp size yollamayı başaracaklar. Fransızları iyi tanıyan İsviçre'ye vatandaşlarım uyanık bir Fransızın iki kişiye bedel olduğu konusunda sabit bir fikre sahiptirler. 1871 derstir. Onu vermiş olanlara geri dönecek olan bir ders. Benim küçük ülkemde kimsenin bundan kuşkusu yok ve eğer doğrusunu söylemek gerekirse bu görüş İngiltere'nin en güçlü adamlarının da görüşüdür. Marcel bu sözleri Damdan düşer gibi fırlatılmış bu hakaretin çelik kralı üzerinde yatacağı etkiyi eğer mümkünse ikiye katlamak için soğuk, sert, keskin bir tonla söylemişti. Her şutsun bunun üzerine nefesi kesilmiş, dehşet içinde kalmış, mahvolma noktasına gelmişti. Yüzüne öyle bir şiddetle kan hücum etmişti ki genç adam fazla ileri gitmiş olmaktan kaygılandı. Bununla birlikte kurbanının öfkeden tıkanacak duruma geldiği halde hemen oracıkta ölmediğini görünce devam etti. Evet bunları görmek can sıkıcı olabilir ama durum bu. Eğer rakiplerimiz gürültü etmiyorlarsa bu iş başında oldukları içindir. Savaştan bu yana hiçbir şey öğrenmemiş olduklarına inanıyor musunuz? Biz aptalca toplarımızın ağırlığını arttırırken onlar yenilerini hazırlıyor ve ilk fırsatta bunun farkına varacağız. Yeni. Yeni mi? diye kakaydı Arshus. Yenilerini biz de yapıyoruz. Ah evet. Ne yapıyoruz? Bizden öncekilerinin bronzdan yaptıklarını çelikten yapıyoruz. Hepsi bu. Toplarımızın oranlarını ve menzillerini ikiye katlıyoruz. İkiye katlamak mı? diye araya girdi Arshus. Ses tonundan. Aslında ikiye katlamaktan çok daha fazlasını yapıyoruz demek istediği anlaşılıyordu. Ama temelde diye devam etti Marcel. Eser hırsızlarından başka bir şey değiliz. Size işin gerçeğini söylemem ister misiniz? Biz de icat etkisi eksik. Hiçbir şey bulamıyoruz ama Fransızlar buluyor. Bundan emin olun. Herschel görünüşte yeniden sükunetini kazanmıştı. Bununla birlikte dudaklarının titremesi ve beynine sıçrayan kanın yüzüne vuran kızılığını takip eden sarılık, onu hangi duyguların tahrik ettiğini yeterince açığa vuruyordu. İşi böylesi bir hakaret derecesine getirmenin gereği var mıydı? O Schultz dünyanın en büyük fabrikasının ve ilk top dökümhanesinin mutlak hakimiydi. Krallar, parlamenterler onun ayağına gelirdi ve şimdi İsviçre'li küçük bir çizimci ona icat etisinin eksikliğinden, Fransız topçuluğundan daha alt düzeyde olduğundan söz ediyordu. Ve bu gülünesi kıstığı bir kere utandırmak Çenesini kapamak, ahmakça kanıtlarına son vermek için gereken şey. Bu kadar yakında zırhlı bir duvarın kalınlığı kadar ötedeyken. Hayır, böyle bir işkenceye katlanmak mümkün değildi. Herşolz şey öyle sert bir hareketle ayağa kalktı ki piposu kırıldı. Sonra alaycı bir bakışla Marcel'e bakarak dişlerini sıktı ve şu sözleri söyledi. Ya da daha doğrusu tısladı. Beni isteyin beyefendi. Size ben de, Herr Schultz'da icat yetisi eksikliği olup olmadığını göstereceğim. Marcel büyük bir oyun oynamış ama böylesine cüriyatkar bir dilin yarattığı şaşkınlık, tahrik ettiği kırgınlığın şiddeti ve sabık profesörde ihtiyattan daha güçlü olan kibir sayesinde kazanmıştı. Herr sırrının üzerindeki örtüyü açmaya can atıyordu ve kendine hakim olamayarak kapısını özenle kapattığı çalışma odasına girdi. Doğruca kütüphanesine yürüdü ve panolardan birine dokundu. Ansızın duvarın üzerinde kitap sıralarıyla kapatılmış bir boşluk belirdi. Burası taş bir merdivenle boğa kulesinin ayağına kadar giden dar geçidin girişiydi. Burada meşe bir kapı patronun asla yanından ayırmadığı küçük bir anahtarla açıldı. Demir kasalarda kullanılan türden kelime şifreli bir kilitle kapalı ikinci bir kapı belirdi. Erschuhls doğru kelimeyi ayarladı ve içinde patlayıcı maddelerle donanmış karmaşık bir makine bulunan ağır kapı kanadını açtı. Marcel hiç kuşku yok ki mesleki bir merakla bunu incelemeyi çok isterdi ama rehberi ona yeterli zamanı bırakmadı. İkisi birlikte üçüncü bir kapının önüne gelmişlerdi. Görünürde herhangi bir kilidi olmayan bu kapı, belirli kurallara uygun olarak hesaplanmış basit bir itişle açıldı. Bu üçlü istikamı açtıktan sonra Herchules ve arkadaşı demir bir merdivenin 200 basamağını çıkarak Boğa Kulesi'nin bütün ihtişal stat kendine hakim zirvesine ulaştılar. Her şeye dayanıklı bu granit kulenin üzerinde etrafında birçok mazgal deliği açılmış olan bir tür siper bulunuyordu. Bu siperin ortasında çelik bir top uzanıyordu. İşte dedi yol boyunca tek bir kelime etmemiş olan profesör. Bu Marcel'in daha önce hiç görmediği merkezin en büyük topuydu. En az 300 bin kilo çekiyor ve kuyruktan dolduruluyor olmalıydı. Ağız çapı bir buçuk metreydi. Çelikten bir kundak üzerine oturtulmuş ve yine aynı metalden şeritler üzerine dönen topun hareketleri bir dişli tekerlek sistemiyle öylesine kolay hale getirilmişti ki neredeyse bir çocuk tarafından bile kullanılabilirdi. Kundağın arka tarafına geri tepme etkisini ortadan kaldırmak ya da en azından eşit şiddetli bir etki yaratmak ve her atıştan sonra otomatik olarak topu ilk konumuna getirmek üzere bir yay yerleştirilmişti. Böyle bir silahı hayran olmaktan kendini alamayan Marcel sordu. Bu topun derme gücü nedir? Tam mermiyle yirmi bin metre. 40 parmak bir levhayı tereyağlı ekmek dilimi kadar kolayca delebiliriz. Peki menzili nedir? Menzili mi? diye bağırdı heyecanla Işılız. Biraz önce taklitçi zekamızın bugünkü topların menzilini ikiye katlamaktan başka bir şey yetmediğini söylüyordunuz. Pekala. Ben bu topla yeterli bir kesinlikle 10 fersahlık bir uzaklığa mermi fırlatırım. On fersah mı diye bağırdı Marsal. 10 fersah. Ne türden bir yeni barut kullanıyorsunuz bunun için? Ah size artık her şeyi söyleyebilirim diye cevapladı Herschel's garip bir ses tonuyla. Size sırlarımı açmanın artık hiçbir sakıncası yok. Artık iri taneli barutun devri geçti. Benim kullandığım Genleşme gücü adi baruttan 4 kat daha fazla olan pamuk barududur. Ben bunun içine ağırlığın onda 8 oranında potas nitratı karıştırarak gücü 5 kat daha arttırıyorum. Fakat dedi Marcel. Hiçbir top en iyi çelikten yapılmış olsa bile bu barutun patlamasına dayanamaz. Topunuz 3 dört, 5 atıştan sonra tahrip olacak ve kullanılmaz hale gelecektir. Tek bir atış yapsa tek bir atış... Bu bana yeter. Bu atış pahalıya mal olacak. 1 milyon. Bu topun maliyeti 1 milyon olduğuna göre 1 milyonluk bir atış. Ne önemi var? 1 milyarlık tahribat yapabildikten sonra 1 milyar mı?" diye bağırdı Marcel. Bu arada bu mucizevi yıkım makinesinin kendisine verdiği hayranlıkla karışık dehşeti sezdirmemek için kendini tuttu. Sonra şunu ekledi. Bu Kesinlikle şaşırtıcı ve harikulade bir top. Fakat bütün bu değerine rağmen tamamıyla benim tezimi doğruluyor. Mükemmelliyet var, taklit var, icat yok. İcat yok ha diye cevapladı Herschels omuzlarını silkeyerek. Tekrar ediyorum sizden hiçbir sırrımı saklamayacağım. Gelin benimle. Çelik kralı ve arkadaşı siperden ayrılarak hidrolik yük ile platforma bağlanmış olan alt kata indiler. Burada uzak mesafeden sökülmüş bazı top namluları olarak algılanabilecek bir takım uzun cisimler görülüyordu. İşte o büslerimiz. Herr Schultz. Bu sefer Marcel bu silahların bildiği hiçbir silaha benzemediğini kabul etmek zorunda kaldı. Bunlar 2 metre uzununda ve 1 metre 10 santim çapında dış taraflarından yivlerin üzerine tam oturacak bir kurşun gömlekle kaplanmış, arkadan civatalı bir çelik ile ve önden ucunda bir vuruş düğmesi olan oval bir çelik başlıkla kapatılmış devasa tüplerdi. Bu obüslerin özelliği acaba neydi? Görünüşlerinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Yalnızca yan taraflarında şimdiye kadar bu türde yapılmış olanların hepsinden güçlü, korkunç bir patlayıcı taşıdıkları hissediliyordu. Marcel'in sessiz kaldığını gören Herschel sordu. Keşfedemediniz mi? Doğrusunu isterseniz hayır. Neden bir obüs bu kadar uzun, bu kadar ağır olsun? En azından görünüşte. Görünüş aldatıcıdır diye cevap verdi Urschultz. Ve ağırlıkları da aynı kalibredeki sıradan bir obüsten pek farklı değildir. Haydi size bir şey söyleyeyim. Bu obüs füzeler camdandır. Üstleri meşe ağacı kaplamadır. 72 atmosferlik iç basınçla sıvı karbon asidiyle doldurulmuşlardır. Düşüşün etkisiyle zarf infilak eder ve içindeki sıvı gaz haline dönüşür. Sonuç? Merminin düştüğü bölgede ısı yaklaşık sıfırın altında 100 dereceye iner. Aynı zamanda muazzam miktarda karbonasiti gazı havaya karışır. İnflak merkezine 30 metrelik bir yayılma alan içindeki bütün canlılar aynı anda donar ve zehirlenir. Bir hesap temeli almak için 30 metre diyorum ama bu patlamanın çok daha uzağa 100 ila 200 metrelik bir alana yayılması muhtemel. Daha da faydalı olan durumsa şu ki karbonasiti gazı Ağırlığı havanın ağırlığından daha fazla olduğu için çok uzun süre atmosferin alt katmanlarında varlığını sürdürür ve tehlikeli bölge patlamadan saatler sonra bile zehirleyici özelliğini korur. Böylece oraya girmeye teşebbüs eden bütün varlıklar kaçınılmaz olarak ölür. Bu hem ani hem de sürekli etkileri olan bir top atışıdır. Benim sistemimde yaralı yoktur, yalnızca ölü vardır. Her icadının üstünlüklerini anlatmaktan zevk duyduğu açıktı. Keyfi yerine gelmişti. Gururundan yüzü pembeleşmişti ve bütün dişlerini sergiliyordu. Yeterli sayıda namlunun kuşatılmış bir şehrin üzerine çevrildiğini düşünebiliyor musunuz? Bir hektarlık alan için bir topun yeterli olacağını varsayarsak 1000 hektarlık bir şehir için uygun şekilde yerleştirilmiş 10 topluk 100 batarya yetecektir. Bunun üstüne bir de toplarımızın sakin ve elverişli bir havada atışa ayarlanmış olarak mevzi aldığını varsayalım, nihayet bir elektrik teliyle verilen genel bir işaret ve bir dakika içinde 1000 hektarlık bir alan üzerinde tek bir canlı kalmayacak. Gerçek bir karbon asidi orkyanusu bütün şehri kaplamış olacak. Bu fikir geçen sene Alvred kuyusundan küçük bir madencinin kaza sonucu ölümü hakkındaki tıbbi raporu okurken aklıma geldi. Gerçi ilk olarak Nopal'de köpek mağarasından ilham almıştım. Fakat düşünceme kesin sıçrayış kazandırmak için bu son olayın gerçekleşmesi gerekti. Meselenin aslını anlıyorsunuz değil mi? Saf karbonasitten yapay bir okyanus. Oysa ki bu gazın beşte birlik oranı bile havayı solunmaz hale getirmeye yeter. Marcel tek kelime bile etmiyordu. Tamamıyla sessizliğe göbülmüştü. Herr Schultz, Zaferini öylesine güçlü hissetti ki bunu suistimal etmek istemedi. Canımı sıkan tek bir ayrıntı var dedi. Nedir diye sordu Marcel. Patlama gürültüsünü ortadan kaldırmayı başaramadım. Bu durum benim top atışımı fazlasıyla adi bir top atışına benzetiyor. Eğer sessiz bir atış sağlamayı başarmış olsaydım neler olurdu bir düşünün. Sakin ve huzurlu bir gecede yüz bin kişi Aynı anda gürültüsüzce ölecekti. Hatırladığı bu büyüleyici idealle Herr Scholz hayallere dalmıştı ve belki de Marcel görüşünü bildirmek için araya girmeseydi derin bir gurur banyosundan başka bir şey olmayan bu hayal daha uzun süre devam edecekti. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ama bunun gibi bin top zaman ve para demek. Para mı? Boğazımıza kadar paraya batmış durumdayız. Zaman mı? Zaman bize çalışıyor. Ve türünün son örneği olan bu Alman söylediklerine gerçekten de inanıyordu. Olsun diye cevapladı Marcel. Karbon asidiyle dolu obüsünüz yıllardan beri bilinen zehirli memler aktığına göre tamamen yeni bir şey değil. Ama uç boyutta yıkıcı olabilir. Bunu inkar edecek değilim. Yalnız, yalnız... Hacmine oranla hafif. Asla 10 fersa ulaşmaz. Evet... İki fersahlık atış için yapıldı. Diye cevapladı Herschel's gülerek. Ama diye ekledi bir başka obüsü gösterirken. İşte dökme bir mermi. Bu dolu ve içinde simetrik olarak yerleştirilmiş, aynen bir dürbünün tüpleri gibi birbirinin içine geçirilmiş yüz küçük top bulunuyor. Ve mermi olarak atıldıktan sonra yanıcı maddelerle dolu küçük obüslerini kusmak üzere yeniden topa dönüşüyorlar. Bu havaya fırlattığım ve üzerini Söndürülmesi imkansız bir ateş sanayıyla kaplamak suretiyle bütün bir şehre yangın ve ölüm getirebilecek olan bir batarya gibidir. Sözüne ettiğim 10 fersağı aşacak yeterli ağırlığa da sahiptir. Ve kısa bir süre sonra bu türden bir deneme yapacağız. Böylece buna inanmayanlar yere serilecek olan 100 bin cesede kendi elleriyle dokunabilecekler. Bu sırada Herschel's'un ağzındaki domino taşları öylesine dayanılmaz bir kuruldu ile parlıyordu ki Marcel bunların bir düzinesini kırmak için müthiş bir arzu duyuyordu. Yine de kendine hakim olacak gücü bulabildi. Henüz duymak istediği her şeyi duymamıştı. Versus devam etti. Söylediğim gibi kısa bir süre sonra kesin bir deneme yapılacak. Nasıl? Nereye? Diye bağırdı Marcel. Nasıl mı? Platformdaki topumla atılıp kasket sıradalarını açacak bu obüs memlerinden biriyle. Nereye? Nereye? Bizden en fazla 10 fersahlık bir mesafeyle ayrılan, böylesine bir gök gürlemesini hiç beklemeyen ve zaten bekliyor olsa bile bunun yıldırım gibi sonuçlarından kaçınamayacak olan bir şehri Bugün 5 Eylül. Ayın 13'ünde, akşam saat 11.45'te, Franceville, Amerikan topraklarından silinecek. Sodom yangınının bir benzeri olacak bu. Bu sefer Profesör Schultz gökyüzünün bütün ateşlerini boşaltacak. Bu kez bu beklenmeyen açıklama üzerine Marcel'in bütün kanı yüreğine aktı. Neyse ki Herschels onun ne durumda olduğunun farkında değildi. İşte diye devam etti Herschels daha rahat bir ses tonuyla. Biz burada Fransville muvcutlarının yaptıklarının tam tersini yapıyoruz. Onlar insan hayatını uzatmanın yollarını ararken biz bunu kısaltmanın sırrını arıyoruz. Onların eseri mahkum edildi hem de ölüme. Bizim tarafımızdan yaşatılacak olan ölüme. Bununla birlikte doğadaki her şeyin bir amacı vardır. Doktor de böyle yaratılmış bir kent kurarak hiç kuşkusuz benim menzilim içinde mükemmel bir deney alanı hazırladı. Marcel duyduklarına inanamıyordu. Ama dedi, Fransville sakinleri size hiçbir şey yapmadılar ki bildiğim kadarıyla onlarla kavga etmeniz için hiçbir sebep yok. Bunları söylerken Mars'in elinde olmaksızın titreyen sesi bir an için çelik kralının dikkatini çeker gibi oldu. Azizim diye cevap verdi Herschels. Birçok bakımdan tıkır tıkır işleyen kafanızda eğer uzun yaşayacak olsaydınız size çok zarar verecek olan bir kelt fikirleri zemini var. Flak, iyi, kötü bütün bunlar tamamıyla göreli ve değişken şeylerdir. Mutlak olan yalnızca büyük doğa kanunlarıdır. Yaşam mücadelesi kanunu da aynen yer çekimi kanunu gibidir. Bunun dışında kalmaya çalışmak bıdalılıktır. Bu kanuna uymak ve onun bize gösterdiği yönde hakaret etmek işte akıllıca ve bilgece olan budur ve işte bu yüzden Doktor Sarasi'nin kentini yıkacağım. Topum sayesinde benim 50.000 bin Almanım, orada ölüme mahkum bir topluluk oluşturan 100 hayalperestin kolayca hakkından gelecek. Herschels'un karşısında akıl yürütmenin faydasızlığını anlayan Marcel, onunla tartışmaktan vazgeçti. İkisi birlikte şifreli kapıları yeniden kapanan Obüs Adası'ndan ayrıldılar ve yemek salonuna indiler. Herschels, dünyanın en doğal tavrıyla bire bardağını ağzına götürdü, bir dile dokundu, kırdığı piposunun yerine bir yenisini getirtti. Ve uşağına şöyle dedi. ''Hermenius ile Sigimer buradalar mı?'' ''Evet efendim.'' ''Onlara söyle.'' Sesimi duyabilecek bir uzaklıkta olsunlar. Uşak yemek salonundan çıkınca Çelik Kralı Marcel'e doğru döndü ve tam karşısında durup yüzüne baktı. Marcel, madeni bir sertlik taşıyan bu bakışlar karşısında gözlerini kaçırmadı. Gerçekten dedi, bu projeyi uygulayacak mısınız? Gerçekten, Fransville konumunun enlem ve boylamını 10 saniyelik bir yakınlıkla biliyorum ve 13 Eylül saat 17.45'te bu proje uygulanacak Belki de bu planı tamamıyla gizli tutmalıydınız. Dostum diye cevapladı Herschel. Kesinlikle hiçbir zaman mantıklı olamayacaksınız. Ama beni daha çok üzen genç yaşta ölecek olmanız. Marcel bu son sözler üzerine ayağa kalkmıştı. Herschel soğuk bir tavırla devam etti. Projelerinden ancak onlardan bir daha söz edemeyecek olanların yanında konuştuğumu nasıl anlamadınız? Zil çaldı. Arminius ile Sigimer İki dev adam salonun kapısında göründüler. Sırrımı öğrenmek istemiştiniz dedi Herschelz. İşte şimdi biliyorsunuz ve artık size ölmekten başka bir şey kalmıyor. Marcel cevap vermedi. Projelerimi öğrendiğiniz halde yaşamınıza izin vereceğimi düşünmeyecek kadar zekinsiniz. Bu affedilmez bir hafiflik ve mantıksızlık olurdu. Amacımın büyüklüğü bir insan hayatı hatta azizim Sizin gibi beyin yapısını özellikle takdir ettiğim bir insan hayatı gibi bunun yanında çok önemsiz kalan bir değeri dikkate alarak başarıyı tehlikeye atmaktan beni alıkoyuyor. Ayrıca küçük bir onur meselesinin beni çok ileriye götürüp şu anda sizi ortadan kaldırma zorunluluğu içinde bırakmış olmasından dolayı gerçekten üzgünüm. Ama anlamalısınız ki kendimi adadığım çıkarlar karşısında duygusallık söz konusu olamaz. Size şunu da söyleyebilirim. Selefin'in son sırrımı öğrenmiş olduğu için öldü. Bir dinamit kutusu patladığı için değil. Kural mutlaktır ve bozulmaz olmalıdır. Bunu asla değiştiremem. Marcel, Herşul'sa bakıyordu. Sesinin tonundan, bu kel kafanın hayvanca inadından işinin bitik olduğunu anlamıştı. Öyle ki buna karşı çıkmaya dahi gerek duymadı. Ne zaman ve nasıl öleceğim diye sordu. Bu ayrıntıyla kafanız yormayın diye cevap verdi Herschel sakince. Öleceksiniz ama acı çekmeden. Bir sabah uyanmayacaksınız. Hepsi bu. Çelik kralının bir işareti üzerine Marcel kapısında iki dev adamın nöbet beklediği odasına götürülüp kapatıldı. Marcel yalnız kaldığında sıkıntı ve öfkeden titreyerek doktoru, ailesini, bütün yurttaşlarını, bütün sevdiklerini düşündü. Beni bekleyen ölümün hiçbir önümü yok dedi kendi kendine. Ama onları tehdit eden tehlike bunun nasıl önüne geçmeli? PPC Durum gerçekten de son derece vahimdi. Artık saatleri sayılı olan ve güneşin ile birlikte belki de son gecesinin geldiğini gören Marcel ne yapabilirdi? Gözüne bir saniye bile uyku girmedi. Herschels'un söylediği gibi bir daha uyanmayacağı kaygısıyla değil ama bu kaçınılmaz felaketin tehdidi altındaki Fransville bir an bile aklından çıkmadığı için... Ne yapmalı diye tekrarlıyordu kendi kendine. Bu topu mu parçalamak? Onun bulunduğu kuleyi mi havaya uçurmalı? Ama bunu nasıl yapacağım? Kaçmak. Odamın kapısında iki tane izban tut beklerken kaçmak. Hem 13 Eylül gelmeden şital Stalstad'dan ayrılmayı nasıl başaracağım? Nasıl kaçacağım? Evet evet sevgili kentimizi değilse bile en azından içinde yaşayanları kurtarabilirim. Oraya kadar gidip onlara kaçın. Vakit kaybetmeden kaçın. Topla, yangınla ölüm tehlikesi aldımdasınız. Hepiniz kaçın diye haykırabilirim. Sonra Marsel'in düşünceleri başka bir mecraya kapıldı. Şu sefil şult diye düşündü. Hobüsünün yıkıcı etkilerini abarttığını ve bu söndürülmesi imkansız yangının baştan başa bütün şehri kaplamayacağını kabul etsek bile bir çırpıda şehrin büyük bölümünü ateşe vereceği kesin. Burada tasarlamış olduğu bu korkunç silah iki kenti ayıran uzaklığa rağmen Bu müthiş top mermisini oraya yollayacak. Şimdiye kadar elde edilenlerin 20 katı olan bir çıkış hızı. Saniyede 10.000 metre. 2.5 fersah gibi bir şey. Ama bu neredeyse dünyanın kendi eksene etrafındaki dönüş hızının 3'te 1'i. İyi ama mümkün mü bu? Evet evet. Eğer topu ilk atışta parçalanmazsa ve parçalanmayacak da çünkü... Yapıldığı maddenin patlamaya karşı direnci neredeyse sonsuz. Alçak Fransville konumunu noktası noktasına biliyor. İninden çıkmaksızın matematiksel bir kesinlikle nişan alacak ve aynen söylediği gibi obüs kentin tam ortasına düşecek. Bu talihsizleri nasıl haberdar etmeli? Gün doğduğunda Marcel gözünü bile kırpmamıştı. Bu hummalı uykusuzluk süresince boş yere uzandığı yatağından kalktı. Haydi bakalım dedi kendi kendine. Önümüzdeki gece bana acı çektirmek istemeyen bu cellat uykuya teslim olmamı bekleyecek muhakkak. Ya sonra? Benim için nasıl bir ölüm hazırlıyor acaba? Uyku sırasında beni prusik asitle zehirlemeyi mi düşünüyor? odama elinde bol miktarda bulunan şu karbon asidi gazından mı verecek? Ya da camdan obüslerin içine koyduğu gibi ani olarak gaz haline geçişi 100 derecelik bir ısı düşüşü yer alan Bu gazın sıvı halini mi kullanacak? Ve ertesi gün benim bu güçlü sağlam hayat dolu bedenin yerinde ancak kurumuş, donmuş, sertleşmiş bir mumya bulunacak. Ah sefil. Bu dayanılmaz soğuklu hayatım donup kalsa, yüreğim kurusa bile dostlarım, doktor Sarasin, ailesi, Cenn, benim küçük Cenim onlar kurtulmalı. İşte bunun için kaçmalıyım. O halde kaçacağım. Marcel bu son sözleri söylerken odasına kapatılmış olduğu düşüncesine rağmen hiç içgüdüsel bir hareketle elini kapının tokmağına götürdü. Hayret içinde kapının açıldığını gördü. Ve her zamanki gibi yürüyüş yapmak adetinde olduğu bahçeye inebildi. Ah demek ki merkez blok içine hapsedilmiş durumdayım. Otoma değil diye düşündü. Olsun bu da bir şey. Ancak Marcel dışarıya adım atar atmaz Görünüşte özgür olmasına rağmen tarihsel ya da daha doğrusu tarih öncesinden kalma isimler taşıyan iki kişinin, Harmonius ve Sigimer'in refaketi olmaksızın bir adım bile atamayacağını anladı. Marcel daha önce birçok kere onlarla karşılaştığında bu gri ceketli, boğa boyunlu, herkül pazulu, kalın, çalı gibi bıyıklarla ve koru gibi favorlerle kaplı kırmızı suratlı iki iz bandutun ne gibi bir görevleri olabileceğini kendine sormuştu. Şimdi Onların görevinin ne olduğunu biliyordu. Bunlar, Hershuls'un cellatları ve geçici olarak da kendisinin şahsi nöbetçileriydiler. Bu iki dev, Marsel'i göz hapsında tutuyorlar, odasının kapısının önünde yatıyorlar ve parka çıkar çıkmaz adım adım izliyorlardı. Üniformaların üzerindeki tabanca ve hançerlerden oluşan müthiş bir silah donanımı, bu gözetimin hangi boyutlara ulaşacağının göstergesiydi. Bununla birlikte balıklar gibi sessizdiler. Diplomatik bir amaçla onlarla sohbet etmeye çalışan Marcel, vahşi bakışlardan başka bir cevap alamamıştı. Hatta bazı sebeplerden dolayı dayanıılmaz olduğuna inandığı bir bardak bira ikramı bile fayda vermemişti. 15 saatlik bir incelemeden sonra onların yalnızca tek bir kusurları olduğunu gördü. Ayak üstü içtikleri pipo. Acaba Marcel bu geygana kusuru kendi selameti için kullanabilecek miydi? Bunu bilmiyordu. Henüz bunu hayal edemiyordu ama kaçacağına kendi kendine yemin etmişti. Ve onu bu kaçışa taşıyabilecek hiçbir şey hafife alınmamalıydı. Ancak durum acildi. Ne yapmalıydı? En ufak bir başkaldırı işareti ya da kaçış taşı ebüsünde Marcel kafasına iki kurşun yiyeceğinden emindi. Bunların ıskalayacağı düşünülecek olsa bile üç sıranı veçile çevrilenmiş üç müstehkem hattın ortasında bulunuyordu. Merkez okulunun eski öğrencisi adeti olduğu üzere meseleyi tam bir matematikçi gözüyle ortaya koymuştu. Bir adam kendisinden daha güçlü ve tepeden tırnağı silahlı, şakası olmayan iki adam tarafından gözeteme altında tutulmaktadır. Öncelikle adamın bu gardiyanları atlatması gerekmektedir. Bu ilk aşama başarıyla tamamlandıktan sonra yapması gereken, etrafı çok sıkı gözetlenen bu yerden çıkmaktır. Marcel bu çifte problemi kafasında 100 kere evirip çevirdi yüz kere dönüp dolaşıp bir imkansızlıkla karşılaştı. Acaba durumun olağanüstü vehameti onun icat yetilerine sihirli bir denekle dokunmuş muydu? Yoksa tesadüf bu buluşa tek başına mı karar verecekti? Bunu söylemek zordu. Marcel ertesi gün her zamanki gibi parkta dolaşırken gözleri, çimenlerin arasında görünüşü dikkati çeken bir fidana takıldı. Bu ot cinsinden, hüzünlü görünüşlü, yaprakları üst üste oval Sivri ve ikişer ikişer çıkan tek taç yapraklı, çan şeklinde büyük kırmızı, çiçekleri ortadan tek bir sapın üzerinde duran bir bitkiydi. Botanikle şimdiye kadar yalnızca ametel olarak ilgilenmiş olan Marcel, yine de bu fidanın görünüşünde patlıcan gilder ailesinin ayırıcı özelliklerini gördüğünü sandı. Küçük bir yaprağı rastgele kopardı ve gezintisine devam ederken bunu hafifçe çiğnemeye başladı. Yanılmıştı. Kısa süre sonra mide bulantısı ile birlikte bütün organlarında hissettiği ağırlaşma ona elinin altında doğal bir güzel avrat otu laboratuvarı olduğunu haber veriyordu. Güzel avrat yani en kuvvetli uyuşturuculardan biri. Başıboş dolanmaya devam ederek uç taraflardan birinde bulunan Olukna ormanındaki şelalenin oldukça adi bir kopyasını beslemek üzere parkın güneyine doğru uzanan küçük yapay gölün kıyısına kadar geldi. Bu şelalenin suları nereye gidiyor? diye sordu kendi kendine Marcel. Önce küçük bir akarsu yatağında toplanan sular bir düzine kadar kıvrım çizdikten sonra parkın sınırında gözden kayboluyordu. Bu durumda orada bir su haznesi bulunuyor olmalıydı. Akarsu bu hazneyi doldurduktan sonra Stahlstadt dışındaki ovayı sulamak üzere yeraltı kanallarından biri aracılığıyla dışarı çıkıyordu. Marcel orada bir çıkış kapısı görür gibi oldu. Bu büyük bir araba kapısı değildi elbette ama bir kapıydı. Ya eğer kanal demir parmaklıklarla kapatılmışsa diye itiraz etti önce tedbirin sesi. Hiçbir şeyi tehlikeye atmayan hiçbir şey kazanamaz. Ee denen şey mantarları eğilemek için icat edilmedi ve laboratuvarda mükemmelleri var diye karşılık verdi bir başka ses. Cesur kararları emreden alaycı sesti bu. Marcel iki dakika içinde kararını vermişti. Aklına Eğer fikir denebilirse bir fikir gelmişti. Belki gerçekleştirilmesi imkansız ama eğer ölüm daha önce gelmezse gerçekleştirmeyi deneyeceği bir fikir. Bunun üzerine doğal bir tavırla tekrar kırmızı çilekli bitkinin yanına geldi. Gardiyanların gözden kaçırmalarına imkan vermeyecek şekilde ondan 2-3 yaprak kopardı. Sonra odasına geri dönüp yine açıkça görülebilecek şekilde bu yaprakları ateşte kuruttu. Elinde tutup ufaladı ve tütünün içine karıştırdı. Bunu izleyen 6 gün boyunca Marcel büyük bir şaşkınlık içinde her sabah uyandı artık hiç görmediği, gezintilerinde hiç karşılaşmadığı Her Herschelz acaba kendisini yok etme projesinden vaz mı geçmişti? Kuşkusuz hayır. Aynen Dr. Sarasi'nin şehrini yerle bir etme projesinden vazgeçmediği gibi. Marcel yaşaması için kendisine verilen izinden faydalanarak her gün aynı hareketi tekrarladı. Elbette ki güzel avrat otu içmemeye özen gösteriyordu. Bu yüzden de iki tane tütün paketi vardı. Birisi kendi kişisel kullanımı için, diğeri de her günkü hilesi için. Amacı sadece Arminius ile Sigimer'in merakını uyandırmaktı. Bu iki hödük, müzmin tirakiler olarak yakında Marcel'in yapraklarının topladığı bitkiyi fark edecek, bunun tütünle karışımını verdiği lezzetli denemek için onun yaptığın aynısını yapacaklardı. Yapılan hesap doğruydu ve öngörülen sonuç neredeyse mekanik olarak gerçekleşti. Marcel 6. gün Şu uğursuz 13 Eylül'ün bir gün öncesinde ilgisiz bir tavırla, göz ucuyla arkasına bakarken büyük bir mutlulukla gardiyanlarının yeşil yapraklardan topladığını gördü. Bir saat sonra gardiyanların yaprakları ateşin ısısında kuruttuklarından, koca nasırlı elleriyle ufaldıklarından ve tütünlerine karıştırdıklarından emindi. Hatta daha şimdiden yalanıyor gibiydiler. Marcel'in tasarladığı yalnızca Arminius ile Sigimer'i uyutmak mıydı? Hayır. Onların gözetiminden kaçmak için bu yeterli değildi. Aynı zamanda suyun aktığı kanalı geçmenin bir yolunu bulmak gerekiyordu. Kanal kilometrelerce uzunlukta olsa bile. Marcel bu çareyi düşünmüştü. Ölme ihtimalinin onda olduğu doğruydu. Ama zaten ölüme mahkumiyetine çoktan karar verilmişti. Akşam oldu ve akşamla beraber yemek saati. Sonra son gezinti saati geldi. Ayrılmaz üçlü parkın yolunu tuttu. Marcel hiç tereddüt etmeden, bir dakika bile kaybetmeden kararlı adımlarla bir ağaç kümesinin ortasındaki binaya doğru ilerledi. Burası model atölyesinden başka bir yer değildi. Kenarda duran bir bankın üzerine oturdu, piposunu yaktı ve içmeye koyuldu. Hemen ardından pipolarını hazır bulunduran Arminius ile Sigimer yanındaki banka oturarak güçlü nefeslerle tüttürmeye başladılar. Uyuşturucu etkisini göstermekte fazla gecikmedi. Aradan beş dakika geçmemişti ki iki koca tötön kafasındaki ayılar gibi sendelemeye ve gerilmeye başladılar. Gözlerini bir bulut perdeledi. Kulakları uğuldamaya başladı. Yüzleri açık kırmızıdan kirası kırmızısına döndü. Hareketsiz kalan kolları yanlarına düştü, başları bankın arkalığına devrildi. Pipolar yere yuvarlandı. Nihayet Stahlstad Parkı'nın her zamanki kuş cıvıltılarına ahenk içinde iki gürültülü horlama karıştı. Marcel işte bu anı bekliyordu. Hem de ne sabırsızlıkla. Zira ertesi gece saat 11.45'te her Schultz tarafından mahkum edilen Fransville yok olacaktı. Marcel model atölyesine koştu. Bu geniş salon içinde bütün bir müzeyi saklıyordu. Hidrolik makinelerinin, su pompalarının, türbinlerin, yedici aletlerin, deniz makinelerinin, lokomobillerin, gemi teknelerinin modellerine oluşan milyonlarca şahesler vardı burada. Kuruluşundan itibaren Schultz, Fabrikasında üretilmiş olan her şeyin tahtadan modelleriydi bunlar ve bunların arasında top, torpil, o büs kalıplarının da eksik olmadığı tahmin edilebilirdi. Gece kapkaranlıktı. Dolayısıyla genç alsazlarının uygulamaya koymayı düşündüğü cüretkar plan için gayet elverişliydi. Büyük kaçış planını hazırlarken Stahlstedt'ın modern vizesini de yok etmek istiyordu. Ah keşke siperindeki topla birlikte şu muazzam ve yıkılmaz boğa kulesinde yerle bir edebilseydi. Ama bunu düşünmenin gereği yoktu. Marse'nin ilk işi araç gereç rafındaki demir kesmeye yarayan çelikten bir küçük testereyi cebine atmak oldu. Sonra kutusundan çıkardığı bir kibriti yakarak bir an bile tereddüt etmeden salonun çizim kartonlarıyla çam ağacından hafif modellerin yığılı olduğu köşesini ateşe verdi ve dışarı çıktı. Bütün bu yanıcı maddelerle beslenen yangın bir saniye sonra salonun pencerelerinden güçlü alevler çıkarmaya başladı. Aynı anda alarm zili çalmaya başladı. Bir elektrik akımı Stahlstadt'ın çeşitli bölümlerindeki elektrikli zilleri harekete geçiriyordu. Ve her taraftan buharlı makinelerle birlikte itfaiyeciler koşuşuyordu. Bu sırada varlığıyla bütün bu çalışanlara cesaret vermek üzere Herr Schulz ortaya çıktı. Birkaç dakika içinde buhar kazanlarının basıncıyla güçlü pompalar hızla çalışmaya başladı. Model müzesinin duvarlarına çatısına kadar boşanan bir su tufanıydı bu. Ama Alevlere dokunur dokunmaz onu söndürmek yerine buharlaşı veren sudan daha güçlü olan ateş biraz sonra binanın her tarafına yayıldı. Beş dakika içinde öyle bir yoğunluk kazanmıştı ki yangını kontrol altına alma umudundan vazgeçmek zorunda kaldılar. Yangının görüntüsü muhteşem ve korkunçtu. Bir kuytuya büzülmüş olan Marcel baskına uğramış bir şehri savunurcasına adamlarını ileriye eden Hershel'su gözden kaybetmiyordu. Zaten Profesörün yapabileceği fazla bir şey de yoktu. Model müzesi park içinde yaratılmış bir konumdaydı ve artık tamamıyla yanıp kül olacağı kesindi. Tam bu sırada binadan hiçbir şey kurtarılamayacağını gören Herschels gür bir sesle şunları söyledi. Orta vitrinde duran 3175 numaralı modeli kurtarana 10.000 dolar. Bu model Schultz tarafından geliştirilen ve onun için müzedeki diğer eşyaların hepsinden daha değerli olan Meşhur topun modeliydi. Ama bunu kurtarmak için solunması imkansız siyah dumanlar arasında bir ateş yağmurunun altına atılmak gerekiyordu. İçeriden çıkamama ihtimali onda dokuzdu. On bin dolarlık yeme rağmen Herschels'un çağrısına kimse cevap vermiyordu. O sırada bir adam öne çıktı. Bu adam Marcel'di. Ben girerim dedi. Siz diye bağırdı Herschels. Ben. Bu sizi hakkınızdaki ölüm hükmünden kurtarmayacaktır, bilesiniz. Bundan kurtulmak iddiasında değilim. Bu değerli modeli yok olmaktan kurtarmak istiyorum. Git öyleyse, diye cevapladı Herschel. Ve sana yemin ediyorum, eğer başarırsan 10 bin dolar mirasçılarına teslim edilecek. Bundan eminim, diye cevap verdi Marcel. Yangın durumlarında her zaman hazır bulunduran ve nefes alınmayan yerlere girme imkanı sağlayan Galibert aletlerinden çok sayıda getirtilmişti. Marcel küçük karlı Bayan Bauer'un çocuğunu ölümünün pençesinden kurtarmaya çalıştığında bu aleti kullanmıştı. Bu aletlerden biri yüksek bir atmosfer basıncıyla havayla doldurulup hemen Marcel'in sırtına yerleştirildi. Burnu mandalla tıkandı. Borunun ucu ağzına yerleştirildi ve dumanın içine atıldı. Sonunda dedi kendi kendine. Depomda 15 dakikalık hava var. Tanrı yardım ederse bu bana yeter. Kolayca tahmin edebileceği gibi Marcel Schultz topun modelini kurtarmayı aklından bile geçirmiyordu. Yaptığı tek şey, dumana boğulmuş salonun havada uçuşan alevli parçaların yanan kirişlerin sağına aldığında hayatı pahasına geçmek oldu. Bir mucize eseri alevler ona dokunmadı ve çatı rüzgarın bulutlara kadar savurduğu kıvılcımların ortasında yere çöktüğü sırada parka açılan arka kapıdan dışarı çıktı. Küçük akarsuya kadar koşmak onu Stahl'sın dışına çıkaran meçhul su haznesine kadar kıyı boyunca inmek, hiç tereddüsüz suya dalmak, bütün bunlar Marcel'in yalnızca birkaç saniyesini aldı. Hızlı bir akıntı onu 7-8 ayak derinindeki bir su kütlesinin içine sürükledi. yönünü belirlemesi gerekmiyordu, zira akıntı onu Arya'nın ipini tutmuşçasına sürüklüyordu. Hemen hemen aynı anda akarsolun su fazlasını tamamen doldurduğu, bağırsak gibi dar bir kananın içinde bulunduğunu fark etti. Bu bağırsağın uzunluğu ne kadar acaba diye sordu kendi kendine Marcel. Her şey buna bağlı. Eğer 15 dakikada buradan çıkamazsam hava bitecek. İşte o zaman mahvoldum demektir. Marcel bütün soğuk kanlılığını koruyordu. Bir engele çarptığında akıntı onu 10 dakikadır bu şekilde sürüklemekteydi. Kananın ağzını kapatan menteşelerle tutturulmuş demir bir parmaklıktı bu. İşte bundan korkuyordum dedi Marcel yalnızca. Ve bir saniye bile kaybetmeden cebinden testereyi çıkarıp kilidin dilini kesmeye başladı. Dili yerinden sökmek için 5 dakikalık uğraş yeterli olmamıştı. Parmaklık ısrarla kapalı durmaya devam ediyordu. Marcel artık büyük bir güçlükle soluk alabiliyordu. Deposunda çok az kalmış olan hava ciğerlerine yetersiz miktarda ulaşabiliyordu. Kulaklarının uğuldaması, gözlerinin kanlanması, kanın beynine toplanması, her şey boğulmasının yakın olduğunu gösteriyordu. Ama yine de direniyor, bu ortamdan çıkmak için yetersiz olan akciğerlerinin mümkün olduğu kadar az oksijen tüketmesi için nefesini tutuyordu. Ama kilitin dili epeyce yontulmuş olmasına rağmen hala direniyordu. Bu sırada tester elinden düştü. Tanrı bana karşı olamaz diye düşündü. Yüce bir koruma içgüdüsünün verdiği güçle parmaklığı iki el tutup sarstı. Parmaklık açıldı, kilit kırılmıştı, akıntı neredeyse tamamıyla nefessiz kalmış olan ve depodaki son hava moleküllerini solumaya uğraşan talihsiz Marcel'i sürükledi. Ertesi gün, Herschel's'un adamları yangının tamamıyla yakıp kül ettiği binaya girdiklerinde, ne yıkıntıların arasında ne sıcak külelerin içinde hiçbir insan kalıntısına rastlamadılar. Yani, cesur işçinin kendi fedakarlığının kurbanı olduğu kesindi. Bu durum, fabrikanın atölyelerinde onu tanımış olanları şaşırtmadı. Sonuçta, Bu değerli model kurtarılamamış ama Çelik Kralı'nın sırlarını bilen adam ölmüştü. Tanrı şahidimdir ki onu acı çekmekten kurtarmak istemiştim dedi. Kendi kendine her şoz, bütün iyi kalpliliğiyle. Her halükarda 10 bin dolar tasarruf etmiş durumdayız. Genç alsazlığının cenazesi için yapılan tek konuşma bu sözlerden ibaretti. Alman dergisi Anzer St. bir makalesi. Yukarıda anlatılan olaylardan bir ay önce Panzer Century, Yüzyılımız adlı pembe turuncu kapaklı bir dergi Fransville hakkında bir makale yayınlamıştı. Belki de bu kent yalnızca maddi bir görüş açısıyla incelediği için German İmparatorluğu'nun müşkül pesentleri tarafından özellikle beğenilen bir makaleydi bu. Birleşik Devletler'in batı kıyısında meydana gelen olağanüstü bir olayı daha önce okuyucularımızla bildirmiştik. Büyük Amerikan Cumhuriyeti, nüfusunda barındırdığı hatırı sayıdır göçmen ajanı sayesinde uzun zamandır dünyayı bir sürprizler zincirine alıştırmış durumda. Ama bu sürprizlerin en sonuncusu ve en tuhafı gerçekten de 5 yıl öncesine kadar fikir olarak bile ortada yokken, bugün son derece gelişmiş olan ve birdenbire en yüksek refah düzeyine ulaşan Franceville adlı kenttir. Bu harikulade kent, Büyük Okyanus'un güzel kokulu kıyılarında bütün büyüleyiciliğiyle yükselmektedir. Biz bu girişime ait ilk bidanın ve ilk fikrin zannedildiği gibi bir Fransıza, Doktor Sarasin'e ait olup olmadığını inceleyecek değiliz. Bu hekimin bizim meşhur çelik kralıyla uzaktan akrabalığından dolayı övünmesi göz önüne alındığında bu durum mümkün gözükmektedir. Bu arada şunu da ekleyelim. Yasal olarak her kalan hatırı sayılır mirasın hileyle ele geçirilmesinde Frans bilim kuruluşuyla ilişkisi vardır. Bu vesileyle Ortaya koymaktan gurur duyduğumuz bir gerçek de şudur ki dünyanın neresinde iyi bir şey yapılıyorsa bunda bir cermen tohumu olduğundan emin olunabilir. Her ne olursa olsun biz okuyucularımıza böyle bir model kentin oluşumu hakkında kesin ve gerçeğe uygun ayrıntıları vermekle yükümlüyüz. Bu kentin adını haritada aramak boşunadır. Hatta eski ve yeni dünyanın bütün korulan ve ağaç topluluklarının bile tam bir kesinlikle belirttiği bizim meşhur Bohdikman'ın 4 sayfalık 378 formalık büyük hatlasında uygulamalı coğrafya biliminin bu cömert abidesinde bile henüz Fransville'in en ufak bir izine rastlanmamaktadır. Şu an bu yeni kentin yükseldiği yerde 5 yıl önce çorak bir çöl uzanıyordu. Buranın harita üzerindeki tam konumu 11 dakika 3 saniye 43. kuzey enlemiyle Gringwich'e göre 41 dakika 17 saniye 124. batı boylamıdır. Görüldüğü gibi Büyük Okyanus kıyısında Kuzey Amerika'nın Oregon eyaletinde Blankburnu'nun 20 fersah kuzeyinde Montes Cascades adını almış olan kayalık dağların ikinci sırasının eteklerindedir. En elverişli yerleşim yeri özenle araştırılmış ve başka birçok uygun yer arasından seçilmiştir. Buranın seçiminde belirleyici olan sebeplerden bazıları şunlardır dünya medeniyeti için her zaman önemli olan Kuzey Yarımküren'in ılıman iklimi, belirli bir süre sonra birliğe katılmak şartıyla kentin bağımsızlığını ve Avrupa'da Monako Prensliğinin sahip olduğuna benzer hakları, geçici bir süre için garanti altına almaya izin veren federatif bir cumhuriyetin ve yeni bir devletin ortasında olması, giderek büyük küresel bir yol halini alan okyanus kıyısındaki konumu, toprağının engebeli, verimli ve sağlığa son derece yararlı özelliklere sahip olması, aynı anda hem kuzey hem güney hem de doğu rüzgarlarını keserek kentin havasını tazeleme işini okyanus esintisine bırakan dağ sırasına yakınlığı, şelaleleri ve akıntısının hızı sayesinde taze, tatlı, hafif, oksijenli su taşıyan ve denize tamamıyla saf olarak ulaşan küçük bir ırmağının bulunması, son olarak da çengel şeklinde kırılan uzun bir burnunun oluşturduğu ve mendireklerle geliştirilmeye çok elverişli bir doğal limana sahip olması. Birkaç ikincil faydadan da söz edilebilir. Bazı mermer ve taş ocaklarına, kaolin damarlarına yakın bir konumda bulunulması ve hatta bazı altın zerrelerinin izlerine rastlanmış olması. Aslında bu son ayrıntı neredeyse bu toprakların terk edilmesine yol açacaktı. Kentin kurucuları altın hırsının projelerin tehlikeye sokabileceğinden kaygı duydular. Ama neyse ki altın zerreleri çok küçük ve çok nadirdi. Mekan seçimi her ne kadar ciddi ve derin incelemelerle belirlenmiş olsa da ancak birkaç gün almış ve özel bir keşif bir seferi gerektirmemişti. Dünya bilimi artık çalışma odasından çıkmadan en uzak bölgeler hakkında kesin ve doğru bilgiler elde etmeyi mümkün kılacak kadar ileridir. Bu noktaya karar verildikten sonra Organizasyon komitesinin iki üyesi Liverpool'dan kalkan ilk posta vapuruna binerek 11 günde New York'a ve 7 gün sonra da San Francisco'ya gelmişler. Buradan da bir istimbot kiralayarak 10 saatte tespit edilen yere ulaşmışlardır. Oregon, yasak uyucularıyla anlaşmak, deniz kıyısından kasket dağlarının sırtlarına kadar uzanan 4 fersah genişliğindeki alan üzerinde imtiyaz elde etmek, bu topraklar üzerinde gerçek ya da varsayımsal hakları olan yarım düzene kadar arazi sahibinin haklarını birkaç bin dolar karşılığında satın almak, bütün bunlar bir aydan fazla zaman almamıştı. Ocak 1872'de arazinin çoktan keşfi yapılmış, ölçülmüş, işaretlenmiş, iskandil edilmiş ve 500 Avrupalı ustabaşı ve mühendisin yönetimi altındaki 20 bin kişilik bir Çinli işçi ordusu çalışmaya başlamıştı. Bütün Kaliforniya eyaletine yapıştırılan afişler her sabah Bütün Amerika kıtasını geçmek üzere San Francisco'dan kalkan hızlı trene sürekli olarak eklenen bir ilan vagonu ve bu şehrin 23 gazetesine verilen günlük ilanlar işçi toplamak için yeterli olmuş hatta bir şirketin indirimli fiyatla yapmaya teklif ettiği kayalık dağların tepelerine dev harfler kazımak yoluyla büyük boyutlu reklam yöntemini kullanmaya dahi gerek kalmamıştı. Şunu da söylemek gerekir ki Çinli işçilerin Batı Amerika'ya akını O dönemde işçi ücretleri piyasasında ciddi bir düzensizliğe sebep olmuştu. Birçok eyalet kendi halkının hayal şartlarını korumak ve kanlı şiddet olaylarına engel olabilmek için bu zavallıları kitleler haline sınır dışı etme kararı almak zorunda kalmışlardı. Fransville kuruluşu onların mahvını engellemiştir. Ücretler işin tamamlanmasından sonra ödenmek üzere herkes için günlük 1 dolar olarak belirlenmiş ve yemekler de belediye idaresi tarafından dağıtılmıştır. Böylelikle karmaşadan ve bu türden büyük göçleri çoğunlukla lekeleyen hayasızca dedikolardan kaçınmışlardır. Çalışmaların karşılığı her hafta delegelerin huzurunda San Francisco Bankası'na yatırılmış ve parasını almak isteyen her işçiye bir daha geri dönmemesi şart koşulmuştur. Yeni kentin görünümünü ve ayırıcı özelliklerini oldukça üzücü bir tazda bozacak olan sarı ırktan kurtulmak için bu gerekli bir önlemdir. Zaten kurucular oturma izni verme ya da Reddetme hakkını kendilerine saklı tuttuklarından bu önlemin uygulanması nispeten kolay olmuştur. İlk büyük girişim yeni kentin arazisini Pasifik Demiryolu ana hattına ve oradan da Sakramento şehrine bağlayan bir demiryolu hattının kurulması olmuştur. Sağlıklı bir yerleşimi olumsuz etkileyecek her türlü yer engebesinden ya da derin çukurlardan kaçınmaya özen gösterilmiştir. Demiryolu ve liman çalışmaları olağanüstü bir çalışma yürütülmüştür. Nisan ayına itibaren ekspres bir New York treni o güne kadar Avrupa'da kalmış olan komite üyelerini Fransville garına taşımıştır. Bu süre içerisinde kentin genel planları, meskenlerin ve resmi binaların ayrıntıları durdurulmuştu. Bunun sebebi malzeme eksikliği değildi. Projenin ilk haberleri duyurur duyurmaz Amerikan sanayisi akla gelebilecek bütün yapı malzemelerini Fransville rıhtımına yığmakta gecikmemişti. Kurucuların tek sıkıntısı bunlar arasında seçim yapmaktan ibaretti. Kurucular, evlerin tuğladan yapılmasına karar verdiler. Bunlar elbette kabaca, kalıba dökülmüş ve pişirilmiş toprak tulalardan değil, hafif, şekil, ağırlık ve yoğunluk itibariyle mükemmel düzgünlükte, birbirine paralel ve silindir şeklinde bir dizi delikle de delinmiş tulalardı Bu delikler, ucuca eklendiğinde, duvarın iki ucunu birleştiren bir açıklık oluşturacak ve böylece havanın içi bölmelerde olduğu gibi evlerin dış duvarlarının içinde de serbestçe dolaşmasını sağlayacak olmalıydılar. Bu kullanım şekli aynı zamanda seslerin şiddetini azaltmaya ve her daire için tam bir izolasyon sağlamaya yarayan çok değerli bir avantajdır. Zaten komite inşaatçılardan tek bir ev tipi talep etmemişti. Daha doğrusu bu sıkıcı ve yavan tek tüzülüğe karşıydı. Bu yüzden komite mimarların uymak zorunda oldukları kurallara koymakla yetindi. 1. Her ev Ağaç, çimen ve çiçek ikilmiş bir arazi payı üzerinde müstekil olacak ve tek bir aile tarafından kullanılacaktır. 2. Hiçbir ev 2 kattan fazla olmayacaktır. Hiçbiri bir diğerin havadarlığına ve ışığına engel olmayacaktır. 3. Bütün evlerin cephesi sokaktan 10 metre geride parmaklıkla ayrılacaktır. Parmaklıkla cephe arasındaki bölüm çiçek bahçesi olarak düzenlenecektir. 4. Duvarlar numuneye uygun olarak boru şeklindeki tuğlalardan yapılacaktır. Süslemeler konusunda mimarlar her türlü özgürlüğe sahiptirler. 5. Çatılar dört yöne doğru hafifçe eğimli, zifle kaplı, yüksek kenarlı bir taraça şeklinde olacak ve yağmur sularının derhal akması için uygun oluk sistemine sahip olacaklardır. 6. Bütün evler her taraftan açık ve ilk oturma planında olduğu gibi bir yeraltı havalandırması da oluşturulacak bir temel kubbesinin üzerine inşa edilecektir. Su taşıma ve boşaltım kanalları durumları kolayla kontrol edilebilecek ve yangın durumunda derhal gerekli suya ulaşılabilecek şekilde kubbenin orta sütunundan geçecektir. Sokak seviyesinden 5-6 cm yüksekliğe taşacak olan bu bodrumun zemini tamamen kumla kaplanacaktır. Özel bir kapı ve merdiven bu bölümü doğrudan doğruya mutfaklara ya da kilalara bağlayacak Ve ev işleriyle ilgili bütün işlemler görüntü ve koku kirliliği yaratmadan burada yapılabilecektir. 7. Mutfak, kiler ve müştemilatlar alışılmış kullanımın aksine üst katta bunların geniş ve havadar bir parçası haline dönüşecek olan terasla bağlantı halinde olacaktır. Yapay ışık ve suyun yanı sıra mekanik güçle çalışan ve yüklerin bu kata kolayca çıkarılmasını sağlayan bir asansör de ev sahiplerine düşük fiyattan sağlanacaktır. 8. Evlerin planı herkesin kişisel zevkine bırakılmıştır. Ancak gerçek birer mikrop yuvası ve zehir laboratuvarı olan iki hastalık unsuru, halı ve duvar kağıdı kesinlikle kullanılmayacaktır. Böylece değerli ağaçlardan sanatkarca yapılmış ve yetenekli ustalar tarafından mozaikle birleştirilmiş parkeler, temizliği şüpheli bir yün tabakasının altında kaybolmayacaktır. Duvarlara gelince, Cilalı tuğlalarla kaplanarak gözlere binlerce zehirle dolu ve daha dayanıksız duvar kağıdının asla yakalayamayacağı bir renk cümbüşü içinde Pompei evlerinin içindeki parlaklık ve çeşitliliğini yansıtacaktır. Bunlar aynen cam ve aynalar gibi yıkanılabilecek, parke ve tavanlar gibi fırçalanabilecektir. Burada tek bir hastalık tohumu bile barınmayacaktır. 9. Her yatak odası tuvaletten ayrı olacaktır. Hayatın üçte birinin geçirildiği bu odanın en geniş, en havadar ve aynı zamanda en sade oda olmasını tavsiye etmek gereksiz olmayacaktır. Bu oda yalnızca uyumak için kullanılmalıdır. Burada gerekli mobilyalar, 4 sandalye, bir somya ve sık sık dövülen yün bir şilte ile birlikte demir yataktan ibarettir. Salgın hastalıkların en güçlü müttefikleri olan tüylü eşyalar, yatak örtüleri, pikeler elbette ki kullanılmayacaktır. Yünlü, Hafif ama sıcak tutan, temizlenmesi kolay örtüler rahat rahat bunların yerini tutacaktır. Perdeler ve diğer örtüler resmi olarak kaldırılmayacak ama bunların en azından sık yıkamaya elverişli kumaşlar arasından seçilmesi tavsiye edilecektir. 10. Her odanın isteğe bağlı olarak odun ya da maden kömürü yakılan bir şeminesi olacak ve her şeminenin dışarıdaki havayla bağlantısını sağlayan bir açıklığı olacaktır. Duman ise... Çatıdan dışarıya verilmek yerine yeraltı kanallarından evlerin arkasında 200 nüfusa bir fırın olmak üzere kentin bütçesinden yapılacak olan fırınlara ulaşacaktır. Burada taşıdığı karbon parçacıklarına arındılarak şeffaf bir şekilde 35 metre yükseklikten atmosfere verilecektir. İşte her meskelenin inşası için belirlenmiş 10 kural bunlardır. Genel düzenlemelerde en az bunun kadar büyük bir özenle incelenmiştir. Her şeyden önce kentin planı esasen bütün gelişmeleri açık olacak şekilde basit ve düzenlidir. Dik açıyla birbirini kesen sokakların aralarındaki mesafe eşittir. Genişlikleri aynıdır. Kenarlarına ağaçlar dikilmiştir ve hepsi de bir sıra numarasıyla tanımlanmıştır. Her yarım kilometrede bir, üçte bir oranında genişleyen sokak, bulvar ya da cadde adını alır ve köşelerden birinde tramvay ve kent içi demir giriş yeri bulunmaktadır. Her mahallede Fransville sanatçıları bunların yerini almaya layık özgün eserler yapana kadar heykel sanatının şaheserlerinin güzel kopyalarıyla süslü parklar yer almaktadır. Bütün sanayi ve ticaret serbesttir. Fransville'de oturma hakkı elde edebilmek için iyi referanslar vermek, sanayi, bilim ya da sanat alanlarında yararlı ya da serbest bir meslek icra etmeye yatkın olmak, kentin yasalarına uymayı taahhüt etmek yeterli ama şarttır. Burada işsiz güçsüz yaşanmasına göz yumulmaz. Daha şimdiden çok sayıda resmi bina bulunmaktadır. Bunların en önemlileri katedral, şapeller, müzeler, kütüphaneler, eğitim kurumları ve beden eğitimi okullarıdır. Ki bunların hepsi de gerçekten bir büyük kente yaraşır, lüks ve hijyenik koşullara uygunluk içinde düzenlenmiştir. Çocukların 4 yaşından itibaren, beyin ve kas güçlerini geliştirebilecek tek şey olan zihinsel ve bedensel egzersizleri izlemeye zorunlu olduklarını söylemek gereksiz olacaktır. Çocukların hepsi öyle katı bir temizliğe alıştırılırlar ki basit kıyafetlerinin üzerindeki herhangi bir lekeyi gerçek bir onur kırıklığı kabul ederler. Bu, bireysel ve kolektif temizlik meselesi Fransville kurucularının başlıca uğraşıdır. Temizlemek, durmaksızın temizlemek Bir insan yerleşiminde sürekli olarak yayılan mikropları oluşturdukları anda yok etmek işte merkezi hükümetin asıl işi budur. Bu amaçla lağım kent dışında toplanır, burada yoğunlaştırma işleminden geçirilir ve günlük olarak kırsal bölgeye taşınır. Sular her hafta dalga dalga atmaktadır. Zifli tahta döşenmiş sokaklar ve taş kaldırımlar bir Hollanda sarayının döşeme taşları kadar parlaktır. Yiyecek pazarları daimi bir gözetim altındadır ve halkın sağlığıyla oynamaya cüret eden tüccarlara çok sert cezalar uygulanmaktadır. Bayat yumurta, bozuk et, karışık süt satan bir pazarcı halkı zehirleyen biri olarak kabul edilmektedir. Son derece gerekli ve ince bir iş olan sağlık müfettişliği okullarda bu amaçla yetiştirilmiş, tecrübeli ve gerçekten işinin uzmanı kişilere emanet edilmiştir. Bu sağlık müfettişinin yetki alanı buhar makineleri, yapay kurutucuları ve özellikle dezenfektasyon odaları halinde büyük bir alan üzerine kurulmuş olan çamaşırhaneye kadar uzanır. Hiçbir çamaşır gerçek anlamıyla derinlemesine beyazlaşmadan sahibine geri dönmez ve iki ayrı ailenin gönderdiği çamaşırların asla bir araya konmamasına özel bir özen gösterilir. Bu basit önlem çok büyük bir etkiye sahiptir. Evde tedavi sistemi yaygın olduğundan hastaneler sayıca azdır. Bunlar da sığınacak yeri olmayan yabancılarla birkaç istisnai vakaya ayrılmıştır. Bu arada şunu da eklemek gerekir ki 7-800 civarında hasta barındırarak bir enfeksiyon merkezi haline gelecek olan büyük bir hastane binası yapma fikri bu örnek kentin kurucularından birinin bile aklında yer etmemiştir. Garip bir yanılgıyla birçok hastayı sistematik olarak bir araya getirmek yerine tek düşündükleri bunun aksine hastaları tecrit etmektir. Bu onların çıkarına olduğu gibi toplumun da çıkarınadır. Hatta evlerde bile eğer mümkünse hastanın ayrı bir dairede tutulması tavsiye edilir. Hastaneler yalnızca birkaç acil vakanın geçici hizmeti için yapılmış istisnai ve sınırlı yapılardır. Çam ağacından yapılmış ve her yıl düzenli olarak yakılıp yenisi yapılan bu hafif parakalarda her biri kendi özel odasına sahip olmak üzere en fazla 20-30 hasta bulunabilir. Bütün parçaları özel bir modele göre yapılan bu seyyar hastaneler zaten ihtiyaca göre kentin şu ya da bu noktasına taşınabilmekte ve gerekli durumlarda çoğaltılabilmektedir. Bu hizmete bağlı olan dahiyane bir yenilik de bu özel meslek için özel olarak yetiştirilmiş tecrübeli ve merkezi yönetim tarafından halkın hizmetine hazır tutulan hasta bakıcılar koludur. Büyük bir dikkatle seçilen bu kadınlar hekimlerin en değerli ve en sadık yardımcılarıdır. Tehlike anında son derece gerekli olan ve çoğunlukla bilinmeyen pratik bilgileri ayaklarına giderek ailelere öğretirler ve hastayı tedavi ettikleri süre içerisinde hastalığın yayılmasına engel olmak gibi de bir görevleri vardır. Yeni kentin kurucularının başlattıkları hijyenik gelişmeleri saymakla bitiremeyiz. Her yurttaş kente geldiğinde bilime uygun, düzenli bir hayatın en önemli ilkelerinin basit ve açık bir dille anlatıldığı küçük bir broşür alır. Kişi bu broşürde bütün işlevlerindeki mükemmel bir dengenin sağlık için ön koşul olduğunu, çalışmanın da dinlenmenin de organları için eşit derecede gerekli olduğunu, yorgunluğun kaslar için olduğu kadar beyin içinde lüzumlu bulunduğunu, hastalıkların onda dokuzunun hava ya da gıda maddeleri yoluyla bulaştığını görür. Kendisini ve ikametgahını yeterli sayıda sağlık kuralıyla çevrelemesini bilecektir. Uyarıcı zehirler kullanmaktan kaçınmak, vücut egzersizleri yapmak, her gün bilinçli olarak işlevsel bir işi tamamlamak, saf ve iyi suyu içmek, sağlıklı ve basitçe hazırlanmış et ve sebze yemek, geceleri düzenli olarak 7-8 saat uyumak, işte sağlığın ABC'si bunlardır. Kurucularının koyduğu bu ana ilgilerden yola çıkarak, farkında olmadan bu tuhaf kentten tamamlanmış bir şehir gibi söz etmeye başladık. Aslına bakılırsa, İlk evden inşa edildikten sonra diğerleri adeta büyülü bir şekilde yerden bitti vermiştir. Bu şehircilik hareketlerini anlayabilmek için Far West'i ziyaret etmiş olmak gerekir. 1872 Ocağı'nda henüz bir çöl olan bu seçilmiş bölgede 1873'te 6.000 ev bulunuyordu. 1874'e girindiğinde ise sayısı 9.000'e ulaşan binaların tümü tamamlanmıştı. Şunu da söylemek gerekir ki bu eşi benzeri görünmemiş başarıda spekülasyon da payı olmuştur. Bu uçsuz bucaksız arazi üzerine inşa edilen ilk evler başlangıçta fazla bir değer ifade etmemiş çok düşük fiyatlara satılmış ya da çok uygun koşullarda kiraya verilmiştir. Hiçbir giriş vergisinin olmayışı bu tamamıyla yırtılmış küçük ülkenin siyasi bağımsızlığı yeniliğin çekiciliği iklimin ılımanlığı buraya göç edilmesine katkıda bulunmuştur. Şu an itibariyle Fransville'in nüfusu 100.000'dir. Bunların en önemlisi ve bizi bilgilendirebilecek olan tek şey şudur ki sağlık konusundaki bu tecrübe son derece ikna edicidir. Yaşlı Avrupa'nın ya da yeni dünyanın en gelişmiş şehirlerinde yıllık ölüm oranı hiçbir zaman %3'ün altına düşmezken Fransville'in son 5 yıllık ortalaması yalnızca %1,5'tür. Üstelik bu rakam ilk yerleşimler esnasındaki küçük bir bataklık sıkması salgından dolayı yükselmiştir. Geçen yılki oran yalnızca %1.15'tir. Daha da önemlisi birkaç istisna hariç hali kayıtlı bütün ölümler büyük çoğunluğu ırsi olan bazı özel hastalıklardan kaynaklanmıştır. Rastlantısal olarak görülen hastalıklarsa hem son derece nadir ve sınırlı hem de başka hiçbir ortamda olmadığı kadar tehlikesizdir. Salgın hastalıklara gelince böyle bir olaya hiç rastlanamamıştır. Bu girişimin gelişmelerini izlemek özellikle de böylesine bilimsel bir rejimin bütün bir kuşak ya da daha doğrusu birçok kuşak üzerinde uygulanmasının ırsi hastalık eğilimlerini azaltmak gibi bir etkisinin olup olmayacağını incelemek ilginç olacaktır. Bunu ümit etmek kesinlikle kendini beğenmişlik olmayacaktır diye yazmıştı bu şaşırtıcı beldenin kurucularından biri ve işte bu durumda elde edilen sonuç çok büyük olacaktır. 90-100 yaşına kadar yaşayan Hayvanların çoğu ve bitkiler gibi yalnızca yaşlılıktan ölen insanlar. Ne cazip bir hayal. Bununla birlikte bizim samimi görüşümüzü ifade etmemize izin verilirse bu tecrübenin kesin başarısı hakkında ancak zayıf bir inanç taşıyoruz. Çünkü bunda asli ve muhtemelen ölümcül olacak bir kusur görüyoruz. Bu da kentin Latin unsurunun hakim olduğu ve Cermen unsurunun Özellikle dışarıda bırakıldığı bir komitenin elinde bulunuyor olmasıdır. Bu üzücü bir göstergedir. Dünyanın varoluşundan bu yana yalnızca Almanya tarafından kalıcı şeyler yapılmıştır ve Almanya olmaksızın nihai hiçbir şey yapılamayacaktır. Frans bilim kurucuları araziyi düzleştirebilir, bazı özel noktaları açıklayabilirler ama yine de bir gün gerçek bir örnek kentin yükseldiğini göreceğimiz yer Amerika'nın bu noktası değil Suriye kıyılarıdır. Doktor Sarasi'nin evinde bir akşam yemeği 13 Eylül günü Frans Filiğin yıkımı için Hershuls tarafından belirlenen zamandan yalnızca birkaç saat önce ne valinin ne de kent sakinlerinin kendilerini tehdit eden korkunç tehlikeden haberleri vardı. Saat akşamın 7'siydi. Gür, zakkum ve demir hindi ağaçlarının arasında kaybolan kent Kaskayt dağlarının eteklerinde zarifçe uzanıyor ve sessizce onu okşamaya gelen yumuşak pasif dalgalarına mermer rıhtımlarını uzatıyordu. Özenle sulanan, deniz esintisiyle serinleyen sokaklar gözlere en şen, en canlı gösteriyi sunuyordu. Sokakları gölgeleyen ağaçlar hafifçe hışırlıyordu. yem yeşildi Bahçelerdeki çiçekler taç yapraklarını açıp bütün güzel kokularını etrafa saçıyorlardı. Beyazlar giyinerek süslenmiş evler sakince gülümsüyorlardı. Hava ılıktı ve Uzun caddelerin ucundan yansıyan deniz de gökyüzü gibi maviydi. Kente gelen bir yolcu, halkın sağlıklı görünüşü, sokaklarda döküm süren canlılık muhakkak ki çarpılacaktı. Aynı semtte toplanmış olan resim, müzik, heykel heykeltıraşlık akademileriyle kütüphane henüz kapanıyordu. Burada hiç kalabalık olmayan sınıflarda oldukça entelikli halk kursları düzenleniyor, bu da her öğrenciye dersin meyvelerini iyice sindirme imkanı tanıyordu. Bu binalardan çıkan kalabalık birkaç saniye için belli bir sıkışıklığa sebep olsa da tek bir sabırsızlık belirtisi, tek bir bağırış duyulmuyordu. Şehre büyük bir sükunet muhakimdi ve memnuniyet. Sarasin ailesi evini kentin merkezinde değil, büyük okyanus kıyısında inşa ettirmişti. Doktor, yapılan ilk evlerden biri olan bu eve karısı ve kızı Jen ile birlikte tamamıyla yerleşmek üzere gelmişti. Birdenbire milyoner olan Oktav Paris'te kalmak istemiş ama kendisine rehberlik eden Marsel'den mahrum kalmıştı. İki arkadaş, Royde Sicil sokağında birlikte oturdukları dönemden bu yana neredeyse hiç görüşmemişlerdi. Doktor, karısı ve kızıyla Oregon kıyılarına göç edince Oktav başına buyruk kalmıştı. Kısa bir süre sonra babasının eğitime devam etmesini istediği okul uzaklaşmış ve arkadaşının birincilikle geçtiği son sınavdan kalmıştı. O ana kadar Marcel, kendini idare etmekten aciz olan zavallı Oktav için pusula vazifesi görmüştü. Genç Alsaslı gidince çocukluk arkadaşı da yavaş yavaş Paris'te müsrif bir hayat yaşamaya başlamıştı. Oktav zamanının büyük bir bölümünü, dört atlı kocaman bir arabanın yüksek koltuğunda bir daire satın almış olduğu <gülüyor> bir caddesiyle banyonun çeşitli yarış alanları arasında yolculuk ederek geçiriyordu. 3 ay öncesine kadar Hat terbiyecilerinden saat hesabı kiraladığı atların eğri üzerinde zar zor durabilen Oktav Sarasin, birdenbire Fransa'nın atçılığın gizemli dünyasına derinlemesine dalmış adamlarından biri ol vermişti. Bu konudaki derin bilgisinin kaynağı, hizmetine aldığı ve özel bilgilerinin enginliği ile unut talimatları veren bir İngiliz uşaktı. Gündüzlerini terzilerle, saraçlarla, borçlularla geçiriyordu. Geceleri ise Ya küçük tiyatrolara ya da Turançya Sokağı'nın köşesinde yeni açılmış ışıl ışıl bir kulübün salonlarına aitti. Oktav'ın buraları seçişi orada bulduğu dünyanın sahip olduğu paraya başka hiçbir yerde hiçbir yeteneğine gösterilmeyen saygıyı gösteriyor olmasındandı. Bu dünya ona seçkinliğin ideali bir görünüyordu. Garip olan şey bekleme salonunda boy gösteren şaşalı bir çerçeve içine alınmış listede yalnızca yabancı isimlerin bulunuyor olmasıydı. Listedeki ünvanlar öylesine kalabalıktı ki insan bunları sayınca kendisini bir haneden armaları okulunun bekleme sonunda zannedebilirdi. Ama içeriye girildiğinde daha çok bir canlı etnoloji sergisinde bulunulduğu düşünülebilirdi. İki dünyanın bütün büyük burunluları ve bütün safra tenlileri birbirlerine burada randevu vermiş gibiydiler. Olağanüstü giyinmiş olan bu kozmopolit kişilerin üstündeki beyazımsı kumaşlar her ne kadar gelişkin bir zevkin göstergesi ise de Bunun altında sarı ve kara arıkların soluk benizlerin rengine duyduğu sonsuz arzunun izleri yatıyordu. Oktav Sarasin bu iki kolunun ortasında genç bir ilah gibi beliriyordu. Söylediği sözler tekrarlanıyor, kravatları taklit ediliyor, değerlendirmeleri keramet kabul ediliyordu. Bu övgülerle başı dönen Oktav, bütün parasını bakara da ve at yarışlarına düzenli olarak kaybetmekte olduğunun farkında değildi. Kim bilir? Belki de kulübün bazı üyeleri Doğulu olmaları dolayısıyla bögümün mirası üzerinde hak sahibi olduklarını düşünüyorlardı. Her halükarda yavaş ama sistemli bir şekilde bu serveti ceplerine aktarmayı iyi biliyorlardı. Bu yeni hayat tarzı içinde oktavı Marcel Brugman'a bağlayan bağlar çabuk gevşemişti. Bu iki arkadaş ancak arada bir uzaktan uzağa mektuplaşıyorlardı. Tek uğraşı zekasını üstün bir kültür ve güç derecesine taşımak olan sıkı çalışkanlığı, Sahip olduğu servetle burnu büyümüş, kafası kulüp ve ekürü hikayeleriyle dolu bu oğlan arasında nasıl bir ortak nokta olabilirdi? Marcelin, Birleşik Devletler'in aynı bağımsız toprakları üzerinde, Stahlstat'ı kuran Herr Schultz'un faaliyetlerini incelemek, sonra da Çelik Kralın hizmetine girmek için Paris'ten ayrıldığı biliniyordu. Oktav, iki yıl boyunca bu faydasız ve müsrif hayatı yaşadı. Sonra... Bütün bu boş şeylerden canı sıkıldı ve birkaç milyonu yiyip bitirdikten sonra günlerden bir gün kendisini maddi olmaktan çok manevi, tehlikeli bir yıkımdan kurtaran babasının yanına geldi. Dolayısıyla o dönemde Fransville'de doktorun evinde oturuyordu. Kız kardeşi Jeanne yeni vatanında geçirdiği 4 yılın bütün Fransız zarafetlerini eklediği Amerikan özellikleriyle en azından görünüşüne bakılacak olursa 19 yaşında enfes bir genç kız olmuştu. Zaman zaman annesi onu her anının tatlılığından ve mutlak mahremiyetinden hiç kuşku duymadığını söylerdi. Adam Sarasin'e gelince, müsrif çocuğu, sevgili veliahtı, umutlarını bağladığı büyük oğlunun dönüşünden beri burada ne kadar mutlu olunabilirse o kadar mutluydu. Zaten kocasının muazzam servetiyle yapabileceği ve yapmakta olduğu bütün iyiliklere o da katılıyordu. O gece Doktor Sarasin masasında en yakın arkadaşlarının ikisini ağırlıyordu. Sesasyon Savaşı'nın yaşlı enkası, bir kolunu Pittsburgh'ta bir kulağını Seven Oaks'ta kalp bırakmış olan ama satranç masasında yerini almakta bir başkasından geri kalmayan Albay Hendon ve yeni kentin Eğitim Genel Müdürü M. Lentz. Sohbet konusu, kent yönetiminin yeni projeleri ve her çeşit resmi kuruluşta, hastanelerde, karşılıklı yardım sandıklarında şimdiye kadar elde edilen sonuçlar üzerine dönüyordu. M. Lentz, doktorun, İçinde dini eğitimin de unutulmadığı programına uygun olarak birçok ilkokul kurmuştu. Bu okullarda öğretmenler yetilerin doğal gelişiminin izlediği seyre uygun olarak çocukların zekasını geliştirecek beyin jimnastikleri yaptırmaya özen gösteriyorlardı. Çocuğa bir bilimi boca etmeden önce bunu sevmek öğretiliyor. Montaigne'in de dediği gibi beyin üzerinde yüzen idrak edilmeyen çocuğu ne daha akıllı ne daha iyi kılan bilgiden kaçınıyorlardı. İyi hazırlanmış bir zeka daha sonra kendi yolunu seçmeyi bu yolda meyveler vermeyi bilecekti. Böylesine iyi düzenlenmiş bir eğitim sisteminde hijyene gösteren özen birinci sırada geliyordu. Beden ve zihin insan bu iki hizmetkarı açısından da eşit derecede güvence altında olmalıydı. Eğer bunlardan birinde bu sorun olursa bundan dolayı acı çekerdi ve zihin tek başına kaldığında çok geçmeden yok olurdu. Bu dönemde Frans Yalnızca madde açıdan değil ama entelektül açıdan da en yüksek refah düzeyine ulaşmıştı. Buradaki kongrelerde eski ve yeni dünyanın en ünlü bilginleri bir araya geliyordu. Kentin şöhretini duyan sanatçılar, vessamlar, heykeltıraşlar, müzisyenler buraya akın ediyordu. Amerikan topraklarının bu köşesini bir gün meşhur edeceklerine söz veren genç Fransız villiler bu ustalardan eğitim oluyorlardı. Yani Fransız kökenli bu yeni Atina'nın çok geçmeden dünyanın en önde gelen kenti olacağı rahatlıkla öngörülebilirdi. Şunu da söylemek gerekir ki, liselerde öğrencilere sivil eğitimle birlikte askeri eğitim de veriliyordu. Bu okullardan çıkan gençler, silah kullanımıyla birlikte temel strateji ve taktik bilgisine de sahip oluyorlardı. Albay Hendon, söz bu konudan açıldığında, bütün yeni askerlerinden çok memnun olduğunu açıklıyordu. Daha şimdiden hızlı yürüyüşe, yorgunluğa, bütün vücut egzersizlerine alıştılar. Ordumuz bütün yurttaşlarımızdan oluşuyor ve gerektiğinde tecrübeli ve disiplinli askerler olarak hazır bulunacaklar. Fransville bütün komşu devletlerle çok iyi ilişkilere sahipti. Çünkü onlara iyilik yapmak için bütün fırsatları kullanmıştı. Ancak çıkar söz konusu olduğunda nankörlüğün kural tanımadığını bilen doktor ve arkadaşları kendine yardım et Tanrı sana yardım edecektir atasözünü gözden kaçırmayarak yalnızca kendilerine güvenmek istiyorlardı. Yemeğin sonuna gelinmişti. Tatlı biraz önce kaldırılmış ve Anglo-Saksan adetleri gereğince hanımlar masayı terk etmişlerdi. Doktor Saracin, Octave, Albay Hendon ve Monsieur Lentz başlamış oldukları konuşmaya devam ediyorlardı. Bir hizmetçinin içeri girip doktora gazetesini verdiği sırada en önemli ekonomi politik sorunlarına girmişlerdi. Getirilen gazete New York Herald idi. Bu saygın gazete Frans bilim kuruluşu daha sonra da gelişmesine hep yer vermişti. Ve kentin önde gelenleri bu gazetenin sütunlarında Birleşik Devletler kamuoyunun kendileri hakkındaki çeşitli görüşlerini aramayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Bu küçük, tarafsız toprak parçası üzerindeki mutluluğu, özgür, bağımsız insanlar beldesini kıskananlar elbette ki vardı. Ve Fransız bilgilerin Amerika'da kendilerini savunacak taraftarları olduğu gibi kendilerine saldıracak düşmanları da olacaktı. Her halükarda New York Herald onların tarafındaydı ve Onlara karşı sürekli olarak saygı ve hayranlığını dile getiriyordu. Doktor Sarasin bir yandan sohbete devam ederken gazetenin bandını yırttı ve mekanik bir hareketle gözlerini ilk habere çevirdi. İzleyen ilk birkaç satırı okuyunca hayret içinde kaldı ve önce alçak sesle okumaya başladığı habere arkadaşların büyük şaşkınlığı ve derin infari içinde yüksek sesle devam etti. New York 8 Eylül Yakında insan haklarına karşı şiddetli bir saldırı gerçekleşecektir. Güvenilir bir kaynaktan aldığımız bilgiye göre Stavstad'da Fransız kökenli kent Fransville'e saldırmak ve burayı yıkmak amacıyla müthiş silahlar yapılmaktadır. Latin ve Sakson ırklarını yeni bir kavgaya sürükleyecek bu mücadeleye Birleşik Devletler müdahale edebilecek midir ve etmeli midir bunu bilmiyoruz. Fakat namuslu insanlara bu menfur kuvvet suistimalini haber vermek istiyoruz. Fransville savunmaya geçmek için bir saat bile kaybetmemelidir Vesaire vesaire. Kurul. Çelik Kralı'nın Doktor Sarasen'in eserini duyduğu kin sır değildi. Onun bu kente karşı başka bir kent inşa ettiği biliniyordu. Ama buradan yola çıkılarak sakin bir kente saldıracağı, burayı bir vuruşta yıkacağı yine de tahmin edilmiyordu. Bununla birlikte New York Herald'ın haberi doğruydu. Bu itibarlı gazetenin muhabirleri, her şulsun niyetlerini anlamışlardı ve söyledikleri gibi, Kaybedecek bir saat bile yoktu. Değerli doktor önce şaşkın bir halde kala kaldı. Bütün asil ruhlar gibi çok uzun zamandır kötülüğe inanmayı reddediyordu. Ahlaksızlığın ortada hiçbir sebep yokken ya da sırf farfaracılık olsun diye bir yerde insanlığın ortak malı olan bir kentin yıkımını istemeye kadar ilerletebilmesi ona imkansız görünüyordu. Düşünsenize bu yılki ölüm ortalaması %1.15 olmayacak diye bağırdı safça. 10 yaşında olup da okuma yazma bilmeyen tek bir çocuğumuz yok. Fransız bilin kuruluşundan bu yana tek bir cinayet, tek bir hırsızlık vakası olmadı. Ve şimdi barbarlar gelip böylesine mutlu bir tecrübeyi daha başlangıcında yok edecekler. Öyle mi? Hayır. Bir kimyacının, bir bilim adamının yüz kere cermen olsa da böyle bir şey yapabileceğini kabul edemem. Ama yine de Doktorun eserine böylesine bağlı bir gazetenin tanıklığını hesaba katmak ve geç kalmadan karar vermek gerekti. Bu ilk şaşkınlık anı geçince Doktor Sarasin yeniden kendine geldi ve arkadaşlarına döndü. ''Beyler'' dedi. ''Sizler kent kurulunun üyelerisiniz ve kentin selameti için gerekli bütün tedbirleri almak bana olduğu gibi size de düşüyor. Öncelikle yapmamız gereken nedir? Acaba bir uzlaşma imkanı var mıdır?'' dedi Mösyö Landis. Onurlu bir şekilde savaştan kaçamaz mıyız? Mümkün değil dedi Oktav. Her şulsun ne pahasına olursa olsun savaş istediği açık. Kini uzlaşmasına engel olacaktır. Tamam o zaman diye bağırdı doktor. Ona gereken karşılığı verecek şekilde kendimizi hazırlayalım. Stahlstadt'ın toplarına karşı koymanın bir yolu var mı albay? Ne dersiniz? İnsan gücü bir başka insan gücüne karşı etkili bir mücadele verebilir diye cevap verdi albay Hendon. Ancak... Herşeuls'un bize saldırmak için kullanacağı yöntem ve silahlarla kendimizi savunmayı düşünmemeliyiz. Onun elindekilerle boy ölçülebilecek savaş makinenin yapımı çok uzun bir zaman gerektirir. Ve zaten bunu başarabileceğimizden emin değilim. Çünkü özel atölyemiz yok. Yani selametimiz için tek bir şansımız var düşmanın buraya kadar ulaşmasına engel olmak ve kuşatmayı imkansız kılmak. Derhal kurulu toplayacağım dedi Doktor Sarasin. Doktor konuklarını çalışma odasına aldı. Burası üç duvarı kitap dolu raflarla kaplı, dördüncüsünün ise birkaç tablo ve sanat eseriyle akustik konulara benzeyen numaralı bir sıra aletin bulunduğu basitçe döşenmiş bir odaydı. Telefon sayesinde herkes evinde olduğu halde Fransville Kurulu'nu toplayabiliriz dedi doktor. Doktor bütün kurul üyelerinin evine anında çağrı yollayan bir uyarı ziline bastı. Aradan 3 dakika geçmeden her haberleşme hattından birbiri ardına gelen burada birbirine, kelimesi kurulun oturuma hazır olduğunu gösteriyordu. Doktor, kendi verici aletinin başına geçti, bir zil çaldı ve şöyle dedi. Oturum açılmıştır. Kent kuruluna son derece önemli bir konuyu haber vermek üzere sözü değerli dostum Albay Hendon'a bırakıyorum. Bu kez de Albay telefonun başına geçti ve New York Herald'ın haberini okuduktan sonra derhal ilk tedbirlerin alınmasını istedi. Albay sözünü bitirir bitirmez 6 numara bir soru sordu. Albay, düşmanın buraya ulaşmasını engelleyeceğini düşündüğü yöntemlerin başarısız olması durumunda savunmanın mümkün olduğuna inanıyorlar mı? Albay Hendon olumlu cevap verdi. Öncesindeki açıklamalar gibi bu soru ve cevap da kurulun bütün görünmez üyelerine anında ulaşmıştı. 7 numara, Frans Birlilerinin hazırlanmak için tahminen ne kadar zamanları olduğunu sordu. Albay bunun cevabını bilmiyordu ama 15 güne kalmadan saldırıya uğrayacaklarmış gibi hak etmeleri gerekiyordu. Saldırıyı beklemek mi yoksa önlemek mi yedir diye sordu iki numara. Önlemek için her şeyi yapmak lazım diye cevap verdi albay. Eğer bir çıkartma tehdidiyle karşı karşıyaysak torpillerimizle. her Herşultus'un gemilerini havaya uçurmalıyız. Bu teklif üzerine Dr. Sarasin, albay Hendon'un projesini incelemek üzere en seçkin kimyagerleri ve en tecrübeli topçu subaylarını kurula çağırmayı önerdi. Bu savunma çalışmalarına derhal başlamak için ne kadar para gerekiyor diye sordu bir numara. 15-20 milyon dolar para ayırmak gerek. Bütün yurttaşları derhal genel bir toplantıya davet etmeyi teklif ediyorum dedi 4 numara. Başkan Sarasin teklifi oylamaya sunuyorum. Telefonların her birinden gelen bir çift dil sesi teklifin oy birliğiyle kabul edildiğini haber veriyordu. Saat 8.30'du. Kent kurulu 18 dakika bile sürmemiş, Ve hiç kimse rahatsız edilmemişti. Halk meclisi de yine bu kadar basit ve neredeyse bu kadar hızlı bir yöntemle toplantıya çağrıldı. Doktor Sarasin kurulun oylamasını belediye binasına bildirir bildirmez yine telefonu aracılığıyla kentin 280 mahallesine yerleştirilmiş dileklerin üzerindeki elektrikli çanlar çalmaya başladı. Bu dileklerin tepesindeki elektrikli harekete geçen ışıklı kadranlar tam 8.30'un üzerinde durmuştu. Yani davet saatinde. 15 dakika boyunca süren bu gürültülü çağrıyla uyarılan kent sakinleri ya aceleyle dışarı çıkıyor ya da en yakın kadrana bakıyor ve milli bir görevin onları belediye salonuna çağırdığını görerek oraya ulaşmakta acele ediyorlardı. Söylenen saatte yani 45 dakika sonra meclis toplanmıştı. Etrafı kurul üyeleriyle çevrili olan Doktor Sarasin şeref koltuğundaki yerini almıştı. Albay Hendon tribünün kenarında sözün kendisine verilmesini bekliyordu. Mürtaşların çoğu bu toplantıya sebep olan haberi öğrenmişti bile. Kent kurulundaki görüşmeler belediyedeki telefon tarafına otomatik olarak stenografi yoluyla yazılmış ve derhal gazetelere yollanmış, gazetelerde afiş olarak duvarlara asılan özel baskılar yapmışlardı. Belediye salonu havanın serbestçe dolaştığı ve gubbe köşelerden geçen bir gaz kordonundan içeriye dalga dalga ışığın yayıldığı dev bir cam çatının altındaydı. Halk bir şekilde ayakta bekliyordu. Sağlıklı bir ortamda yaşama, düzenli bir hayat alışkanlığı, kendi gücünün bilincinde olma gibi özellikler herkesi bir acil durum ya da öfkenin yarattığı bütün duygusal düzensizliklere karşı koymayı sağlıyordu. Başkan saat tam 8.30'da zile dokunduğu anda mutlak bir sessizlik sağlandı. Albay kürsüye çıktı. İddiasızca süslü laflara kaçmaksızın, gösterişsiz ve güçlü bir dille ne söylediklerini bilen Her şeyi açık canlıktan çünkü bunları iyi anlamış olan insanların diliyle. Hershuls'un Fransa'ya, Sarasine ve onun eserine karşı beslediği derin kini, New York Herald'ın bildirdiği, Frans vil ve sakinlerini yok etmeyenleri korkunç hazırlıkları anlattı. albay Hendon. Yapılacak en iyi şeyin ne olduğu konusundaki seçimin onlara kalmış olduğunu söyleyerek devam etti albay. Cesareti ve vatan aşkı olmayanlar belki de bu toprakları terk edip, yeni vatanı saldırganların işgaline bırakmayı tercih edebilirlerdi. Ancak albay, böylesine korkakça önerilerinin hemşehrileri arasında yankı bulamayacağından daha şimdiden emindi. Bu örnek kentin kurucularının peşinde koştukları amacın büyüklüğünü anlayanlar, buranın kanunlarını kabul etmiş olanlar muhakkak ki mert ve zeki insanlardı. İlerlemenin samimi ve militan temsilcileri bu benzersiz kenti, insanoğlunun kaderini yüceltme sanatının bu şanlı anıtını kurtarmak için Her şeyi yapmak isteyeceklerdi. O halde üstlerine düşen, temsil ettikleri dava için canlarını vermekti. Konuşmanın bu son bölümü müthiş bir alkış tufanıyla karşılandı. Birçok konuşmacı Albay Hendon'un söylediklerini destekledi. Doktor Sarasin hiç vakit geçirmeden, askeri harekatları gereken gizlilik için yürütecek, bütün acil önlemleri almakla görevli bir savunma kurulu oluşturulması gerektiğini belirtti ve teklif kabul edildi. Oturum sırasında kent kurulu üyelerinden biri ilk çalışmalar için kullanılmak üzere 5 milyon dolarlık bir geçici tahsisatın uygulanmasının uygun olacağını belirtti. Bu teklifi onaylamak üzere bütün eller havaya kalktı. Saat 10.25'te toplantı sona erdi. Fransville halkı dağılmak üzereydi ki beklenmeyen bir olay oldu. Birkaç saniyeline boş kalan kürsüde gayet tuhaf görünüştü meçhul bir adam belirmişti. Bu adam sanki bir sihrin etkisiyle ortaya çıkmıştı. Güçlü yüzü, müthiş bir heyecanın izlerini taşıyordu. Ama tavırları sakin ve kararlıydı. Vücuduna yarı yarıya yapışmış olan çamur içindeki kıyafetleri, kana bulanmış alnı, korkunç bir maceradan çıktığını anlatıyordu. Onu görünce herkes durmuştu. Meçhul adam buyurgan bir hareketle herkese hareketsizliği ve sessizliği emretmişti. Kimdi bu adam? Nereden geliyordu? Hiç kimse Doktor Sarasin bile bunu ona sormaya düşünmemişti. Stahlstadt'dan yeni kaçtım dedi adam. Herr Schultz beni ölüme mahkum etmişti. Sizi kurtarmaya çalışmak için tam faktinde buraya gelmeme tanrı izin verdi. Buradaki hiç kimse için yabancı değilim. Ümit ediyorum ki saygıdeğer üstadım Doktor Sarasin beni onun için bile tanımaz hale getiren bu görünüşüme rağmen Marcel Brugman'a güvenebileceğini size söyleyecektir. Doktor ve Oktav aynı anda bağırdılar Marcel! İkisi birlikte ona doğru atıldılar. Yeni bir el hareketi onları durdurdu. Bu gerçekten de mucize eseri kurtulan Marcel'di. Kananın parmaklıklarınız olduktan sonra neredeyse tamamen boğulduğu sırada akıntı onu cansız bir beden gibi sürüklemişti. Ama bu parmaklık aynı zamanda Stas, Stas Tur'larının kapısıydı ve Marcel 2 dakika sonra dışarıya. Nihayet Özgür olarak ırmak kıyısına sürüklenmişti. Eğer hayata dönebilirse tabii. Cesur delikanlı saatler boyunca bu ıssız kırsalda, bu karanlık gecenin ortasında her türlü yardımdan uzak kıpırdamadan yatmıştı. Kendine geldiğinde sabah olmuştu. Tanrı'nın lütfuyla nihayet lanetli Staltstadt'ın dışında olduğunu anladı. Artık esir değildi. Bütün düşünceleri Doktor Sarasin, arkadaşları, hemşerileri üzerinde yoğunlaştı. Onlar, onlar diye bağırdı kendi kendine. Marcel olağanüstü bir gayretle ayakları üzerine durmayı başardı. Fransville ile arasında 10 fersah vardı. Vahşi çelik kentin etrafındaki bu terk edilmiş arazide demiryolu, araba, at olmaksızın kat edilmesi gereken 10 fersah. Marcel bu 10 fersahı bir saniye bile dinlenmeden aşmış ve saat 10.15'te Doktor Sarasin'in kentinin ilk evlerine ulaşmıştı. Duvarları kaplayan afişlerden her şeyi öğrendi. Kent halkının kendilerini tehdit eden tehlikeden haberdar olduklarını anladı. Ama aynı zamanda ne bu tehlikenin ne denli yakın olduğunu ne de tuhaf bir şekilde geleceğini bilmediklerini kavradı. Herşus tarafından tasarlanmış felaket o gece. Saat 11.45'te meydana gelecekti. Saat 10.15'ti. Son bir çaba göstermek gerekiyordu. Marcel bir hamlede kenti geçti ve saat 11.45'te 10.25'te tam toplantının dağılacağı sırada kürsünün merdivenlerine çıktı. ''Dostlarım'' diye bağırdı Marcel. Sizi bekleyen ilk tehlike ne bir ay, hatta ne de 8 gün sonra. Bir saate kalmadan eşi benzeri görülmemiş bir felaket, bir demir ve ateş yağmuru kentinizin üzerine çökecek. Şu konuştuğum dakikalarda 10 fersah menzilli ancak cehenneme yakışacak bir savaş makinesi namlusunu kentin üzerine çevirdi bile. Onu gördüm. Kadınlar ve çocuklar ya sağlam mahzenlerde kendilerine korunak arasınlar ya da dağlarda bir sığınak bulmak üzere hemen kentten çıksınlar. Eli ayağı tutan erkekler elde olan her araçla ateşe karşı mücadele etmek için hazırlansınlar. Ateş şu an için sizin tek düşmanınız işte budur. Henüz üzerinize doğru yürüyen ne ordu var ne de asker. Sizi tehdit eden düşman sıradan saldırı yollarına tenezzül etmedi. Kötülükteki gücünü çok iyi bildiğiniz adamın planları hesapları gerçekleşirse eğer ki Herschelz hayatında ilk defa yanılmazsa yangın bir anda bütün Frans 100 ayrı noktadan saracak. Yüz ayrı noktada alevlerle boğuşmak gerekecek. Öncelikle yapılması gereken halkın kurtarılmasıdır. Zira sonuçta korunamayacak olan evleriniz, anıtlarınız hatta bütün şehir tamamen yıkılsa bile para ve zamanla yeniden yapılabilir. Avrupa'da olsa Marsella e deli derlerdi. Ama Amerika'da en beklenmedik şeyler dahil bilimin mucizelerini inkâr etmek akla getirilmezdi. Herkes genç mühendisi dinliyor ve Doktor Saras'ın onayından dolayı ona inanıyordu. Konuşmacının söyledikleri kadar söyleyi şeklinden de etkilenen kalabalık tartışmayı düşünmek sizin ona itaat etti. Doktor Marcel Burkman'a kefildi. Bu yeterliydi. Derhal emirler verildi ve bu emirleri yaymak üzere her tarafa haberciler yollandı. Kent halkına gelince kimileri evlerine giderek bir bombardımının dehşetini karşılamak üzere sığınaklara indiler. Kimileri yürüyerek atla arabayla kırlara çıkıp kasket dağlarının ilk rampanın döne döne tırmanmaya başladılar. Bu süre içinde eli ayağa tutan erkekler aceleyle Büyük Meydana ve Doktor Sarasi'nin gösterdiği bazı noktalara ateşi söndürmeye yarayabilecek şeyler yani su, toprak, Gum Bu arada oturum salonunda konuşmalar devam ediyordu. Ama Marcel kafasında başka hiçbir düşünceye yer bırakmayan bir fikrin esiri olmuş gibiydi. Artık konuşmuyordu. Yalnızca dudaklarından şu mırıltılar dökülüyordu. Saat 11.45'te Şu lanet şulsun uğursuz icadıyla hakkımızdan gelmesi gerçekten mümkün mü? Marcel birdenbire cebinden not defterini çıkardı. Sessizlik işareti yaptı ve Elinde kalem, not defterinin bir sayfasında hummalı hareketlerle bir takım rakamlar çizdi. Sonra yavaş yavaş anlı parıldamaya, yüzü aydınlanmaya başladı. Hey dostlarım, dostlarım diye bağırdı. Ya bu rakamlar yalan söylüyor ya da boş yere çözümünü aradığım bu balistik probleminin açıklığı karşısında korktuğumuz her şey bir kabus gibi dağılacak. Herr Schultz yanıldı. Bizi tehdit eden tehlike bir rüyadan ibarettir. İlk defa bilimsel bir hata yaptı. Söylediği hiçbir şey gerçekleşmeyecek, gerçekleşemez. Müthiş obüsü Frans bile dokunmadan yukarıdan geçip gidecek. Kaygılanacak bir şey varsa bile ancak çok daha sonrası için. Marcel ne demek istiyordu? Hiçbir şey anlayamamıştı. Genç alsazlı sonunda çözmeyi başardı hesabın sonucunu anlattı. Net ve titreyen sesiyle açıklamasını en cahillerin bile anlayabileceği seviyeye indiriyordu. Karanlığın ardından gelen aydınlık, sıkıntının ardından gelen sükunetti bu. Mermi yalnızca doktorun kentine dokunmamakla kalmayacak, hiçbir şeye dokunmayacaktı. Uzay boşluğunda kaybolup gidecekti. Doktor Sarasim bir el hareketiyle Marcel'in hesaplarını doğruladığı sırada birdenbire parmağını salondaki ışıklı kadrına çevirdi. 3 dakika sonra kimin şulsun mu yoksa Marcel Brugman'ın mı haklı olduğunu göreceğiz dedi. Her ne olursa olsun dostlarım, alınan tedbirler için üzülmeyelim ve düşmanımızın icatlarına engel olabilecek hiçbir şeyi ihmal etmeyelim. Marcel'in bizi ümitlendirdiği gibi bu atış ıskalayacak olsa bile son atış olmayacaktır. Perşuls, yenilgiyi kapıdanecek ve bir bozgun karşısında bes edecek cinsten değildir. Benimle gelin diye bağırdı Marcel ve herkes büyük meydana kadar onu izledi. Aradan 3-4 dakika geçti, saat 11.45'e vurdu. 4 saniye sonra gök yükseklerinden karanlık bir kütle geçti ve düşünce kadar hızlı, uğursuz bir ıstıkla kentin ötesinde gözden kayboldu. İyi yolculuklar diye haykırdı gülmekten kırılan Marcel. Her şükürsün bu çıkış hızıyla şu anda atmosferin sınırlarını geçmiş olan o bisü artık asla yeryüzüne düşemez. 2 dakika sonra sanki yeryüzünün içinden gelen boğuk bir gürültü gibi bir patlama sesi duyuldu. Bu ses Boğa Kulesi'ndeki topun dakikada 150 fersa hızlı hareket eden mermiden 113 saniye sonra gelen sesiydi. Marcel Burkman'dan Profesör Schulz'a Stahlstadt Fransville 14 Eylül Önceki gece mutlu bir tesadüf eseri. Kendi selametimi Schulz topu modelinin selametini tercih ederek mülkünün sınırlarını geçtiğimi Çelik Kralı'na bildirmeyi uygun görüyorum. Size veda ederken Ben de kendi sırlarımı açıklamazsam üzerime düşeni yapmamış olacaktım. Ama sakin olun. Bunları öğrenmenin bedelini hayatınızda ödemeyeceksiniz. Adım Schwartz değil. İsviçre'de değilim. Adım Marcel Brugman. Hassaslıyım. Sizin söylediğinize bakılırsa şöyle böyle bir mühendisim. Ama her şeyden önce Fransızım. Siz ülkemin, dostlarımın, ailemin amansız düşmanı oldunuz. Benim sevdiğim her şeye karşı iğrenç projeler geliştiriyorsunuz. Bunları öğrenmek için her şeyi yaptım. Her şeye cüret ettim. Bunları bozmak için her şeyi yapacağım. Size şunu da bildirmek isterim ki ilk atışınız menziline düşmedi. Tanrı'nın lütfu sayesinde amacınıza ulaşamadınız ve ulaşamayacaksınız. Topunuz gerçekten de olağanüstü bir top. Ama fırlattığı ya da fırlatacağı bu aşırı barut yüklü mermiler kimseye zarar vermeyecek. Bu mermiler hiçbir zaman hiçbir yere düşmeyecek. Bunu daha önce sezmiştim ve bugün artık şurası kesindir ki Herschelz korkunç ve tamamıyla zararsız bir top icat etmiştir. Bu şeref size aittir. Çok mükemmel obüsünüzü dün gece saat 11.45'i 4 saniye geçe kentimizin üzerinden geçerken gördüğümüzü öğrenmekten sanırım zevk duyacaksınız boşluğun içinde batıya doğru ilerliyordu ve yüzyıllar boyunca aynen böyle ilerlemeye devam edecek. Şu andaki hızının 20 katı olan saniyede 10 metrelik bir çıkış hızıyla harekete geçen bir mermi için artık düşmek imkansızdır. Merminin hareketi yeryüzünün çekim kuvvetiyle birleşince ortaya küremizin etrafına dönüp durmaya mahkum bir hareketli cisim çıkacaktır. Bunu gözden kaçırmamış olmalıydınız. Ayrıca umuyorum ki Boğa Kulesi'nin topu bu ilk denemede tamamıyla tahrip olmuştur. Ancak gezegenler dünyasına yeni bir yıldız ve yeryüzüne ikinci bir uydu armağan etmiş olmanın zevki için 200 bin dolar pek de pahalı sayılmaz. Marcel Brugman Fransville'den Stahlstadt'a derhal bir ulak yollandı. Bu mektubu vakit geçirmeden Herschel's'a ulaştırmanın vereceği alaycı zevki etmiş olduğu için Marcel affedilecektir. Marcel bu hızla harekete geçen ve atmosfer tabakasının ötesinde ilerleyen meşhur obüsün bir daha yeryüzüne düşmeyeceğini söylerken gerçekten de haklıydı. Aynı şekilde bu muazzam proksil yükü altında Boğa Kulesi'nin topunun kullanım kalacağını ümit ederken de haklıydı. Böyle bir mektup almak, her için hiç beklenmeyen sarsıcı bir başarısızlık, kontrol edilmez gururu için müthiş bir bozgun oldu. Mektubu okurken rengi morardı. Okuyup bitirdikten sonra bir topuz darbesi yemiş gibi başı göğsünün üzerine düştü. Bu bitkin durumdan ancak 15 dakika sonra çıkabildi. Ama nasıl bir öfkeyle? Bu öfkenin pırıltılarını ancak Arminius ile Sigimer anlatabilirdi. Bununla birlikte Herschel senildiğini kabullenecek adamlardan değildi. Artık onunla Marsella arasında acımasız bir savaş başlayacaktı. Elinde sıvı karbon asidi yüklü obüsler, Daha küçük ama daha pratik kısa menzilde toplar yok muydu? Ani bir gayretle sükunet bulan Çelik Kralı çalışma odasına döndü ve yeniden işe koyuldu. Her zamankinden daha büyük bir tehdit altındaki Frans Vili'nin savunma durumuna geçmek için hiçbir şeyi ihmal etmemesi gerektiği gayete çıktı. Savaş Hazırlıkları Tehlike artık her ne kadar çok yakında değilse bile hala ciddiyetini korumaya devam ediyordu. Marcel, Doktor Sarasim ve arkadaşlarına Herschel's'un hazırlıkları ve tahrip makineleri hakkında bildiği her şeyi anlattı. Ertesi günden itibaren Marcel'in de içinde bulunduğu savunma kurulu bir direniş planı ve bu planı uygulamaya koyma yolları üzerinde tartışmalara başladı. Bütün bunlar olurken Marcel manevi açıdan olumlu yönde çok değişmiş bulduğu oktavdan büyük yardım görüyordu. Alınan kararlar neydi? Bunun ayrıntılarını hiç kimse öğrenemedi. Yalnızca genel ilkelci düzenli olarak basına bildirildi ve halka ilan edildi. Bu işin içinde Marcel'in parmağı olduğunu görmek zor değildi. Kentteki ilanlar şöyle deniyordu. Her türlü savunmada esas mesele düşman kuvvetlerini tanımak ve savunma sistemini bu kuvvetlere uygun hale getirmektir. Herşilson toplarının ürkütücü boyutlarda olduğuna kuşku yoktur. Ama yine de iyi tanımadığımız silahlara karşı mücadele etmektense sayısını, çapını, menzilini ve etkilerini bildiğimiz toplarla karşı karşıya olmak daha iyidir. Her şey kentin karadan ya da denizden kuşatılmasına engel olmak içindi. Savunma kurulunun harıl harıl incelediği mesele işte buydu ve bir afişle bu sorunun çözülmüş olduğunu ilan edildiği gün hiç kimse bundan kuşku duymamıştı. Yurttaşlar kitleler haline gelip gerekli çalışmaları yapmaya talip oluyorlardı. Savunmaya katkıda bulunabilecek hiçbir iş küçük görülmüyordu. Her yaştan Ve her mevkiden erkekler bu şartlar altında basit işçiler gibi çalışıyorlardı. Çalışmalar hızla ve neşe içinde sürdürülüyordu. Kente iki yıl yetecek kadar erzak depolandı. Büyük miktarlarda maden kömürü ve demir getirtildi. Demir silah ham maddesiydi. maden maden kömürüyse mücadele için gerekli olan ısı ve harekete kaynak teşkil ediyordu. Meydanlara yığılan maden kömürü ve demirin yanı sıra dev un çuvalı yığınları, füme et, blokları değirmen taşı gibi peynirler, ağa gibi konserve ve kurutulmuş sebze depoya dönüştürülmüş salonlara yığılıyordu. Sayısız sürü Frans Vili geniş bir çimenliğe dönüştüren bahçelere yerleştirilmişti. Nihayet eli silah tutan bütün erkekler için seferberlik ilan edildiğinde bu karar öyle büyük bir heyecanla karşılandı ki bu yurttaş askerlerin her şeye mükemmel bir şekilde hazırlıklı oldukları bir kere daha görüldü. Yün gömlek, kumaş pantolon, yarım bot, Diri şapka ve Verder ile donanmış olan bu askerler caddelerde manevra yapıyorlardı. Çinli işçiler toprak üzerinde arı gibi çalışıyor, bütün uygun noktalara çukurlar kazıyor, küçüklü büyüklü istikamlar yükseltiyorlardı. Topların dökümüne başlanmıştı. Bu iş büyük bir hareketlilik içinde devam ediyordu. Bu çalışmalara kolaylık sağlayan bir durum da kentte çok sayıda bulunan duman çekme fırınının kolaylıkla döküm fırına dönüştürülebilmesiydi. Bu aralıksız hareketin ortasında Marcel yorulmak bilmeden çalışıyordu. Her yere yetişiyordu ve her işin üstesinden geliyordu. Teorik ya da pratik herhangi bir sorun çıktığında bunu derhal çözmeyi iyi biliyordu. Gereğinde kollarını sıvayıp bir işlemi el çabukluyla gösteriyordu. Otoritesi hiç itirazsız kabul edilmişti ve emirleri her zaman harf harfine yerine getiriliyordu. Onun yanı başındaki Octave da elinden gelenin en iyisini yapıyordu daha önce üniformasını altın yaldızlı ısırmalarla süsleyeceğine kendi kendine söz vermişse de, başlangıç için basit bir askerden başka hiçbir şey olması gerekmediğini anlayarak bundan vazgeçmişti. Oktav, kendisine gösterilen taburda saf tutarak örnek bir asker olmayı bildi. Bundan şikayet ediyor gibi görünenlere şöyle cevap veriyordu. Herkes yeteneklerine göre değerlendirilir. Komuta etmeyi bilmiyor olabilirim ama en azından komutlara itaat etmeyi öğreniyorum. Bir haber, uydurma bir haber, birdenbire savunma çalışmana daha büyük bir hız verdi. Söylentiye göre Herr Schultz toplarının taşınması için denizcilik şirketleriyle görüşüyordu. O andan itibaren her gün kuşlar birbirini izledi. Bazen Schultz'un filosunun Fransfile'e e yöneldiği, bazen Sacramento Demiryolu'nun gökten inen uhlanlar tarafından kesildiği haberlerini getiriyordu bu kuşlar. Fakat hemen yalanlanan bu söylentiler, Okuyucularının ilgisini çekmeye çalışan umutsuz durumdaki gazetecilerin uydurmalarından başka bir şey değildi. Gerçek olansa şuydu ki, Stahlstadt hiçbir yaşam belirtisi göstermiyordu. Marsele savunma çalışmalarını tamamlayacak zamanı bırakan bu mutlak sessizlik, nadir dinlenme zamanlarında onu endişelendirmiyor değildi. Bu haydut, bu haydut bataryaları değiştirip bana kendi kafasına göre yeni bir oyun hazırlıyor olmasın sakın, diye Kendi kendine soruyordu bazen. Fakat gerek düşman gemilerini durdurmaya, gerek kuşatmaya engelleme yönelik bilen her türlü ihtimale cevap veriyordu ve Marcel bu endişe anlarında faaliyetini iki katına çıkarıyordu. Tek zevki ve tek dinlencesi yorucu iş gününün ardından her akşam madam Sarasi'nin salonunda geçirdiği kısa süren bir saatti. Doktor ilk günden itibaren başka bir programı olduğu durumlar hariç, her akşam düzenli olarak kendi evinde yemek yemesi için Marcel'i zorlamıştı. Fakat gariptir, Marcel'in bu ayrıcılıktan vazgeçmesine sebep olacak bir olay henüz gerçekleşmemişti. Bununla birlikte doktorun Albay Hendon ile sonu gelmez satranç partileri bu devamlılığı açıklamak için yeterince heyecan verici bir merak değildi. O halde Marcel'i büyüleyen başka bir şey olduğu düşünülebilir. Hatta belki de muhakkak ki kendisi henüz bundan şüphe etmediği halde Madame Sarasim ve Matmazel Jeanne ile birlikte iki fedakar kadının ileride seyyar hastaneler için gerekli olabilecek şeyleri hazırladıkları, büyük masanın kenarına oturduklarında dağılıkları sohbete duyduğu ilgi gözlendiğinde bu sohbetlerden bazı anlamlar çıkarılabilirdi. Bu yeğeni çelik silahlar daha önce çizimlerini gösterdiklerinizden daha mı iyi olacak diye sorduğu bütün savunma çalışmalarıyla yakından ilgilenen Jeanne. Hiç kuşkunuz olmasın Matmazel diye cevapladı Marcel. Ah buna çok memnun oldum. Fakat sanayide en ufak bir ayrıntı ne büyük araştırmalar ve zahmetler gerektiriyor. İstikamın dün 500 metre daha çukur kazdığını söylemiştiniz. Bu çok fazla öyle değil mi? Hayır hayır fazla olmadığı gibi yeterli dahi değil. Bu gidişle surları ay sonundan önce bitiremeyiz. Surların bittiğini ve şu iğrenç şurların geldiğini görmek isterim doğrusu. Erkekler bir şeyler yapabildikleri ve faydalı oldukları için mutlular. Bizim gibi hiçbir işe yaramayanlar için bekleyiş onlar için olduğundan daha uzun. Hiçbir işe yaramayanlar mı diye bağırdı genellikle daha sakin olan Marcel. Peki sizce bu cesur insanlar kimin için asker olmak üzere her şeyi bıraktılar? Annelerinin, karılarının, nişanlılarının huzur ve mutluluğunu güvence altına almak için değilse kimin için çalışıyorlar? Bu gayret onlara nereden geliyor? Eğer sizden değilse Bu fedakarlık aşkının kaynağı eğer bu söz üzerine biraz mahcup olan Marcel sustu. Mademoiselle Jean ısrar etmedi ve iyi kalpli Madame Saracin genç adama görev aşkının bu büyük gayreti açıklamaya elbette yettiğini söyleyerek tartışmayı kapatmaya mecbur oldu. Bu sırada şakaya gelmez işinin geri çağırdığı Marcel bir plan ya da projeyi bitirmek üzere aceleyle kalktı ve bu tatlı sohbetten üzülerek ayrıldı. Kafasında Fransville ve bütün sakinlerini kurtarmak konusunda sarsılmaz bir inanç taşıyordu. Marcel, başlarını girecek olandan başka bir şey düşünmüyordu. Ama bu, doğaya aykırı bir durumun, çelik kentin temel kanunu olan her şeyin tek bir şey üzerinde odaklanmasının doğal ve kaçınılmaz sonucuydu. San Francisco Borsası. Modern bir sinayi ve ticari hareketin özeti ve cebirsel ifadesi olan San Francisco Borsası Dünyanın en hareketli ve en garip borsalarından biridir. Kaliforniya Hükümet Merkezi'nin coğrafi konumunun doğal bir sonucu olan kozmopolit özellik bu borsanın da en belirgin çizgilerinden birini oluşturur. Kırmızı granitten kemerlerinin altında sarı saçlı uzun boylu saksonla maddenli koyu saçlı daha çevik ve daha ince kelt dirsek dirseğidir. Zenciler orada Finlandalıya ve Hintliye rastlar. Polinezyalı orada hayret içinde Grandlandlı'yı görür. Dikkatle örülmüş saç örgüsüyle çekik gözlü Çinli, tarihi düşmanı Japon'la orada yarışır. Bütün diller, bütün lehçeler, bütün şiveler modern bir Babil değmişçesine burada birbirleriyle çarpışır. Dünyanın bu eşsiz borsasının 12 Ekim açılışında olağanüstü hiçbir şey yoktu. Saat 11'e yaklaşırken başlıca simsar ve aracıların kendi mizaçlarına uygun olarak Ya neşeyle ya da ciddi bir şekilde birbirlerine yanaştıkları, el sıkıştıkları, ilk içkilerini içerek günün işlemlerine başlamak üzere büfeye yöneldikleri görülüyordu. Birer birer abone postalarının bırakıldığı, avludaki numaralı kasaların küçük bakır kapaklarını açıp dev mektup paketleri çıkarıyor ve bunlara dalgın dalgın göz gezdiriyorlardı. Kısa bir süre sonra günün ilk fiyatları oluşurken çok meşgul görünen kalabalık da yavaş yavaş artıyordu gitgide sayısı artan gruplardan hafif bir uğultu yükseliyordu. Artık dünyanın her tarafından telgraflar yağmur gibi yağmaya başlamıştı. Aradan 1 dakika geçmiyorduk ki mavi kağıttan bir şerit bu ses fırtınasının ortasında avaz avaz okunup borsa grevleri tarafından kuzey duvarına asılmış telgraf koleksiyonuna eklenmesin. Her geçen dakika hareketlilik biraz daha artıyordu. Memurlar koşarak içeri giriyor, dışarı çıkıyor, telgraf burasına atılıyor, Cevapları getiriyorlardı. Bütün not defterleri açılmış, yazılmış, çizilmiş, yırtılmıştı. Bulaşıcı bir çılgınlık bu kalabalığı etkisi altına almış gibiydi. Ta ki saat 1'e doğru esrarengiz bir şeyin tıpkı bir titreme dalgası gibi bu hareketli grubun arasından geçip gitmesine kadar. Far West Bankası'nın ortaklarından biri tarafından getirilen şaşırtıcı, beklenmeyen, inanılmaz bir haber salonda yıldırım hızıyla dolaşmıştı. Ne şaka ama. Bir oyun olmalı bu. Böyle bir yalana kimin anır? diyordu bazıları. Eh ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyordu diğerleri. Böyle bir durumda batılabilir mi? Her durumda batılabilir. Fakat Mösyö yalnızca gayrimenkuller ve aletler 80 milyon dolardan fazla eder diye bağırdı birisi. Demir ve çelik malzemeler ve mamuller hariç diye cevapladı bir diğeri. Elbette benim söylediğim de bu. Schultz'un 90 milyonu vardır ve ne zaman istenirse aktif değerlerini nakde çevirmeye hazırım. Peki ödemelerin askıya alınmasını nasıl açıklıyorsunuz? Bunu açıklamıyorum. Çünkü buna inanmıyorum. Sanki böyle şeyler her gün en ünlü ve sağlam şirketlerin başına gelmiyor. Stalt saat bir şirket değil bir kent. Her şey bir yana. Tamamıyla batmış olması imkansız. Bir şirket işlerini yeniden ele almak için yeniden yapılanır. Peki ama bu Schultz denen şeytan bunca protestoya fırsat vermeden neden bunu yapmadı? Çok haklısınız Mösyö. Bu öylesine saçma ki hiçbir kuşkuya yer bırakmıyor. Bu tamamıyla ve yalnızca bir yalan haber. Muhtemelen çelik fiyatlarının yükselmesine çok ihtiyacı olan Nash tarafından ortaya atılmıştır. Haber yalan değil. Schultz batmakla kalmamış aynı zamanda kaçmış da. Haydi canım. Kaçmış Mösyö. Biraz önce asılan telgrafta yazıyor. Müthiş bir insan dalgası telgraf tablosunun önüne doğru sürükleniyordu. Son gelen mavi kağıt şeridinin üzerinde şunlar yazıyordu. New York saat 12.10, Merkez Bankası, Staltstadt fabrikası, ödemeler askıya alındı. Bilinen borç 47 milyon dolar, Schultz ortadan kayboldu. Haber ne kadar şaşırtıcı olursa olsun artık kuşkuya yer kalmamıştı ve konuyla ilgili varsayımlar alabildiğine ilerliyordu. Saat 2'ye gelindiğinde Herschel's'ın iflasından ikinci derecede etkilenlerin listesi salonu doldurmaya başladı. New York Mining Bank en çok kaybedendi. Chicago'dan Westerley ve oğulları şirketi 7 milyon dolar, Buffalo'dan Milwak 5 milyon dolar zarar etmişlerdi. Bunun ardından 3. derecedeki şirketlerin listesi geliyordu. Diğer yandan olayın doğal tepkileri bu yeni haberleri beklemeksizin zincirden boşanmış gibi sökün ediyordu. Sabahleyin eksperlerin deyimiyle gayet ağır olan San Francisco borsası saat 2 olduğunda hiç de öyle değildi. Ne sıçramalar, ne yükselişler, ne dur durak binmez spekülasyonlar. Her dakika artan çelik yükselişteydi. Maden kömürü yükselişteydi. Bütün Amerikan dökümhanelerin hisse senetleri yükselişteydi. Demir sanayinin her türlü mameli yükselişteydi. Fransville arazisi de yükselişteydi. Savaş ilanından beri sıfıra düşmüş, borsa cetvelinden bile silinmiş olan arazisi birdenbire akrı 180 dolardan talep görmeye başlamıştı. Aynı akşamdan itibaren haberci dükkanları da saldırıya geçmişti. Ama Harold Turbin gibi, Alta da Guardian gibi, Eko da Globe gibi toplayabildikleri zayıf bilgileri dev karakterlerle yazmışlardı ki bu bilgiler neredeyse bir hiçti. Bilinen her şey şundan ibaretti. 25 Eylül'de Buffalo'daki Jackson, Elder and Co tarafından verilen ve Hershulls tarafından kabul edilen bir poliçe, Çelik Kralı'nın New York'taki bankası Shiring, Stras and Co'ya verilmişti. Bu beylerse, müşterilerin kendi dengesinin bu muazzam ödeme için yeterli olmadığını tespit ederek onu derhal telgrafla durumdan haberdar etmiş ancak bir cevap alamamışlardı. Bunun üzerine bankerler kayıtlarını incelemiş ve Shitasstat'tan 13 gündür hiçbir mektup Ve hiçbir meblağa gönderilmemiş olduğunu hayretle fark etmişlerdi. O tarihten itibaren kendi kasaları üzerine Herschel tarafından çekilen poliçe ve çekler günlük olarak birikmiş ve çıkış noktalarına hep aynı kayıtla geri dönmüşlerdir. No effects. Karşılığı yok. 4 gün boyunca bir yandan bankaya diğer yandan Stahlstadt'a bilgi talepleri, endişeli telgraflar, öfkeli sorular yağmıştı. Sonunda kesin bir cevap gelmişti. Herschelz 17'den beri kayıptır, diyordu telgraf. Hiç kimse bu sırrı aydınlatacak bilgiye sahip değildir, ödeme talimatı verilmemiştir ve bölüm kasaları boştur. O andan itibaren gerçeği saklamak mümkün olmamıştı. Başlıca alıcılıklılar korkuya kapılmış ve senetlerini ticaret mahkemesine vermişlerdi. İflas birkaç saat içinde yıldırım hızıyla yayılmış, 13 Ekim'de öğlen saat 12'de bilinen toplam alacak miktarı 47 milyon dolara ulaşmıştı. Yan alacaklarla birlikte borcun 60 milyona yaklaşacağı öngörülüyordu. İşte bilinenler ve bütün gazeteler tarafından biraz abartılarak anlatılanlar bunlardı. Hepsinin ilan etkilerini ise söylemeye bile gerek yok. Zaten aralarında biri bile yoktu ki ilk andan itibaren muhabirlerini şital Stahlstadt yollarında sefere çıkarmış olmasın. 14 Ekim akşamından itibaren Çelik Kent not defterleri açık kalemleri ellerinde hazır gerçek bir gazeteci ordusunun kuşatması altında gibi görünüyordu. Fakat bu ordu, Stahlstadt'ın dış surları karşısında bir dalga gibi kırılmıştı. Bekçi hala kapıdaydı. Ama gazeteciler onu kandırmak için mümkün olan her yolu boşuna denediler. İstediklerini kabul ettirmeleri mümkün olmadı. Ama yine de işçilerin hiçbir şey bilmediklerini ve bölümlerin çalışma programında hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu tespit etmeyi başardılar. Yalnızca usta başlarına önceki gün, Yukarıdan gelen bir emirle özel kasalarda nakit kalmadığı ve merkez bloktan talimat gelmediği için aksi yönde bir ihtiya gelmediği sürece çalışmaların cumartesi günü askıya alınacağı bildirilmişti. Bütün bunlar durumu aydınlatmak yerine daha da karmaşık hale getiriyordu. Herr Schultz neredeyse bir aydır ortada yoktu. Bu kimse kuşku uyandırmıyordu. Bu yok oluşun sebebi ve hedefi neydi? İşte kimsenin bilmediği buydu. Esrarengiz şahsiyetin her an ortaya çıkabileceğine dair yaygın bir kanı hala anlaşılmaz biçimde endişeleri bastırıyordu. İlk günlerde fabrikada işler daha önce kazanılan hızın etkisiyle her zamanki gibi devam etmişti. Herkes kendi bölümünün sınırları içinde işin kendi üzerine düşen kısmını yapmayı sürdürmüştü. Her cumartesi özel kasalardan ücretler ödenmişti. Ana kasa o güne kadar yerel ihtiyaçları karşılayabilmişti. Ama merkezileşme Stalstad'a öyle yüksek boyutlara ulaşmış başkan öyle yetkilere donanmıştı ki yokluğunun çok kısa süre içinde çarkın tamamen durmasına sebebiyet vermemesi mümkün değildi. İşte böylece Çelik Kralı'nın talimatlarını son kez imzaladığı 17 Eylül gününden ödemelerin askıya alındığı haberin bomba gibi patladığı 13 Ekim gününe kadar büyük bölümü muhakkak ki hatırı sayılır mevdalar içeren binlerce mektup Stalstad postanesinden geçerek merkezi bloğun kutusuna bırakılmış ve hiç kuşku yok ki Hershult's'un çalışma odasına ulaşmıştı. Ancak bunları açmak, kırmızı kalemle üzerlerine notlar almak ve ödenmek üzere baş meznadara vermek hakkı yalnızca ona aitti. Fabrikanın en üst düzeydeki görevlileri her zamanki yetkilerin dışına çıkmayı hiç düşünmemişlerdi. Aslarının karşısında neredeyse mutlak bir yetkile donanmış olan bu görevliler Hershult's'un hatta onun hayalinin karşısında Yetkisiz, inisiyatifsiz, otoritesiz araçlar gibiydiler. Dolayısıyla hepsi de kendi görevlerinin dar sorumluluk alanına hapsedilmiş olarak beklemiş, vakit geçirmiş olayların gelişmesini izlemeye koyulmuşlardı. Sonunda beklenen olaylar gerçekleşmişti. Bu tuhaf durum, ilgili büyük şirketlerin birbiri ardına alarma geçip telgraf göndermeye, cevap peşinde koşmaya, alacaklarını talep etmeye, protestolara ve nihayet yasal önlemler almaya başladıkları ana kadar uzamıştı. İşlerin bu noktaya gelmesi için belirli bir sürenin geçmesi gerekmişti. Böylesine büyük bir servetin pamuk ipliğine bağlı olduğundan kuşku duymaya kimse kolay kolay yanaşmamıştı. Ama durum artık aşikardı. Herr Schultz alacaklardan saklanıyordu. Gazetecilerin öğrenebildikleri tek şey buydu. Çağının en kötü adamı, Başkan Grant'ın ağzından siyasi itiraflar koparmayı başarmış olmakla meşhur Michael Chan, Word'ün basit bir muhabiri olarak Planner'in teslim olduğu gibi büyük bir haberi Çara ilk bindiren kişi olmakla tanınan yorulmak bilmez Blunderbus gibi büyük gazeteciler bile bu kez meslektaşlarından daha mutlu değillerdi. Turbün ve Ward'un Schultz'un iflası ile ilgili olarak henüz son sözü söylememiş olduğunu kendilerine itiraf etmeleri gerekiyordu. Bu sınai felaketi benzersiz bir olay haline getiren Stahlstadt'ın tuhaf konumu bu bağımsız ve yalıtılmış kentin hiçbir düzenli ve yasal soruşturmaya izin vermeyen düzenlemesiydi. Herr Schultz'a New York'ta protesto çekilmişti. Bu doğruydu ve alacaklıları fabrikanın aktiflerinin bir ölçüde borçları tazmin edeceğini düşünmekle haklıydılar. Ama haciz ya da malların yedi emine devri için hangi mahkemeye başvurulacaktı? Stalstad üzerindeki her şeyin her ait olduğu henüz sınıflanmamış bir özel mülk olarak kalmıştı. En azından bir temsilci, bir yönetim kurulu, bir vekil bırakmış olsaydı ama ne bir mahkeme, Ne bir adli kurul, hiçbir şey yoktu. Kendi kentinin tek kralı, yargıcı, başkomutanı, noteri, avukatı, ticaret mahkemesi oydu. Kendi kişiliğinde ideal bir merkeziyetçilik gerçekleştirmişti. Dolayısıyla o olmadığında her şey tam bir hiçlik içine düşüyor ve bütün bu müthiş binalar İskambil kağıdından şato gibi çöküyordu. Başka herhangi bir durum söz konusu olsa alacaklar bir sendika kurabilir, Herschels'un vekatini alabilir, aktiflerine el koyabilir, işlerinin idaresini ele geçirebilirlerdi. Görünüşe bakılırsa çarkı döndürmek için belki biraz para ve işleri düzenleyici bir yönetim dışında hiçbir eksik yoktu. Ama bunların hiçbiri mümkün değildi. Bu el koyma işlemini gerçekleştirmek için yasal organlar eksikti. Çelik kentin etrafındaki yüksek duvarlardan daha aşılmaz bir hukuk engeliyle karşı karşıyaydılar. Talihsiz alacaklar, alacaklarının karşılığı bulunduğunu görüyorlardı ama bunu elde etmek konusunda çaresizlik içindeydiler. Yapabildikleri tek bir şey genel kurul toplamak ve kendi davalarını ele alması, vatandaşlarının çıkarlarıyla ilgilenmesi, Stahlstadt'ın Amerikan topraklarına ilhakını ilan etmesi ve bu muazzam alacağı kamu hukukuna dahil etmesi için bir dilekçe hazırlayıp kongreye sunmak oldu. Kongre öğlenilen birçoğu bu işle kişisel olarak ilgiliydi. Dilekçe birçok yönden Amerikan karakteri için cazipti ve bu işin büyük bir başarıyla sonuçlanacağını düşünmek için yeterince sebep vardı. Fakat ne yazık ki kongre tatildeydi. Ve bu davanın ele alınması için uzun bir süre gerekecek gibi görünüyordu. Bu zamanın geçmesini beklerken Stalstad'ta hiçbir iş yürümüyor ve ocaklar birbiri ardına sönüyordu. Aynı zamanda Fabrikadan geçinen 10 bin ailelik bir nüfus da derin bir üzüntü içindeydi. Ama elden ne gelirdi? Belki 6 ay sonra ödenecek, belki de hiç ödenmeyecek bir aileğa güvenerek çalışmaya devam etmeliydi? Kimsenin bu konuda bir fikri yoktu. Zaten hangi işi yapacaklardı? Bütün diğer kaynaklar gibi sipariş kaynakları da tükenmişti. Herşus'un bütün müşterileri ilişkileri yeniden ele alabilmek için yasal çözümü bekliyorlardı. Bölüm şefleri, mühendisler ve ustabaşıları emir alamadıkları için harekete geçemiyorlardı. Toplantılar, mitingler, konuşmalar yapıldı. Projeler ortaya atıldı. Durdurulan bir plan olmadı. Çünkü ortada uygulanması mümkün olan bir plan yoktu. İşsizlik kısa süre sonra beraberinde sefalet, umutsuzluk ve kötülük getirdi. Atölyeler bomboş, meyhaneler tıklım tıklımdı. Fabrikanın dumanı kesilen her bacasına karşılık, civar kasabalarda bir meyhane açılıyordu. İşçilerin en akıllı, en tedbirli ve bu zor günleri öngörerek biraz para biriktirmiş olanları eşyalarını, aletlerini, ev kadınlar için değerli olan yatak takımlarını ve vagonun kapısından görünen manzaraya hayretle bakan tombul yanaklı çocuklarını toplayıp kaçmakla acele ettiler. Bu gidenler ufkun dört bir yanına dağıldılar ve bir süre sonra kimi doğuda, kimi güneyde, kimi kuzeyde, bir başka fabrikada bir başka merkezde, bir başka örsün başında yeniden ortaya çıktılar. Ama bu rüyayı gerçekleştirebilen bir kişiye, 10 kişiye karşılık sefaletin toprağa çivilediği yüzlercesi vardı. Bunlar çukurlaşmış gözleri ve buruk kalpleriyle kala kalmışlardı. Bir üç üçgüdüyle bütün büyük felaketlerin üzerine üşüyen insan suretindeki yırtıcı kuş sürülerine eşyalarını, elbiselerini satmış, birkaç gün içinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmiş Çok geçmeden, aylıklarından olduğu gibi, veresiyeden de, içten olduğu gibi, umuttan da mahrum, önlerinde yeni başlayan kış gibi karanlık, sefalet içinde bir geleceğin uzandığını görerek, kala kalmışlardı. İki Fransız bir kente karşı. Herşus'un ortadan kaybolduğu haberi Frans bile ulaştığında, Marseille'nin ilk sözü şu olmuştu. Ya bu bir savaş ilesinden başka bir şey değilse? Ancak, Biraz düşünüldüğünde Stahlstadt için bu derece vahim sonuçlar doğuracak bu hile varsayımının mantıken kabul edilebilir olmadığı açıktı. Fakat Kien'in mantığa yer bırakmadığı ve Herr Schultz gibi bir adamın öfkeyle yoğunlaşmış Kien'in onu bir anda tutkusu için her şeyi kurban edebilecek hak getirebileceği de açıktı. Her ne olursa olsun tetikte olmak gerekiyordu. Savunma kurulu Marcel'in isteği üzere derhal Dikkatleri dağıtmak üzere düşman tarafından yayılan yalan haberlere karşı uyanık olmaları için halkı uyandıran bir bildiri kaleme aldı. Her zamankinden daha büyük bir gayretle devam eden çalışmalar ve talimler Fransville'in, Herschel's'un herhangi bir saldırısına nasıl bir karşılığı uygun gördüğünün altını çiziyordu. Ancak doğru veya yanlış, Stadstatt felaketinin mali ve ticari sonuçları hakkında San Francisco, Chicago ve New York gazetelerinin verdiği ayrıntılar Ayrı ayrı fazla bir anlamı olmayan bu anlaşılmaz kanıtlar bütünü bir araya geldiğinde öyle güçleniyordu ki hiçbir kuşkuya yer bırakmıyordu. Doktorun kenti bir sabah aynen uyanarak kötü bir yerden sıyırılan bir insan gibi tamamıyla kurtulmuş olarak uyandı. Evet, Fransville tek bir tüfek patlamadan tehlikenin kesinlikle dışında kalmıştı ve buna tam olarak ikna olan Marcel elindeki bütün yayın araçlarıyla haberi yaymıştı. Büyük bir huzur ve neşenin eşlik ettiği bir bayram havası yaşatan bu haber herkesin rahat bir soluk kalmasını sağladı. İnsanlar tokalaşıyor, birbirlerini kutluyor ve yemeğe davet ediyorlardı. Kadınlar yeni tuvaletlerini giyiyor, erkekler talimleri, manevraları, çalışmaları hemen tatil ediyordu. Herkes emin, memnun ve sevinçliydi. Kent adeta nekaat döneminin ardından yatağından kalkan bir hasta gibiydi. Fakat eminim, En mutlu kişi hiç kuşku yok ki Doktor Sarasindi. Bu saygıdeğer adam ona güvenerek kendi toprağına ve kendi koruması altına yerleşen bu insanların kaderinden kendini sorumlu hissediyordu. Son bir aydır mutluluklarından başka bir şey istemediği halde onları ölüme sürükleme kaygısıyla bir an bile rahat yüzü görmemişti. Sonunda böylesine korkunç bir endişeden kurtulmuş ve huzura kavuşmuştu. Bu arada Ortak tehlike bütün yurttaşları birbirlerine sıkı sıkıya bağlamıştı. Her sınıftan insan aynı çıkarları korumak için benzer duygularla hak ederek birbirlerine daha çok yaklaşmışlar, birbirlerini kardeş kabul etmişlerdi. Her biri yüreğinde yeni bir şeylerin kıpırdadığını hissediyordu. Artık Frans vil sakinleri için vatan kavramı doğmuştu. Onun için kaygı duymuş, onun için acı çekmişlerdi. Onun ne kadar sevdiklerini daha iyi anlamışlardı. Savunma durumuna geçilmesinin maddi sonuçları da kent için yararlı olmuştu. Kendi güçlerinin farkına varmışlardı. Kendilerinden emindiler. Gelecekte her türlü olaya karşı hazırdılar. Ve Doktor Sarasi'nin eserinin kaderi hiçbir zaman bu kadar parlak görünmemişti. Ayrıca kimse Marsele karşından körlük etmedi. Halkın selameti onun eseri olmadığı halde savunma hareketinin örgütleyicisi olarak herkes genç meynise teşekkür etti. Hersholtz'un projeleri uygulamaya konmuş olsaydı, Kent onun fedakarlığı sayesinde mahvolmaktan kurtulmuş olacaktı. Bununla birlikte Marcel, üzerine düşen görevin tamamlandığı kanısında değildi. Stahlstadt üzerindeki esrar perdesinin hala bir tehlikeyi gizlir olabileceğini düşünüyordu. Çelik kentin içinde bulunduğu karanlığı tam olarak aydınlatmadan içi rahat etmeyecekti. İşte bu yüzden Stahlstadt'a geri dönmeye ve kentin sırlarını En son ayrıntısına kadar öğrenmeden hiçbir şey karşısında geri adım atmamaya karar verdi. Doktor Saras'ın böyle bir girişimin zor olacağını, belki de tehlikelere dolu olduğunu, orada yapacağı şeyin bir tür cehenneme iniş olacağını, her adımının altında kim bilir hangi gizli uçurumun bulunacağını anlatmaya çalıştı. Onun kendisine tarif ettiği gibi, Herr Schultz başkalarına hiçbir zarar vermeden ortadan yok olup, kendisini ümitlerinin yıkıntılar arasına gömecek adam değildi. Böyle bir kişinin son düşüncelerinden çekinmek yerinde olurdu. Onun durumu ancak bir köpek balığının korkunç can çekişmesiyle karşılaştırılabilirdi. İşte ben de tamamıyla bütün bu söylediklerinizin mümkün olduğunu düşündüğüm için Stahlstadt'a gitmenin görevim olduğuna inanıyorum sevgili doktor diye cevap verdi Marcel. Orası patlamadan önce fitilini sökmem gereken bir bomba gibi ve hatta sizden Octave'ı da yanımda götürmek için izin isteyeceğim. Octave mı? diye bağırdı doktor. Evet, o artık kendisine güvenilebilecek cesur bir çocuk ve sizi temin ederim bu gezinti ona iyi gelecek. O halde Tanrı ikinizi de korusun diye cevap verdi duygulanan ihtiyar Marcel'i kucaklarken. Ertesi sabah bir araba terk edilmiş köyleri geçtikten sonra Marcel ve Octave'ı Stadstatt'ın kapısına bıraktı. Her ikisi de iyi donanımlı silahlı bir halde bu karanlık esrarı aydınlatmadan geri dönmemeye kesinlikle kararlıydılar. Duvarların etrafını çevreleyen dış yolda yan yana yürüyorlardı ve Marcel'in o ana kadar kuşku duyduğu gerçek şimdi karşısında uzanıyordu. Fabrika tamamen durmuştu. Bu gayet açıktı. Tek bir yıldızın bile olmadığı kapkara gökyüzünün altında Oktav ile birlikte ilerledikleri bu yolda eskiden olsa bir gaz ışığını, bir nöbetçi süngüsünün pırıltısını, artık hiçbiri olmayan binlerce yaşam işaretini fark ederdi. Ölümlerin aydınlık pencereleri ışık saçan camlar gibi görünüyor olurdu. Şimdi ise her şey karanlık ve sessizdi. Bacaları iskeletler gibi ufka uzanan kentin üzerinde artık yalnızca ölüm kol geziyor gibiydi. Marcel ve arkadaşının yol üzerindeki ayak sesleri boşlukta yankılanıyordu. Öyle derin bir ıssızlık ve keder ifadesi vardı ki Oktav şunları söylemekten kendini alamadı. Tuhaf, hiç böyle bir sessizlik duymamıştım. İnsan kendini mezarlıkta zannediyor. Marcel ve Oktav Stahlstad'ın ana kapısının önüne hendeye geldiklerinde saat yediydi. Duvarın üzerinde hiçbir canlı görünmüyordu ve vaktiyle belirli aralıklarla kazık gibi diklenen nöbetçilerden eser yoktu. Asma köprü kaldırılmış kapının önünde 5-6 metre genişliğinde bir çukur bırakmıştı. Halatın bir ucunu kol kuvvetiyle fırlatarak girişlerden birine bağlayabilmek için bir saatten fazla zaman harcamaları gerekti. Epeyce zahmetten sonra Marcel, silahları ve aletleri teker teker geçirdikten sonra kendisi de aynı şekilde karşıya geçti. Halatı duvarın diğer tarafından toplayıp bütün teştizatı aynen yukarı çıkardıkları gibi aşağı indirmek ve nihayet kendilerini ipin üzerinden kaymaya bırakmaktan başka yapılacak bir şey kalmıyordu. Böylece iki genç adam Marcel'in Stahlstadt'a gelişinin ilk günde izlediğini hatırladığı yol üzerine gelmişlerdi. Her taraftan bu ıssızlık ve sessizlik içindeydi. Önlerinde yükselen siyah ve sessiz dev bina kütleleri binlerce penceresiyle bu davetsiz misafirlere bakarak ''Gidin buradan, bizim sırlarımızı öğrenip ne yapacaksınız?'' der gibiydiler. Marcel ve Octave bu tavsiyeye uydular. ''En iyisi benim iyi bildiğim şu O kapısını zorlamak.'' dedi Marcel. Batıya doğru ilerlediler ve biraz sonra üzerinde O harfi bulunan anıtsal kemerinin önüne geldiler. Üzerinde iri çelik çiviler bulunan yekpare meşeden yapılmış kapının her iki kanıtı da kapalıydı. Marcel kapıya yanaştı, yoldan aldığı bir kaldırım taşıyla birçok kez vurdu. Ona cevap veren yalnızca bu sesin yankısı oldu. Haydi, iş başına diye bağırdı Oktav. Sağlamca takılacağı bir çıkıntı bulana kadar kapının üzerine halat sallama işine yeniden başlamak gerekti. Can sıkıcı bir iş olsa da sonunda Marcel ve Oktav, Duvarı aşmayı başardılar ve kendilerini O bölümünde buldular. ''Bunca zahmet niye?'' dedi Oktav. ''İşte epeyce ilerledik. Ne zaman bir duvara açsak karşımızda yeni bir tanesini buluyoruz.'' ''İçeride sessiz ol diye cevapladı Marcel. ''Burası benim eski atölyem. Burayı yeniden görmek ve ihtiyacımız olacak birkaç malzeme almak hiç de fena olmaz. Birkaç torba denemeti de unutmamalıyız tabii.'' ''Burası...'' Geniç Alsazlı'yı fabrikaya geldiğinde göreve kabul edildiği döküm salonuydu. Şimdi sönmüş fırınları, baslanmış rayları, uzun kollarını bir dar ağacı gibi ağlamaklı bir halde havaya kaldırmış tozlu finçleriyle ne kadar hüzünlüydü. Bütün bu manzara insanın kanını donduruyordu. Marcel değişik bir şeyle uğraşma ihtiyacı hissetti. İşte senin daha fazla ilgini çekecek bir atölye dedi Oktav'a. Onu kantin yoluna doğru sürükleyerek. Oktav Bir kabul işareti yaptı, sonra ahşap bir raf üzerine savaş düzeninde dizilmiş bir alay kırmızı, sarı ve yeşil şişeyi fark edince yüzünü bir memnuniyet ifadesi kapladı. Ayrıca teneke mahfazları içinde en iyi markaların damgasını taşıyan birkaç kutu konserve de göze çarpıyordu. Burada yemek yemekten başka ne yapılabilirdi? Zaten açlık yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlamıştı. Kalay tezgahın üzerine örtü serildi. Ve iki genç adam yollarına devam etmek için güç toplamaya başladılar. Marcel yemek yerken ne yapacağını düşünüyordu. Merkez bloğun duvarlarını tırmanmaya aklından geçirmedi. Bu duvarlar olağanüstü yüksekti. Bütün diğer binalardan yaratılmış durumdaydı ve halatın açılabileceği tek bir çıkıntısı yoktu. Buranın kapısını ki muhtemelen tek bir kapısı vardı. Bulmak içinse bütün bölümleri aşmak gerekecekti ki bu pek de kolay bir iş değildi. Geriye her zaman işe yarayan dinamit kullanımı kalıyordu. Zira Hershuls'un terk ettiği araziyi tuzaklarla döşemeden, Stahlstad'ı ele geçirmek isteyeceklerinin yerleştirmeyi ihmal etmeyecekleri mayınlara, karşı mayınlarla karşılık vermeden oradan yok olması mümkün görünmüyordu. Ama bunların hiçbiri Marcel'i yolundan çevirecek değildi. Marcel, Octav'ın gücünü toplamış ve dinlenmiş olduğunu görünce, onunla birlikte bölümün eksenini oluşturan yolun ucuna doğru yöneldi ve Yontma taştan yapılmış büyük duvarın dibine kadar ilerledi. Şuraya bir dinamit yerleştirmeye ne dersin? diye sordu. Oktav her şeyi denemeye hazırdı. Zor olacak ama tembellik edecek değiliz diye cevap verdi. Çalışma başladı. Duvarın temelini kazmak, iki taşın arasına levye sokarak taşlardan birini çıkarmak ve bir burgunun yardımıyla birbirine paralel çok sayıda küçük delik açmak gerekti. Saat 10 olduğunda her şey bitmiş Dinamit dokunları yerlerine yerleştirilmiş ve fitil tutuşturulmuştu. Fitilin 5 dakika boyunca yanacağını bilen Marcel, yer altında bulunan kantenin tam bir kubbeli mahzen oluşturduğunu fark etmişti ve Octave ile birlikte sığınmak üzere buraya geldi. Birdenbire bütün bina ve hatta mahzen deprem oluyormuşçasına sarsıldı. Sarsıntının hemen ardından aynı anda patlayan 3-4 topun gürültüsüne eşit müthiş bir patlama gökleri yırttı. 2-3 saniye sonra her taraftan fırlayan enkaz bir çığ gibi yere düştü. Kırılmış cam çağlayının ortasında çöken çatıların, çatırlayan kirişlerin, yıkılan duvarların gürültüsü birkaç saniye sürdü. Nihayet bu korkunç gürültü sona erdi. Okta ve Marcel saklandıkları yerden çıktılar. Patlayıcı maddelerin olağanüstü etkilerine her ne kadar alışık olsa da bu gördüğü sonuç Marcel'i büyülemişti. Bölümün yarısı havaya uçmuştu ve merkez bloğunun yakınındaki bütün atölyelerin yıkılan duvarları bombardıman edilmiş bir kentin duvarlarını andırıyordu. Her tarafta enkaz yığınları, cam ve alçı parçaları toprağı örtüyor, toz bulutları patlatmana fırlattığı gökyüzüne ağır ağır yere inerek bir kart tabakası gibi bütün bu yıkıntının üzerine yayılıyordu. Marcel ve Octave iç duvara doğru koştular. Bu duvarın da 15-20 metre genişliğinde bir bölümü yıkılmıştı ve Merkez bloğun eski çizimcisi, yıkıntının öte tarafında çok iyi tanıdığı, içinde onca sıkıntılı saatler geçirdiği avluyu gördü. Bu avlanın başında artık nöbet tutulmuyordu. Etrafına çevrilen demir parmaklar artık aşılmaz değildi. Ve biraz sonra aşıldı da. Her yerde aynı sessizlik hüküm sürüyordu. Marcel, vaktiyle arkadaşlarının çizimlerine hayranlıkla baktıkları atölyelerden geçti. Bir köşede masasının üzerinde taslağına başlayıp Hersholtz'un kendisini parka çağıran emriyle yarım bıraktığı buhar makinesi çizimini buldu. Okuma salonda aşinası olduğu gazete ve kitapları gördü. Bütün bunlar duraklatılmış bir hareketin, birdenbire kesintiye uğramış bir hayatın görünümünü koruyordu. İki genç merkez bloğun iç sınına kadar geldiler ve biraz sonra kendilerini Marcel'in tahminine göre arkasında parkın bulunduğu duvarın dibinde buldular. ''Yine bu molozları dans ettirmek gerekecek mi?'' diye sordu Aktağ. ''Belki ama içeriye girmek için önce tek bir dinamitin havaya uçuracağı bir kapı arayabiliriz.'' İkisi birlikte duvar boyunca parkın etrafını dolaşmaya başladılar. Bir süre sonra tekrar dönmek, duvardan bir mahmuz gibi ayrılan binanın etrafından dolaşmak, bir parmaklığı aşmak zorunda kaldılar. Ama duvarı hiç gözden kaybetmiyorlardı. Çok geçmeden katlandıkları sıkıntının ödülünü aldılar.'' Duvarın üzerinde basık ve yamuk küçük bir kapı gözlerine çarptı. Oktav iki dakika içinde meşe kapıya vurgu ile bir delik açtı. Deliğe hemen gözünü dayayan Marcel büyük bir memnuniyet içinde diğer tarafta sonsuz yeşilliği ve ilk par havasıyla tropikal parkın uzandığını gördü. Uçurmamız gereken bir kapı daha ve işte yerinde duruyor dedi arkadaşına. Bu ahşap kapı için dinamit fazlasıyla büyük bir şeref olur diye cevap verdi Oktav. Ve kapıya hızlı kazma darbeleriyle vurmaya başladı. Kapı tam yerinde oynamak üzereydi ki kilidin bir anahtarın zorlamasıyla gıcırdadığı ve iki sürgünün yuvalarına kaydığı işitildi. İçeriden kalın bir zincirle bağlı olan kapı aralandı. Verda! Kim var orada? dedi kısık bir ses. Tüfekle yapılan açıklamalar İki genç adam böyle bir soruyu hiç beklemiyorlardı. Gerçekten de bir tüfek ateşiyle karşılaşsalar bu kadar şaşırmayacaklardı. Marcel'in hayatın durmuş olduğu bu kent hakkında geliştirdiği bütün varsayımlar arasında aklına gelmemiş olan tek şey buydu. Bir canlı varlık ona sakince ziyaretinin sebebini soruyordu. Stahlstadt'ın tamamen ıssız olduğu göz önüne alınırsa, neredeyse yasal sayılabilecek olan girişimi kentte hala yaşayanlar olduğu sürece tamamıyla farklı bir görünüm oluyordu. Bu Yaptığı ilk durumda bir tür arkeolojik inceleme sayılabilecekken ikinci durumda silahlı bir saldırıya dönüşüyordu. Bütün bu düşünceler öyle büyük bir hızla kafasına üşüştü ki Marcel bir süre dili tutulmuş gibi kala kaldı. "Verda." diye tekrarladı aynı ses biraz sabırsızlıkla. Bu sabırsızlık elbette ki pek de yersiz sayılmazdı. Bu kapıya ulaşmak için bunca engeli aşmak, duvarları tırmanmak, kentin mahallelerini havaya uçurmak Bütün bunlar basit bir kim var orada sorusuna hiçbir cevap vermemek için miydi? Bu elbette şaşırtıcıydı. İçinde bulunduğu durumun sakıncasını fark etmesi için Marsele yarım dakika yetti ve hemen Almanca konuşmaya başladı. Dost ya da düşman nasıl kabul ederseniz diye cevap verdi. Hershultz ile konuşmak istiyorum. Sözlerini henüz bitirmişti ki Aralık Kapı'nın ardından bir şaşkınlık ifadesi duyuldu. Ah! Ve kapının aralığından kızıl favorileri, dik bıyıkları ve şaşkın bir gözü fark eden Marcel onu hemen tanıdı. Eski gardiyanı Sigimer'di bu. Johann Schwartz diye bağırdı dev adam sevinçle karışık bir şaşkınlıkla. Johann Schwartz. Tutsağının beklenmeyen dönüşü neredeyse esrarengiz biçimde ortadan kayboluşu kadar onu şaşırtmışa benziyordu. Bu şaşkınlık ifadesinden başka cevap alamadığını gören Marcel tekrarladı. Her Schultz ile konuşabilir miyim? Zegiber başını yedi. Emir yok. Emirsiz buraya girmek yok. En azından Hershuls'a burada olduğumu ve onunla görüşmek istediğimi bildirebilir misiniz? Hershuls burada yok. Hershuls gitti. Diye cevap verdi dev adam üzgün bir ifadeyle. Peki nerede? Ne zaman geri dönecek? Bilmem. Talimat değişmedi. Emirsiz kimsenin girmesine izin yok. Marcel'in bütün sorularına hayvani bir inatla karşı çıkan Segimer'in ağzından alabildikleri bu kesik cümlelerden ibaretti. Oktav sonunda sabırsızlandı. Niye boş yere izin verilmesini istiyoruz ki? dedi. Verilmesini beklemektense almak daha kolay. Ve zorla açmak üzere kapının üzerine abandı. Ama zincir sağlamdı ve biraz sonra onunkinden daha güçlü bir itişle kanat kapandı, sürgüler arka arkaya çekildi. Kapının arkasında bir kişiden fazla insan olmalı diye bağırdı bu durumdan dolayı kendini aşağılanmış hisseden oktav. Sonra gözünü burgu deliğine dayadı ve dayar dayamazdı bir şaşkınlık çığlığı attı. İkinci bir dev daha. Arminius diye cevapladı Marcel ve bu kez de bu burgu deliğinden baktı. Evet Arminius bu Sigimer'in iş arkadaşı. Birdenbire sanki gökyüzünden gelen bir sesle Marcel kafasını kaldırdı. Verda!" diyordu bu ses. Bu kez sesin sahibi Arminius idi. Gardiyanın başı bir merdiven yardımıyla olsa gerek duvarın tepesini aşıyordu. Haydi Arminius ne istediğimi siz de iyi biliyorsunuz diye cevapladı Marcel. Açacak mısınız şu kapıyı? Marcel daha bu sözleri tamamlamadan duvarın tepesinde bir tüfek namlusu göründü. Bir patlama duyuldu ve mermi oktavın şapkasını sıyırdı. Al öyleyse cevabını diye bağırdı Marcel ve Kapının altına bir dinamit dokumu yerleştirerek ateşledi. Küçük bir delik açılmıştı. Marcel ve Octave ellerinde karabina tüfekleri, ağızlığında bıçaklarıyla bu delikten parka atıldılar. Biraz önce içinden geçtikleri patlamanın etkisiyle çatlayan duvarın önünde hala bir merdiven duruyordu ve merdivenin dibinde kan izleri vardı. Ama açılan geçidi savunmak üzere ne Sigimer ortalıkta görünüyordu ne de Arminius. Bahçe, bitki örtüsünün bütün parlaklığıyla da önlerinde uzanıyordu. Oktav büyülenmişti. Olağanüstü, dedi. Ama dikkat, avcı yayılışına geçelim. Bu lahana yiyenler çalıdıkların arkasına saklanmış olabilirler. Okta ve Marcel, önlerinde uzanan yolun sağına ve soluna yayılarak, ağaçtan ağaca, engelden engele, bireysel stratejinin en temel ilgilerine uygun olarak dikkatle ilerlediler. Bu akıllıca bir tedbirdi. Henüz yüz adım gitmemişlerdi ki, İkinci bir tüfek atışı duyuldu. Bir mermi Marcel'in yanından henüz ayrıldığı ağacın kabuğunu uçurdu. Aptallık etmeyelim yere yat dedi Oktav alçak sesle ve usulüne uygun olarak dizleri ve dirsekleri üzerinde ortasında Boğa Kulesi'nin yükseldiği meydanın kenarındaki dikenli bir çalılığa kadar süründü. Bu fikri yeterince hızlı uygulamayan Marcel üçüncü bir ateşe maruz kaldı ve dördüncüsünden korunmak için bir palmiye gövdesinin arkasına atlayacak zamanı ancak bulabildi. Neyse ki bu hayvanlar acemi eller gibi ateş ediyorlar diye bağırdı. Oktav kendisine 30 adım kadar uzaktaki arkadaşına. Şşşt dedi Marcel dudaklarıyla olduğu kadar gözleriyle de. Zemin kattaki şu camdan çıkan dumanı görüyor musun? Haydutlar işte orada pusu kurmuşlar. Ama ben de onlara bir oyun oynayacağım. Marcel göz açıp kapayıncaya kadar çalılığın arkasına uygun uzunlukta bir asma ısırığı kesti. Sonra... Gömleğini çıkarıp bunun üzerine geçirdi. En üstüne de şapkasını koydu. Böylece işe yarar bir manken üretmiş oldu. Bunu şapkası ve iki kolu görünecek şekilde kendi durduğu yere dikti. Ve Octave'ın yanına süzülerek kulağını şunları fısıldadı. Bir kendi yerinden bir benim elimden ateş ederek onları oyaladı. Ben arkalarından dolaşacağım. Ve Marcel Octave'ı ateş etmek üzere orada bırakarak gizlice meydanın etrafındaki çalılıklara daldı. 15 dakika boyunca karşılıklı olarak hiçbir sonuç vermeyen 20 kurşun atıldı. Marcel'in gömleği ve şapkası kelimenin tam anlamıyla kalbora dönmüştü ama kişisel olarak kendini pek kötü hissetmiyordu. Zemin kat parjurlarına gelince Oktav'ın karabinası onları unufak etmişti. Birdenbire ateş kesildi ve Oktav net bir şekilde şu boğuk çığlığı duydu. ''Yardım et, yakaladım onu.'' Sığındığı yerden çıkmak, korunmasızca meydana atılmak, pencereye zıplamak, Bütün bunlar oktavın yarım dakikasını aldı. Bir saniye sonra salonun içindeydi. İki yılan gibi birbirlerine sarılmış olan Marcel ile Sigimer halının üzerinde umutsuzca boğuşuyorlardı. Düşmanının bir iç kapıyı ansızın açarak beklenmeyen bir saldırıya geçmesiyle şaşıran izbandut silahını kullanacak fırsat bulamamıştı. Ama sahip olduğu herkül kuvvetiyle hala tehlikeli bir rakipti ve her ne kadar yere yatırılmış olsa da üste çıkma umudunu kaybetmiş değildi. Marcel de kendi tarafında kayda değer bir güç ve çeviklik gösterisi sergiliyordu. Eğer Oktav tam zamanda araya girerek daha astrolojik bir sonuca yol açmamış olsaydı, bu mücadele kesinlikle ikisinden birinin ölümüyle son bulacaktı. İki kolundan yakalanan ve silahsız olan Sigimer, kıpırdayamayacak şekilde bağlandı. Ya diğeri? diye sordu Oktav. Marcel odanın ucundaki sedirin üzerinde kanlar içinde yatan Arminius'u gösterdi. Vuruldu mu? diye sordu Oktav. Evet diye cevapladı Marcel. Sonra Arminius'a yaklaştı. Ölmüş. Aman tanrım alçak herif layığını bulmuş diye bağırdı Oktav. Artık buranın efendileri biziz diye cevap verdi Marcel. Haydi her yeri gözden geçirelim. İlk hedef Herschels'un çalışma odası. İki genç adam son sahnenin geçtiği bekleme salonundan çıkarak Çelik Kralı'nın kutsal mabedine giden bir dizi odanın içinden geçtiler. Oktav bütün bu deptebinin karşısında hayranlık içindeydi. Marcel ona gülerek bakıyor, yeşil ve altın sarısı salona girinceye kadar karşısına çıkan kapıları birer birer açıyordu. Burada yeni bir şeyler bulacağını umuyordu ama hiçbir şey karşısına çıkan manzara kadar tuhaf olamazdı. Sanki New York ya da Paris'in merkez postanesi aceleyle toplanmış ve karman çorman bir halde bu salonun içine bırakılmıştı. Her taraf masanın, mobilyaların, halının üstü mektuplar ve mühürlü paketlerle doluydu. Bu kağıt seli diz boyuna ulaşıyordu. Herşos'un bütün mali, sinayi ve kişisel yazışmaları gün be gün parkın dışındaki kutuda birikmiş, Arminius ile Sigimer tarafından sadakatle toplanarak efendilerinin çalışma odasına taşınmıştı. Herşos'a göndermiş olan bu dilsiz mektupların içinde kim bilir ne sorular, ne acılar, ne endişeli bekleyişler, ne sefillikler, ne gözyaşları gizliydi. Ve hiç kuşkusuz, Değerli kağıt, çek, havale, ödeme emri türünden ne milyonlar vardı. İşte bütün bunlar bu narin fakat dokunulmaz zarfları açma hakkına sahip tek edin ortadan yok olmasıyla hareketsizce uykuya dalmışlardı. Şimdi laboratuvarın gizli kapısını bulmak lazım dedi Marcel. Ve bunun üzerine kitaplıktaki bütün kitapları çıkarmaya başladı. Ama işe yaramadı bu. Günün birinde Herr ile birlikte geçmiş olduğu gizli geçidi bulmayı başaramadı. Boş yere bütün panoları birer birer sarstı. Şömineden aldığı bir demir çubukla boş yere birbiri ardına bunları söktü. Boş yere boşluğun çınlamasını duyma umuduyla duvarları yokladı. Biraz sonra labartıvar kapısının sırrını bilen, tek kişi olmadığından endişelen Herr kapıyı iptal ettiğini anlamıştı. Ama kesinlikle bir başka kapı açtırmış olmalıydı. Nerede diye kendi kendine sordu Marcel. Arminius ile Sigimer mektupları buraya getirdiklerine göre ancak burada olabilir. Demek ki benim ayrılışımdan sonra da Her Hershoes bu salonu kullanmaya devam etti. Eski geçidi duvarla kapattıktan sonra yakınında bir yerlerde münasebetsiz gözlerden uzak bir başka geçit açtırmak isteyeceğini bilecek kadar iyi tanıyorum onu. Halının altında bir kapak olabilir mi acaba? Halıda hiçbir kesik izi yoktu. Ne çivileri sökülmüş ne kaldırılmıştı. Her parçasını teker teker inceledikleri döşeme tahtasında kuşku uyandıracak hiçbir şey göze çarpmıyordu. Keçidin bu odada olduğunu kim söyledi sana diye sordu Oktav. Bunun böyle olduğundan eminim diye cevapladı Marcel. O halde tavanı yoklamaktan başka bir şey kalmıyor dedi Oktav bir santalyenin üzerine çıkarak. Amacı avizenin üzerine kadar tırmanmak ve tüfeğinin dipçiyle bunun etrafındaki gül şeklindeki süsleri yoklamaktı. Ama Oktav altın yaldızlı avizeye asılır asılmaz hayret içinde avizenin ellerin arasına aşağı kaydığını gördü. Tavan yukarıda bir delik bırakacak şekilde hareket etti ve buradan hafif bir çelik merdiven otomatik olarak yer döşemesine kadar indi. Bütün bunlar yukarıya çıkmak için bir davet gibiydi. Haydi gidelim işte burada dedi Marcel sakince ve peşindeki arkadaşıyla birlikte anında merdivene atıldı. Çekirdeğin çekirdeği Çelik merdivenin son basamağı dışarıyla hiçbir bağlantısı olmayan geniş bir dairesel salonun döşemesine ulaşıyordu. Eğer meşe döşemenin ortasındaki yuvarlak pencerenin kalın camından süzülen göz kamaştırıcı beyazımsı ışık olmasaydı bu salon zifiri bir karanlığa gömülmüş olacaktı. Ay yuvarlağının güneşin tam zıt yönündeyken bütün saflığıyla ortaya çıkması gibi adeta. Görmesi ve duyması imkansız bu kör, bu sağır duvarlar arasında mutlak bir sessizlik vardı. İki genç adam kendilerini bir anıt mezarının yan adasında zannettiler. Marcel, parıldayan camın üzerine eğilmeden önce bir tere tütağını yaşadı. Amacına ulaşmak üzereydi. Aramak üzere Stahlstadt'a geldiği erişilmez sırrın buradan çıkacağından hiç kuşkusu yoktu. Ama tere yalnızca bir saniye sürdü. Oktav ile ikisi dairenin yanına düz çöküp altlarında bulunan odanın her tarafını görebilecek şekilde başlarına eğdiler. Korkunç olduğu kadar beklenmeyen bir manzara gözlerinin önünde uzanıyordu. Her iki yüzeyde dış bukey olan mercek şeklindeki bu yuvarlak cam ardındaki bütün nesneleri ölçüsüzce büyütüyordu. Camın ardındaki Hersholtz'un gizli laboratuvarıydı. Sanki bir deniz fenerinin dioptrik cihazı gibi diskin ardından çıkan yoğun ışık güçlü bir volta pili akımını beslemeye devam ettiği havasız cam kapakların içinde hala yanan iki elektrik lambasından geliyordu. Bu adanın ortasında, bu göz kamaştırıcı atmosferin içinde, merceğin etkisiyle fazlasıyla büyük görünen insan şeklinde bir şey, Libya çöllerindeki sfinksleri andıran bir şey, mermer bir heykel hareketsizlikle oturuyordu. Bu hayaletin etrafında yere dağılmış obüsler pırıldıyordu. Artık hiç kuşku yoktu. Çenesindeki korkunç sırtıştan, parlak dişlerinden rahat çatından hörşülsiydi bu. Ama Bu korkunç silahlardan birinin patlaması sonucu zehirlenmiş ve aynı anda müthiş soğun etkisiyle donmuş. Dev bir Herschel. Çelik kralı elinde mızrak kadar büyük kocaman bir kalemle masasının başındaydı ve hala yazmaya devam ediyor gibiydi. Genişlemiş göz bebeklerindeki sabit bakış, ağzındaki kıpırtısızlık olmasa hala canlı sanılabilirdi. Kutup bölgelerinde buzların içine gömülmüş olarak bulunan mamutları andıran bu ceset, Burada bir aydan beri bütün gözlerden uzak kalmıştı. Onun etrafındaki her şey de aynı şekilde donmuştu. Şişelerin içindeki reaktif maddeler, kapların içindeki sular, leğenin içindeki civa. Marcel bu manzaranın dehşetine rağmen laboratuvarı dışarıdan inceleyebildiği için ne kadar mutlu olduğunu söyledi kendi kendine. Zira oraya girmiş olsalardı, oktavda o da kesinlikle ölmüş olacaklardı. Peki ama, Bu korkunç kaza nasıl olmuştu? Marcel yere dağılmış obüs parçalarının cam kırıklarından başka bir şey olmadığını görünce bunu hemen anladı. Herschelts'un sıvı karbon asidi içeren zehirli mermilerin iç safları, maruz kalacakları müthiş basınç düşünülerek direnci sıradan camdan, 10-12 kat daha fazla olan özel bir camdan yapılmıştı. Ancak henüz çok yeni olan bu üründeki bir kusur bazen görünürde hiçbir sebep yokken esrarengiz bir moleküler hareketin etkisiyle aniden patlamaya yol açıyordu. Böyle bir durum meydana gelmiş olmalıydı. Hatta belki de laboratuvara bırakılmış olan o büsün iç basıncı patlamaya yol açmıştı. Karbon asidi aniden açığa çıkarak gaz haline dönüşmüş ve ortam ısısında müthiş bir düşüş meydana getirmişti. Bu etki yıldırım hızıyla gerçekleşmiş olmalıydı. Ölüm, Herschel'su patlama andaki durumda yakalamış Sıfırın altında 100 derecelik bir soğuk onu derhal mumiyaya çevirmişti. Marcel'in dikkatini çeken bir şey de çelik kralının yazı yazmaktayken ölüme yakalanmış olmasıydı. Hala elinde tuttuğu kalemle önündeki kağıda acaba ne yazmaktaydı? Böyle bir adamın son düşüncesini görmek, son sözlerini öğrenmek ilginç olabilirdi. Ama bu kağıdı nasıl ele geçirmeliydi? Buharatıvara inmek için ışıklı dairenin kırılması söz konusu bile olamazdı. Böyle bir durumda müthiş bir basınç altında sıkışmış olan karbonasidi gazı dışarıya dolacak ve solunması imkansız buharıyla çevrelediği bütün canlı varlıkları boğacaktı. Bu kesin bir ölüme koşmak olurdu ve bu kağıdı ele geçirmenin sağlayabileceği yarar elbette ki getirebileceği tehlikelerle çok orantısızdı. Bununla birlikte Herschels'un cesedinden Eliyle yazmış olduğu son satırları almak mümkün değilse bile merceğin etkisiyle büyüyen yazıları sökmek muhtemeldi. Böylesine güçlü aydınlatılmış laboratuvarın içindeki bütün nesnelere güçlü ışınlarını yönlendirmiş olan mercek bunun için burada değil miydi? Marcel, Hersholtz'un yazısını tanıyordu. Biraz uğraştıktan sonra şu 10 satırı okumayı başardı. Hersholtz'un yazdıkları daha çok bir emir gibiydi. Fransville'e karşı planlanan seferin 15 gün öne alınması için BKRZ'ye emir. Bu emir alınır alınmaz tarafından verilen emirler uygulamaya konulacak. Bu kez denemenin yıldırım hızıyla ve tam olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Verdiğim kararların tek bir harfi bile değiştirilmeyecek. Fransville'in 15 gün sonra ölü bir kent olmasını ve halkından tek bir kişinin bile sağ kalmamasını istiyorum. Buranın modern bir Pompei olması... Ve aynı zamanda bütün dünyada korku ve şaşkınlık uyandırması gerekiyor. Emirlerim iyi uygulanırsa bu sonuç kaçınılmaz olacaktır. Doktor Sarasin ve Marcel Burukman'ın cesetlerini bana getireceksiniz. Onları görmek ve onlara sahip olmak istiyorum. Schultz İmza tamamlanamamıştı. Son E harfi ve her zamanki paraf eksik kalmıştı. Marcel ve Oktav bu tuhaf gösteri karşısında bu kötücül dehanın fantastik boyutlara ulaşan daveti karşısında önce bir süre sessiz ve hareketsiz kala kaldılar. Ama sonunda bu iç karartıcı sahneden ayrılmak gerekti. İki arkadaş heyecan içinde laboratuvarın üzerindeki salondan çıktılar. Burada elektrik akımının kesilip lambanın sönmesiyle birlikte tam bir karanlığın hüküm sürmeye başlayacağı bu mezarda çelik kralının cesedi, 20 yüzyılın bir tozuna bile zarar vermediği Firavun mumyaları gibi kurumuş olarak tek başına kalacaktı. Octave ve Marcel özgürlüğünün geri verilmesiyle ne yapacağını şaşırmış olan Sigimer'i çözdükten sonra bir saat içinde Fransk ile doğru yola çıktılar ve aynı akşam kente ulaştılar. İki gencin geri döndükleri kendisine haber verildiği sırada Doktor Sarasin odasında çalışmaktaydı. İçeri gelsinler diye bağırdı. Hemen gelsinler. İki genci karşısında görür görmez ilk sözleri şu oldu. Eee ne oldu? Doktor, diye cevap verdi Marcel. Stalstad'dan size getirdiğimiz haberler zihninizi rahatlatacak. Hem de uzun bir süre için. Herr artık yok. Herr Schultz öldü. Öldü mü? diye bağırdı doktor Sarasin. İyi kalpli doktor, Marcel'in karşısında bir süre tek kelimetmeden düşünceye daldı. Zavallı çocuğum, dedi bir süre sonra. En nefret ettiğim şeyden, en haksız, En nedensiz bir savaştan uzaklaştıran bu haberin beni sevindirmesi gerektiğini biliyorsun. Ama bütün bunlara rağmen içimi yaktığını da biliyorsun. Ah bu kadar yetenekli bir adam neden karşımıza bir düşman olarak çıktı. Her şeyin ötesinde neden çok az bulunun etecekteki entelektüel birikimlerini üyeliğin hizmetine sunmadı. Bizim güçlerimizle birleştirip onlara ortak bir amaç verebilmiş olsak kullanılması ne kadar büyük faydalar getirecek olan onca güç Boşa harcandı. İşte Herr Schultz öldü dediğinde beni ilk sarsan bunlar oldu. Ama şimdi bu beklenmeyen son hakkında ne biliyorsan anlat buna dostum. Marcel devam etti. Ölüm, Herr Schultz'u sağlığında şeytani bir mahalletle içine girilmesini imkansız kıldığı esrarengiz laboratuvarında buldu. Buranın varlığını ondan başka hiç kimse bilmiyordu. Dolayısıyla hiç kimse ona yardım etmek için oraya giremedi. Sözün kısası, inanılmaz biçimde bütün gücü kendi tekelinde toplamış olmasının, bütün eserinin tek anahtarının kendisine ait olması gerektiği yanılgısının kurbanı oldu. Ve Tanrı'nın belirlediği zaman geldiğinde bu tekelcilik onun ve amacının aleyhine döndü. Başka türlü de olamazdı zaten diye cevap verdi Doktor Sarasin. Herr Schulz tamamıyla hatalı bir veriden yola çıkmıştı. Aslında en iyi hükümet başkanı öldükten sonra Belki de yeri en kolay doldurulan ve mekanizması tam olarak işlemeye devam eden çünkü yapılanmasında gizli saklı hiçbir şey olmayan hükümet değil midir? Göreceksiniz doktor diye cevap verdi Marcel. Stahlstadt'ta olup bitenler sizin bu söylediklerinizin ipso facto bir gösterisi. Her şultusu masasının başında Çelik Kent'in hiç tartışmaksızın itaat ettiği emirlerin verildiği merkez noktada buldum. Ölüm onun duruşundaki Görünüşündeki canlılığı silmemişti. Öyle ki bir an bu hayaletin benimle konuşacağını sandım. Ama mucit kendi icadının kurbanı olmuştu. Bizim kentimizi yok etmesi gereken obüslerden biriyle çarpılmıştı. Bir imha emirinin son harfini yazarken kendi silahı elinde patlamıştı. Dinleyin. Ve Marcel, Herschels'un kendi eliyle yazmış olduğu korkunç satırları yanına aldığı kopyadan yüksek sesle okudu. Sonra şunu ekledi. Zaten uzun süre kuşku duyabileceğim halde Hershels'un ölmüş olduğu konusunda benim için en iyi kanıt etrafındaki her şeyin canlılığını yitirmiş olmasıydı. Stavstad'da artık hiçbir şey nefes almıyordu. Uyuyan ormandaki güzelim sarayında olduğu gibi bütün hayatın bütün hareketin üzerine uyku çökmüştü. Efendi felç darbe hizmetkarları da felç etmiş Ve aletlere kadar yayılmıştı. Evet diye cevapladı doktor Sarasim. Tanrının adaleti denir buna. Bize karşı ölçüsüzce bir saldırıya girişmek isteği için gücünün sınırlarını fazlasıyla zorladığı içindir ki Herşeuls öldü. Gerçekten de diye cevap verdi Marcel. Ama doktor şimdi artık geçmişi düşünmeyelim ve bugünümüze bakalım. Herşeuls'un ölümü bizim için barış demekse yaratmış olduğu hayranlık uyandırıcı kurum içinde, yıkım ve şimdilik iflas demek. Çelik kralının hayal ettiği her şey gibi çizgi dışı olan tedbirsizlikleri de büyük sıkıntılar yaratacak boyutlara ulaştı. Bir yandan kendi başarılarıyla diğer yandan Fransa'ya ve size karşı duyduğu nefretle gözleri kör olan Herschelz bizim düşmanımız olabilecek herkese getirince temat almadan müthiş silahlar sağladı. Buna rağmen alacakların çoğunun tahsili için uzun süre beklenecek olsa da inanıyorum ki güçlü bir el çıtal sılatı yeniden ayağa kaldırabilir ve kötülük için biriktirdiği gücü iyiliğin hizmetine çevirebilir. Hershuls'un tek bir mirasçısı olabilir doktor ve bu mirasçı sizsiniz. Onun eserini ölüme terk etmemeliyiz. Bu dünyada rakip bir gücün mahfından sadece fayda sağlanabileceğine çok fazla inanılır. Oysa bu büyük bir hatadır ve umuyorum ki tam aksine bu muazzam batıktan İnsanlığın iyiliğine hizmet edebilecek ne varsa kurtarılması gerektiği konusunda benimle mutabık kalırsınız. Ben kendimi tamamıyla bu göreve adamaya hazırım. Sizinle övünüyorum sevgili çocuklarım dedi Doktor Sarasi. Evet Marcel, yeterince sermayemiz zaten var ve senin sayende yeniden dirilecek şital tatta öyle bir cephaneliğe sahip olacağız ki dünya yüzünde hiç kimse bundan böyle bize saldırmayı aklından geçirmeyecek. Ve en güçlüler olduğumuz gibi aynı zamanda da en adiller olacağız. Etrafımızdaki herkese barışın ve adaletin faydalarını sevdireceğiz. Ah Marcel ne güzel hayaller bunlar. Ve bu işi ancak seninle birlikte tamamlayabileceğimi hissettiğimde neden diye soruyorum kendi kendime. Evet neden iki oğlum yok neden sen Octav'ın kardeşi değilsin. Üçümüz bir araya geldik mi hiçbir şey imkansız gibi görünmüyor bana. Bir aile meselesi. Bu hikayenin akışı içerisinde kahramanların özel hayatları belki de yeterince söz konusu edilmedi. İşte bu yüzden bu konuya geri dönmek ve sonunda yalnızca onlar adına onları düşünmek yerinde olacaktır. Şunu söylemek gerekir ki, iyi kalpli doktor kendisini bir ideale adamış olsa da bireyselliğini Kolektif yaşama ve insanlığa bütünüyle feda edecek kadar ileri gitmemişti. Dolayısıyla Söylediği son sözler üzerine Marcel'in yüzünün birdenbire sarardığını fark etmişti. Bakışları genç adamın gözlerindeki bu ani heyecanın gizli anlamını arıyordu. Yaşlı pratisinin sessizliği genç mühendisin sessizliğini sorguluyor ve belki de onun bu sessizliği bozmasını bekliyordu. Ama iradesini zorlayarak kendine hakim olan Marcel soğukkanlılığına kavuşmakta gecikmedi. Teni yeniden doğal rengini almış Giriş yapılan konunun devamını bekleyen bir adam tavrına bürünmüştü. Marcel'in hızla kendine gelmesiyle biraz tavırsızlanan doktor Sarasin genç doksuna yaklaştı sonra hekimlik mesleğine çok alışık olduğu bir hareketle kolunu yakalayıp onu gizlice ya da dalgınlıkla nabzını ölçmek istediği bir hastayı tutar gibi tuttu. Marcel doktorun niyetinin pek de farkında olmaksızın ona izin verdi. Sevgili Marcel dedi ona yaşlı dostu. Stahlstad'ın geleceği konusundaki görüşmemize daha sonra devam ederiz. Ama insan kendini toplumun kaderinin iyileştirilmesine adadıysa bile kendi sevdikleriyle en yakındakilere de ilgilenmesi hata değildir. Sanırım artık sana anlatmanın zamanı geldi. Biraz sonra sana adını söyleyeceğim genç kız son bir yıldır annesiyle babasına iletilen 20 evlilik teklifine cevap verdi. Bu taleplerin büyük çoğunluğu en güç beğenenlerin bile kabul edeceği türdendi. Bununla birlikte o hep hayır diyordu. Hayır. Bu sırada Marcel o ana kadar doktorun elinde olan bileğini biraz sert bir hareketle çekti. Ama doktor gerek hastasının sağlığı hakkında yeterince bilgi edindiğinden gerek genç adamın kolunu çekerken ki güvensizliğinin farkına varmadığından bu küçük olayı anlamamış gibi hikayesine devam etti. Peki neden diye sordu sözünü ettiğim bu genç kızın annesi ona. En azından bunca ret cevabının sebebini söyle bize. Eğitimse eğitim, serbestse servet, toplumsal stötü, fiziksel hoşluk, hepsi var bu insanlarda. Bu konuda her zamankinden daha katısın. Annesinin bu çıkışı karşısında genç kız sonunda konuşmaya karar verdi ve temiz kalbinin ve açık fikirlerin etkisiyle içtenlikle şunları söyledi. Size vereceğim kalbimden gelen bir evet cevabı ne kadar samimi olacaksa Size verdiğim hayır cevapları da o kadar samimi sevgileneceğim. Bana getirdiğiniz tekliflerin büyük bölümünün kabul edilmesi için çeşitli sebepler olduğu konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Bütün bu teklifler kentin en iyi denen yani en zengin kesimden geliyor olsa da kişisel olarak bu fikir bende evet deme isteği uyandırmıyor. Madem öyle istiyorsunuz size söylemeye cüret edeceğim. Bu tekliflerden hiçbiri benim beklediğim Hala bekliyor olduğum teklif değil ve şunu da eklemem gerekir ki maalesef benim beklediğim hiç gelmeyecek olmasa bile kendisini daha uzun zaman bekletebilir. Peki nedir mademezel dedi annesi hayret içinde sizin ama nasıl bitireceğini bilmediğinden cümlesini bitiremedi ve sıkıntı içinde kocasına dönerek açıkça yardım ve imdat dileyen gözlerle ona baktı. Ama gerek bu karışık işin içine girmek istemediğinden gerek müdahale etmeden önce Konunun anne ile kız arasında biraz daha aydınlanmasını gerekli bulduğundan kocası durumu anlamamazlıktan geldi. Sıkıntıdan ve biraz da öfkeden kıpkırmızı kesilmiş olan zavallı çocuk aniden söze başladı ve işi sonuna kadar götürdü. ''Size söylediğim gibi anneciğim'' dedi. Ümit ettiğim teklif kendisini uzun süre bekletebilir. Hatta hiç gelmemesi de olasılık dahilindedir. Şunu da söyleyeyim. Bu gecikme beni ne şaşırtacak... Ne de yaralayacaktır. Benim çok zengin olmak gibi bir talihsizliğim var. Bu teklifi yapması gereken kişi ise çok vakir. Bu yüzden bunu yapmıyor ve haklı da. Ona beklemek düşüyor. Neden biz ona gitmeyelim dedi anne. Belki de endişe duyduğu sözleri kızının dudaklarındayken durdurmak istediği için. İşte bu noktada koca duruma müdahale etti. Sevgili dostum dedi. Karısının ellerini şefkatle tutarak. Sizin gibi kızı tarafından, harfi harfine sözü dinlenen, dünyaya geldiğinden beri ona örnek olan bir anneye, karakterinin sağlamlığı bilinen kocası, olağanüstü zekasından, binlerce defa ispatladığı fedakarlığından söz ederken, kendisini de takdir ettiği, neredeyse bizim ailemizden sayılabilecek iyi ve cesur bir oğlanı övmeye pek görev yok. Eğer annesi ve babası için hayricalıklı olduğunu gördüğü bu genç adamı, Kızımız kendi adına fark etmemiş olsa bütün görevlerini ihmal etmiş sayılırdı. Bunun üzerine genç kız ah babacığım diyerek heyecanını gizlemek için kendini annesinin kollarına attı. Madem anlamıştınız neden beni konuşmaya zorladınız? Neden mi? diye devam etti baba. Senden dinlemenin neşesini yaşamak için küçüğüm. Yanılmadığımdan emin olmak için. Nihayet kalbinin tuttuğu yolu onayladığımızı, yaptığın seçimin Bütün dileklerimizi tatmin ettiğini sana söylemek ve annen aracılığıyla sana söyletmek için bu fakir ve gururlu gence onun nezaketinin yapmasına engel olduğu teklifi ben yapacağım. Evet. Ben yapacağım çünkü onun kalbini de aynen senin kalbini okuduğum gibi okudum. Senin için rahat olsun. Önüme çıkan ilk fırsatta Marcel'e benim damadım olmanın hoşuna gidip gitmeyeceğini soracağım. Konuşmanın böyle beklenmeyen bir şekilde son bulmasıyla Marcel ayaklarının üzerinde bir yay gibi gerildi. Doktor Sarasin, Marcel'e kollarını uzattığı sırada oktav sessizce onun elini tutmuştu. Genç alsazlı bir ölü gibi sapsarıydı. Ama bu güçlü ruhların savulun diye haykırmaksızın geldiğinde aldığı görünümlerinden biri değil midir? Sonuç Bütün endişelerinden kurtulan, bütün komşularıyla barış içinde yaşayan, Halkının sağ duyusu sayesinde iyi yönetilen Fransville refah içindeydi. Fazlasıyla hak ettiği bu mutluluk kıskançlık yaratmıyor. Sahip olduğu büyük güç en savaşçı toplumlarda bile saygı uyandırıyordu. Hershults'un demir yumruğu altında müthiş bir fabrika ve tehlikeli bir savaş makinesi haline gelmiş olan çelik kent, Marshal Brukman sayesinde hiç kimseye zarar vermeden tasfiye edilmiş Besthalstad bütün yaralı sanayi kolları için eşsiz bir üretim merkezine dönüşmüştü. Bir yıldan beri Jane ile evli olan Marcel çok mutlu bir kocaydı ve kısa süre önce mutluluklarına bir de çocuk eklenmişti. Oktava gelince, eniştesinin emri altında cesurca işe koyulmuştu ve bütün çabalarında onun en büyük yardımcısıydı. Şu anda kız kardeşi onu güzel ve sağduyusu ve akıllılığıyla kocasını bütün düşüşlerden koruyacak bir arkadaşıyla evlendirmeye çalışıyor doktor ve karısının bütün dilekleri yerine gelmişti. Tam olarak söylemek gerekirse, mutluluğa ve şöhrete boğulmuşlardı. Her ne kadar şöhret, onların namuslu tutkularının arasında hiçbir zaman yer almadıysa bile. Sonuçta, şu andan itibaren, geleceğin, doktor Sarasin ve Marcel Brugman'ın çabalarına ait olduğundan ve birer model fabrika ve kent olarak Fransville ve Stahlstadt örneklerinin gelecek kuşaklar için kaybolmuş olmayacağından emin olunabilir.